Joseph Conrad Karanlığın Yüreği Seslendiren Akın Altan 1. Gezi teknesi Nelly, yelkenlerinde en ufak bir kıpırtı görülmeksizin zincirine tutunmuş dinleniyordu. Sular çekilmiş, rüzgar neredeyse dinmişti. Nehirden aşağı gidecek olan Nelly'nin yapacağı tek şey gelgiti beklemekti. Temzinazı, uçsuz bucaksız bir su yolunun başlangıç noktası gibi önümüzde uzanıyordu. İleride denizle de gökyüzü kaynaşmıştı ve bu aydınlık alanda gelgitle sürüklenen mavnaların, güneş yanığı yelkenleri gergince göğe yükselen kırmızı yelken bezi kümeleri oluşturmuş, vernikli gönderlerin parlaklığı içinde kımıltısız duruyor gibiydi. Yitip giden bir düzlükle denize uzanan alçak kıyılara sistem bir tül yayılmıştı. Growsend'in üzerinde hava karanlıktı. Karanlık daha da ötelerde kederli bir yoğunluğa bürünmüş, dünyanın en büyük, en müthiş kentinin üzerine çöreklenmişti. Şirket yöneticisi hem kaptanımız hem ev sahibimizdi. Biz dördümüz pruvada dikilmiş denize bakan kaptanımızın sırtını hayranlıkla izliyorduk. Koca nehirde, onun yarısı kadar olsun denizciye benzeyen bir kişi daha yoktu. Bir kılavuz andırıyordu. Denizcilerin en çok güven duydukları adamı. İşinin önündeki aydınlık alişte değil, arkasında birikmekte olan karanlıkta olduğunu anlamak zordu. Daha önce bir yerlerde söylemiştim. Aramızda deniz bağı vardı. Bu bağ uzun ayrılık dönemlerine rağmen kalplerimizi bir arada tutuyor, dahası birbirimizin hikayelerine, hatta inançlarına karşı daha hoşgörülü olmamızı sağlıyordu. Eski dostların en iyisi olan avukat, ardında bıraktığı yılların ve sahip olduğu erdemlerin hatırına güvertedeki tek minderi almış, tek alının üzerine uzanmıştı. Muhasebeci getirdiği bir kutu dominoyu çıkartmış, taşlarla mimarlık oynuyordu. Marlow, sağ kıçta bağdaş kurmuş, mizana direğine yaslanmıştı. Çökmüş yanakları, soluk benzi, dümdüz sırtı, dünya işlerinden elini eteğini çekmiş edası ve avuçları dışa bakan sarkmış kollarıyla daha çok bir heykeli andırıyordu. Müdür, çapayı yoklayıp tarama yapmadığından emin olduktan sonra kış tarafa gelip yanımıza oturdu. Tembel tembel biraz lafladık. Daha sonra yatın güvertesine sessizlik hakim oldu. Nedense domino oynamaya bir türlü başlamadık. Düşüncelere dalmıştık. Hiçbir şey yapmadan öylece etrafı seyretmek istiyorduk. Gün sessiz ve enfes bir parlaklıkla durgun batıyordu. Suyun ışıması huzur vericiydi. Gökyüzünde tek bir bulut yoktu ve engin bir tenin ışık seli gibiydi. Esik sazlıklarının üzerini kaplayan sis, daha iç kesimlerdeki ağaçlıklı yüksekliklere asılmış, alçak kıyıları şeffaf katmanlarla örten ışıklı bir tül gibiydi. Ama batıda nehrin yukarılarına çöken karanlık, güneşin batmasına öfkeleniyormuşçasına her an giderek daha da kasvetli bir hal alıyordu. En sonunda kavisli, fark edilmeyecek kadar yavaş hareketini tamamlayan güneş iyice alçaldı ve yakıcı beyazlık, şu bir grup insanın üzerini saran o karanlığa değer değmez sanki ölümcül bir yara alıp düşmüş gibi yerini ışınsız, ısıtmayan mat kızıla bıraktı. Derken suların üzerinde bir değişiklik oldu. Huzur, daha az parıltılı fakat daha derin bir hal aldı. Kıyılarına yerleşmiş olan halklara çağlar boyu hizmet veren bu eski geniş nehir şimdi gün batımında kımılhtısız duruyor. Dünyanın en uzak köşelerine kadar uzanan bir su yolunun kayıtsız ağır başlılığıyla gidiyordu. Bu saygıdeğer nehri gelip geçici kısa bir günün kabaran coşkusuyla değil, ebedi anıların soylu ışığında seyrediyorduk. Gerçekten de denizlerde dolaşmış, bir adamın saygı ve ilgiyle temzin aşağılarında geçmişin engin ruhunu anımsaması kolaydır. Bıkıp usanmadan görevini yerine getiren gelgi takıntısı, eve dönen veya denize savaşa giden gemilerin ve adamların hatıralarıyla yüklüdür. Sir Francis Drake'den Sir John Franklin'e kadar ulusumuzun gurur duyduğu herkesi, isimli isimsiz şövalyeleri, denizin macera perest, büyük şövalyelerini tanımış ve hepsine hizmet etmiştir. Şişman sağrıları hazine dolu de majesteleri kraliçe tarafından ziyaret edilen, o büyük masala konu olan Golden Hint'ten tutun da başka fetihlere katılıp asla geri gelmeyen Erebus ve Terör isimleri zamanın karanlığında mücevher gibi parıldayan ne gemileri taşınmıştır o. Hem gemileri hem de gemidekileri tanınmıştır. Deport'tan, Greenwich'ten, Erit'ten gelen gemileri, macera perestleri ve yerleşimcileri, kralların gemilerini, işçi gemilerini, kaptanları, amiralleri, doğu ticaretinin karanlık fazlalıklarını yani korsanları, doğu Hindistan filolarının kiralık generallerini. Altın arayıcıları da, şöhret avcıları da bu nehirden yola çıkmışlardı. Ellerinde kılıç ve çoğu zaman meşaleyle ülkedeki kudretin habercileri, Kutsal ateşten birer kıvılcım taşıyanlardı onlar. Bu nehrin taşkınından bilinmeyen bir dünyanın gizemine ne yücelikler kaymadı ki. oğlunun düşleri, ulusların tohumları, imparatorlukların nüveleri. Güneş battı. Nehrin üzerine akşam karanlığı çöktü. Kıyı boyunca ışıklar yanmaya başladı. Bir çamur tepesinin üzerine kurulu üç ayaklı Chapman fenerinin ışığı güçlüydü. Gemilerin ışıkları nehrin üzerinde bir aşağı bir yukarı oynaşıyordu. Daha batıda, yüksek yerlerde, korkunç kentin yeri gökyüzünde bir kötülük alameti gibi belli oluyordu. Gün ışığında düşünceli bir kasveti, yıldızların altında korku salan bir parıltısı vardı. İşte burası, dedi Marlow birden. Dünyanın karanlık yerlerinden biri oldu hep. İçimizde denizin peşine düşmeye devam eden bir tek ok kalmıştı. Hakkında söylenebilecek en kötü şey, sınıfının temsilcisi olmamasıydı. Marlow bir denizciydi. Ancak denizcilerin çoğu, deyim yerinde ise yerleşik hayatlar sürerken, o aynı zamanda bir macera perestiydi. ''Denizcilerin akıllarında hep evde olmak vardır. Zaten evleri de, yani gemileri de hep yanlarındadır. Yurtları da denizdir onların. Bütün gemiler birbirine benzer. Deniz hep aynıdır. Bu değişmez çevreleri içerisinde yeni limanları, yeni yüzleri, hayatın değişken büyüklüğünü ve akıp giden maziyi bilinmeyene karşı duyulan korkuyla değil, küçümseyici bir aldırmazlıkla görmezden gelirler.'' Çünkü bir denizci için varlığının metresi ve kader kadar anlaşılmaz olan denizin kendisinden başka gizemli hiçbir şey yoktur. Geri kalanına gelince, saatlerce çalıştıktan sonra kıyıda bir gezinti ya da küçük bir eğlence ona tüm kıtanın gizini bahşeder ve denizci de zaten genellikle bu sırrın bilmeye değecek kadar önemli bir şey olmadığına kanaat getirir. Denizcilerin hikayelerinin doğrudan bir basitliği vardır. Bu hikayelerin bütün anlamı incir çekirdeğini bile doldurmaz. Oysaki Marlow, eğer hikaye anlatma eğilimi bir yana bırakılırsa, tipik bir denizci değildi. Ona göre bir olayın anlamı bir çekirdek gibi içte değil, dıştaydı ve ateşin hafif sisi ortaya çıkarışı gibi anlamı ortaya çıkarır, kimi zaman ay ışığının hayali aydınlığı tarafından görünür kılınan sisli haleler gibi hikayeyi sarmalardı. Aslında söylediği hiç de şaşırtıcı değildi. Hatta tam Marlow'a göre bir sözdü işte. Sessizce kabul gördü. Kimse duyduğunu belli etmedi bile. O da ağır ağır anlatmaya devam etti. Çok eski zamanları düşünüyordum. Romalıların buraya ilk kez geldiği günleri, 1900 yıl önceyi, dün gibi yani. Bu nehir ne zamandır ışık saçıyor? Şövalyeler zamanından beri mi diyorsunuz siz? Evet ama ovada yayılan bir yangın, bulutların arasında bir şimşek gibidir o. Onun parıltısında yaşıyoruz. İhtiyar dünya döndükçe de böyle sürer umarım. Ama daha dün buralara karanlık hakimdi. Birden rotasını kuzeye çevirmesi emredilen, alelacele kara yoluyla Galyalıların arasından geçen, elbette eğer okuduklarımız doğruysa lejyonerlerin bir iki ayda inşa ettiği, onlar da çok becerikli adamlardı herhalde, Yüzlerce tekneden birinin başına verilecek olan Akdeniz'deki güzel bir, nasıl derler, kadırganın komutanını düşünün. Bu adamı burada hayal edin, dünyanın öbür ucu, kurşun rengi deniz, duman rengi gökyüzü, akordeon kadar sağlam gemilerden biri, erzak, sipariş ya da her neyse yüklü. Nehirden yukarı doğru ilerliyor. Kum sığlıkları, sazlıklar, ormanlar, vahşiler… Uygar bir adam için yiyecek hiçbir şey yok İçme suyu da temsten Ne palerniye şarabı ne de kıyıya çıkma imkanı Arazi içinde kaybolmuş şurada burada bir askeri kamp Samanlıkta iğne aramak gibi bir şey Soğuk, sis, fırtına, hastalık, sürgün ve ölüm Ölüm sinsi sinsi dolaşıyor Havada, suda, çalılıkların arasında Burada sinek gibi ölüyorlardı herhalde ama o, o başardı elbette. Hem de çok iyi yaptı işini, hiç kuşkusuz. Yaptığı iş üzerinde çok da fazla düşünmedi. Daha sonraları yapmış olduğuyla övünmesinin dışında, belki de. Onlar karanlıkla yüzleşebilecek kadar cesurdular. Muhtemelen eğer Roma'da sıkı dostları varsa, bu iklimden de sağ kurtulak... Muhtemelen eğer Roma'da sıkı dostları varsa, bu iklimden de sağ kurtulabilirse, Revana’daki filoya terfi edebileceğini düşünüp keyifleniyordu. Ya da eski Roma giysileri içinde genç ve nazik bir yurttaşı düşünün. Belki zar oyunlarına fazlaca düşkün bir genç. Anlarsınız ya, buraya bir valinin, vergi tahsildarının veya tüccarın peşinde talihini kovalamak için gelmiş. Bataklığa, ağaçların arasından yürüyüp içerlerde bir üsse vardığında etrafını saran vahşeti, o büyük vahşeti Sezar Ormanda, cangıllarda ve vahşi adamların yüreklerinde yaşayan yabaniliğin gizemli dünyasını. Bu tür gizemlerin kabul törenleri de olmaz. Anlaşılmaz olanın, bu yüzden de nefret edilenin göbeğinde yaşamak zorundadır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de büyü etkisi altına alır onu. İğrençliğin büyüleyici gücü, bilirsiniz. Yederek büyüyen pişmanlığı hayal edin. Kaçıp kurtulma arzusunu, aciz tiksinme hissini, teslimiyeti ve nefreti. Durdu. Ama, diye başladı yeniden, bir kolunu dirseğinden kaldırıp avucunu dışa doğru çevirerek. Bağdaş kurmuş haliyle Avrupayı giysileri içinde, elinde bir tek lotus çiçeği eksik oturmuş vaaz veren bir budaya benziyordu. ''Ama hiçbirimiz tam olarak böyle hissetmeyiz.'' dedi. ''Başarmak kurtarır bizi. Başarıya olan bağlılığımız. Onlar aslında pek de kayda değer adamlar değillermiş. Sömürgeci değillermiş. Sadece yönetimleri disiplinliymiş diye düşünüyorum. Fatih diler. Bunun için yalnızca vahşi bir güç gerekir. Bunun da övünülecek bir yanı yoktur.'' Çünkü gücünüz başkalarının zayıflığından kaynaklanan bir şeydir sadece. Sırf ortada sahip olunacak bir şeyler var diye her şeyi kapmaya çalıştılar. Kanlı bir soygundu yaptıkları, geniş çaplı bir kıyım. Gözlerini karartıp girişiyorlardı bu işlere. Karanlıkla cebelleşenlerden de beklenen budur zaten. Dünyanın fethi ki... Bu genellikle toprağın farklı bir ten rengine, nispeten daha basık burunlara sahip olanların elinden alınması anlamına gelir. Aslında üzerine kafa yorulduğunda pek de hoş bir şey değildir. Bu durumu düzelten tek şey düşüncedir. Yapılan işin arkasındaki düşünce, yalandan bir duygusallık değil ama gerçek düşünce, düşünceye bencilce olmayan bir inanç, kurgulayabileceğiniz, önünde diz çökebileceğiniz, adaklar adayabileceğiniz bir şey. Sözünü kesti. Alevler süzülüyordu nehrin üzerinde. Küçük yeşil alevler, kırmızı alevler, beyaz alevler. Kovalayan, yarışan, toplaşan, birleşen, birbirlerinin üzerinden geçen, sonra da yavaşça ya da aceleyle ayrılan alevler. Büyük kentin trafiği uykusuz nehrin üzerinde derinleşen gece boyunca sürdü gitti. Bizse izlemeye devam ediyorduk, sabırla bekliyorduk, nehrin akıntısı kesilene dek yapacak bir şey yoktu. Fakat uzun süren sessizliğin ardından, duraksayarak, ''Bir zamanlar benim de tatlı su denizciliği yaptığımı sanırım hepiniz hatırlıyorsunuz.'' dediğinde, Cezir gerçekleşene kadar Marlow'un sonu gelmez tecrübelerinden birini daha dinlemenin kaderimiz olduğunu biliyorduk. Aslında şahsen başıma gelenlerle sizi sıkmak istemem, diye başlayıp, dinleyicilerinin en çok neleri duymak istediğinden emin olamayan şu hikayecilere özgü zayıflığı gösterdi. Ama yine de bu olayın üzerimdeki etkisini anlayabilmeniz için oraya nasıl gittiğimi, neler gördüğümü, nehri geçip o zavallı dostla tanıştığım yerlere nasıl ulaştığımı bilmeniz gerekir. Bu seyahatimin en uç, tecrübelerimin de tepe noktasıydı. Bu tecrübeden sonra sanki bana dair her şeye ve düşüncelerime bir tür ışık tutuldu. Olay iç karartıcı ve acıklı, hiçbir şekilde sıra dışı bir olay değil ama pek açık da sayılmaz. Yok, hiç açık sayılmaz ama yine benim için aydınlatıcıydı. Hatırlarsanız o zamanlar Hint okyanusunu, Pasifik'i, Çin denizini dolaşıp altı yıl kadar, yani yeterli bir süre, Doğuda kaldıktan sonra Yondra'ya yeni dönmüştüm. Boş gezenin boş kalfası olduğundan gelip sizi işlerinizden alıkoyuyor, evlerinizi istila ediyordum. Sanki sizi uygarlaştırmak gibi kutsal bir vazifem vardı. Başlangıçta keyifliydi ama dinlenmekten yorulmaya başlamıştım. Sonra bir gemi aramaya koyuldum. Bu bana o zaman dünyanın en zor işi gibi geldi ama gemilerin hiçbiri yüzüme bakmıyordu ve o oyundan da sıkıldım. Küçükken haritalara karşı büyük bir tutkum vardı. Saatlerce Güney Amerika'ya, Afrika'ya, Avustralya'ya bakar, keşiflerin heyecanıyla kendimi kaybederdim. Dünya üzerinde o zamanlar pek çok boş alan vardı. Ben de haritada özellikle davetkar bir yer görünce, gerçi o zaman her yer gözüme böyle görünüyordu ya, parmağımı üzerine koyup büyüyünce buraya gideceğim derdim. Kuzey kutbu da işte bu noktalardan biriydi, hatırlıyorum. Beyler, bugüne dek hiç oraya gitmedim, bundan sonra da deneyecek değilim. Benim için artık bir çekiciliği kalmadı. Kimi yerlerde, ekvatorun etrafında uzanıyordu. Her iki yarı küre üzerinde ve her emlemde. Bunlardan bazılarına gittim de. Her neyse, konumuz bu değildi ama bunlardan bir tanesi vardı ki en büyüğü, en boş olanı oraya gitmeye can atıyordum denebilir. Doğru, artık orası da pek boş sayılmazdı. Çocukluğumdan bu yana nehirlerle, göllerle ve isimlerle dolmuştu. Çekici sırlar taşıyan boş alan, bir çocuğun hakkında hayaller kurabileceği bir beyazlık olarak kalmaya devam edemedi. Karanlığın yurdu haline geldi ama o haritanın üzerinde başı denize uzanan Gövdesi bütün ülkenin üzerine yayılan, kuyruğu arazinin derinliklerinde kaybolan dev bir yılana benzeyen, öyle kudretli, öyle büyük bir nehir vardı ki, onu bir dükkanın vitrinindeki haritada gördüğünde, minik, aptal bir kuş yılanla yüz yüze geldiğinde nasıl büyülenirse, işte öyle büyülenmiştim. Neden sonra o nehir üzerinde ticaretle uğraşan büyük bir şirketin varlığını anımsadım? İşte bu! Bu kadar çok nehirde ticaret yapmak için gemileri olması gerekir dedim kendi kendime. Buharlı tekneleri. Niye bu teknelerden birinin başına geçen ben olmayacaktım ki? Donanma caddesi boyunca yürümeye koyuldum. Bu fikir aklımdan çıkmıyordu. Yılan beni kendimden geçirmişti. ''Kıta Avrupası'nın bir şirketinin oradaki ticaret grubundan söz ettiğimi anlamışsınızdır. Ama benim de kıta Avrupası'nda yaşayan birçok akrabam vardı. Dediklerine göre hem çok daha ucuz hem de göründüğü kadar kötü değilmiş oralar. Maalesef akrabalarımın başına ağrıtmaya başladığımı itiraf etmeliyim. Benim için bu zaten yeni bir başlangıçtı. Bilirsiniz, amacıma ulaşmak için bu tür yollara başvurmayı sevmem.'' Ben her zaman gideceğim yere kendi yolumdan, kendi ayaklarım üzerinde gitmişimdir. Yaptıklarıma ben de inanamıyorum ama görüyorsunuz ya, öyle ya da böyle oraya gitmem gerektiğini hissediyordum. Başlarına ekşidim. Adamlar, sevgili dostum diyor ama hiçbir şey yapmıyorlardı. Sonra, inanır mısınız, kadınları denedim. Ben, Charlie Marlowe, iş bulabilmek için araya kadınları soktum. Tanrım! Kendimi iyiden iyiye kaptırmıştım. Bir halam vardı, sevimli, girişken bir kadıncağız. Bana, harika olur, senin için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bu çok iyi bir fikir. Yönetimde çok üst düzeyde birinin hanımını, ayrıca çok sözü geçen bir adamı tanıyorum, türünden bir mektup yazdı. Eğer hayalim buysa, buharlı bir nehir gemisinin kaptanı olarak atanmamı sağlamak için elinden geleni ardına koymamaya kararlıydı. Sonunda atandım elbette. Üstelik çok da çabuk oldu bu. Şirket, yerlilerle yaşanan bir kavga sırasında kaptanlarından birinin öldürüldüğü haberini almıştı galiba. Bu benim için bir şanstı. Artık gitmek için iyice sabırsızlanıyordum. Aylarca sonra ölen adamın cesedini aramaya koyulduğunda söz konusu kavganın iki tavuk yüzünden çıkan anlaşmazlıktan kaynaklandığını öğrendim. Evet, iki kara tavuk. Fres Leon, adamın adı buymuş. Danimarkalıymış. Pazarlık sırasında kandırıldığını düşünerek karaya çıkıp köyün şefine sopayla vurmaya başlamış. Ah, sonradan bu adamın dünyanın en nazik, en sakin insanlarından biri olduğunu duyduğumda aslında hiç de şaşırmadım. Kuşkusuz öyleydi ama soylu davası uğruna iki yıldır oralardaydı ve takdir edersiniz ki muhtemelen bir şekilde onurunu korumak istemişti. Bu yüzden toplanan halk şaşkın bakışlarla seyrederken o ihtiyar zinciyi acımasızca dövmüştü. Ta ki, bana anlatıldığına göre, ihtiyarın oğlu, babasının feryatları karşısında çaresizlikle mızrağını tereddütle de olsa beyaz adama saplayana dek. Mızrak, kaptanın kürek kemikleri arasına kolayca girivermişti. Bütün halk, başlarına bir felaket geleceği korkusuyla ormanın iç kesimlerine çekilmiş. Sanırım Fresliven'in gemisi de panik içinde, baş makinistin kumandasında oradan uzaklaşmıştı. Ben gidip de yerine geçene kadar kimse Fresh bunun cesediyle ilgilenmemişti. Cesedin öylece kalmasına izin veremezdim ama günü gelip de Selefin'le tanışma fırsatı bulduğumda kaburgalarının arasında büyüyen otlar kemiklerini örtecek kadar uzamıştı. Öylece yatıyordu. Doğaüstü varlığa yere düştükten sonra hiç kimse dokunmamıştı. Köy terk edilmiş, çürüyen kararmış kulübeler yıkılmış, araziyi çevreleyen çitler darmadağın olmuştu. Köyü gerçekten de bir felaketin vurduğuna şüphe yoktu. İnsanlar ortadan kaybolmuştu. Çılgınca korku erkekleri, kadınları, çocukları çalılıklara sürüklemiş, bir daha da geri dönmemişlerdi. Tavukların başına ne geldiğini de bilmiyorum ama bu olaydan onlar da etkilendiler sanırım. Yine de bu büyük olayın sayesinde yeni işime umduğundan çabuk atanmıştım işte.'' Hazırlanmak için çılgınca koşturdum ve daha 48 saat dolmamıştı ki patronlarıma görünmek için Manş Denizi'ni geçiyordum. Birkaç saat içinde bana hep beyaz kireçle sıvanmış bir mezarı anımsatan kente varmıştım. Kuşkusuz bir yargı bu. Şirketin bürosunu bulmakta zorlanmadım. Kentin en büyük binasıydı. Kime sorsanız gösterirdi. Deniz aşırı bir imparatorluk kuracak, ticaret yapıp paraya para demeyeceklerdi. Koyu gölgeler altında dar ve ıssız bir sokak, yüksek binalar, sayısız panjurlu pencere, ölümcül bir sessizlik, taşların arasından fışkıran otlar, sağda ve solda büyük araba girişleri, aralık duran devasa çift kanatlı kapılar. Bu yarıklardan birinin içine daldım. Çöl kadar sıkıcı, süssüz merdivenlerden bir kat çıktım ve karşıma çıkan ilk kapıyı açtım. Biri şişman, diğeri zayıf iki kadın hasırdan iskemlelerde oturmuş bir şeyler örüyorlardı. Zayıf olanı ayağa kalktı, bana doğru yürüdü. Örmeyi bırakmamıştı, gözleri yere bakıyordu. Tam da bir uyur gezerin yolundan çekilir gibi önümden çekilmeyi düşündüğüm anda karşımda dikilip başını kaldırdı. Elbisesi şemsiye kumaşı kadar sadeydi. Tek kelime etmeden döndü ve beni bir bekleme odasına götürdü. Adımı verdim, etrafa bakındım. Ortada sade bir masa, duvar kenarlarında şatafatsız sandalyeler, bir köşede büyük, parlak bir harita vardı. Harita gökkuşağının renklerine boyanmıştı. Kırmızılar ağırlıktaydı. Kırmızıyı görmek her zaman iyidir. Çünkü bu yerlerde gerçekten de iş yapıldığını bilirsiniz. Bir sürü mavilik, biraz yeşil... Yer yer oranj ve doğu kıyısında da ilerlemenin neşeli öncülerinin keyifle lecır biralarını içtikleri yerleri gösteren mor bir bölge vardı. Ama bunlardan hiçbiri benim gideceğim yer değildi. Ben sarı kısma gidiyordum. Tam ortadaki bölgeye. Nehir işte oradaydı. Büyüleyici, ölümcül, yılan gibi. Of, bir kapı açıldı... Beyaz saçlı katibin başı göründü. Yüzünde anlayışlı bir ifade vardı. Cılız işaret parmağıyla işaret ederek beni mabede davet etti. İçerisi loştu. Ortada ağır bir yazı masası duruyordu. Masanın arkasındaysa solgun yüzlü, şişman, fıraklı bir adam oturuyordu. Patronun bizzat kendisi. Tahminimce boyu bir altmış civarındaydı. Kim bilir kaç milyon tutuyordu elinde. Galiba tokalaştık. Belli belirsiz bir şeyler söyledi. Fransız camdan memnun kaldı. Bon voyage. Neredeyse 45 saniye içinde kendimi yeniden bekleme salonunda şu şefkatli katiple birlikte buldum. Katip üzülerek ve halime acıyarak bana bazı belgeler imzalattı. Orada birçok şeyin yanında şirket sırlarını da kimseye anlatmayacağıma dair imza attım. Burada anlatmayacağım. Kendimi biraz rahatsız hissetmeye başlamıştım. ''Bilirsiniz böyle seremonilere pek alışık değilimdir. Havada da bir uğursuzluk vardı. Sanki gizli bir teşkilata giriyordum, bilemiyorum. Bir şeyler tam da doğru gitmiyor gibiydi. Çıkınca rahatladım. Dışarıdaki odada iki kadın hararetle kara yünlerini örmeye devam ediyordu. Gelip gidenler oluyor, kadınlardan genç olanı kalkıyor, onları içeri götürüp getiriyordu. Yaşlı olan iskemlesinde oturmaya devam ediyordu.'' Topuksuz kumaş terlikli ayaklarını küçük ısıtıcının üzerine yerleştirmişti. Kucağında da bir kedi uyuyordu. Başında kolalı beyaz bir başlık vardı, yanağında bir siil göze çarpıyordu. Gümüş çerçeveli gözlükleri burnunun ucunda asılı duruyordu. Gözlüklerinin üzerinden bana baktı, o bakışın ani ve kayıtsız sükûneti beni tedirgin etti. Salak, sırıtkan görünümlü iki genç geldi. Kadın aynı kayıtsız bilge edasıyla onlara da baktı. Sanki onlar hakkında da, benim hakkında da her şeyi biliyordu. İçime ürkütücü bir his çöktü. Esrarengiz ve meşhum birine benziyordu. Çok uzaklardayken bile, karanlığın kapısını bekleyen, sanki bir tabut örtüsü örer gibi kara yünlerini ören bu iki kadını sık sık düşünmüşümdür. Biri durmadan insanları bilinmeyenle tanıştırıyordu, diğeri güleç, aptal yüzleri kayıtsız, ihtiyar gözleriyle süzüyordu. Ev... Kara yün örücü ihtiyar, moriturucu salutant, bu kadının gözüne baktıklarının yarısı bile kendisini tekrar görememiştir. Bir de doktora görünmem gerekiyordu. Katip kederimi büyük oranda paylaştığını belli eden tavrıyla bana bunun basit bir formalite olduğuna dair güvence verdi. Ardından şapkasını sol kaşının üzerine devirmiş bir genç geldi. Tahminimce bir memur. Bu işte şüphesiz memurlara da yer olmalıydı. Fakat bina tıpkı Ölüler kentinin evlerinden biri kadar sessizdi. Üst katlardan bir yerlerden gelmişti, bana yol gösterdi. Pejmürde özensiz giyimli biriydi. Ceketinin kolları mürekkep lekesi içindeydi. Kravatı büyük ve kabarıktı. Çenesi eski bir botun burnunu andırıyordu. Doktora gitmemiz için henüz erken olduğundan ben bir içki içmeyi teklif edince arkadaş canlısı verdi. Oturmuş, vermutlarımızı içerken... Vana şirketin yaptığı işleri övüp durdu. Bir ara kendisinin o uzak diyarlara gitmemiş olmasına şaşırdığını ifade ettim. O zaman birden ciddileşip toparlandı. ''Platon'un dediği gibi, göründüğüm kadar salak değilimdir ben'' dedi yüksekten bakarak. Büyük bir kararlılıkla kadehini boşalttı ve kalktık. Yaşlı doktor nabzıma baktı. Bu sırada aklından bambaşka şeyler geçtiği belliydi. ''İyi, iyi, oralar için iyi.'' diye mırıldandı ve ardından gayet hevesli bir ses tonuyla kapatasımı ölçmek için izin istedi. ''Şaşırmıştım. Olur.'' dedim. Doktor, tergele benzer bir alet çıkardı. Başımın önünü, arkasını, her tarafını ölçüp dikkatli dikkatli notlar tutuyordu. Tıraşsız, ufak tefek bir adamdı. Eski püskü, gabardin türü bir ceket giyiyor, ayağında terlikleriyle zararsız bir şapşala benziyordu. Oralara gidenlerden bilim adına kafa taslarını ölçmek için izin isterim hep, dedi. Geri döndüklerinde de ölçüm yapıyor musunuz, diye sordum. Dönenleri hiç görmedim, yanıtını verdi. Zaten asıl değişim dışarıda değil, içeride olur. Anlıyorsun değil mi? Sanki ortada komik bir şey varmış gibi güldü. Demek oralara gidiyorsun ha? Harika, pek ilginç. Beni şöyle bir süzdükten sonra tekrar not aldı. Sıradan bir şey söyler gibi... ''Ailenizde hiç deliren olmuş muydu?'' diye sordu. Bu soru beni çok rahatsız etti. ''Bu soru da bilimin yararına mı?'' dedim. Sinirlenmeme aldırmadan, ''Bireylerdeki'' dedi, ''Zihinsel değişimleri yerinde incelemek tıp için enteresan olabilirdi ama...'' ''Siz ruh doktor musunuz?'' diye sözünü kesiverdim. Ama o sakinliğini elden bırakmadan, ''Her doktor biraz olmalıdır'' diye devam etti konuşmasına. Oraya giden siz beylerin yardımıyla kanıtlanabilecek küçük bir teorim var. Ülkemin böylesine muazzam bir sömürgeye sahip olmaktan sağlayacağı olanaklara benim sunabileceğim katkıda işte bu. İşin servet kısmını başkalarına bırakıyorum. Sorduğum sorulardan ötürü beni bağışlayın. Çünkü siz muayene ettiğim ilk İngilizsiniz. Ona tipik bir İngiliz olmadığımı anlatmaya çalıştım. Eğer olsaydım dedim sizinle burada bu şekilde konuşuyor olmazdım. ''Bu söyledikleriniz çok etkileyici ancak muhtemelen yanlış.'' diyerek kahkahayı bastı. ''Güneşte kalmaktan çok, hiddetlenmekten sakının.'' ''Adio.'' ''İngilizce'de nasıl diyorsunuz?'' ''Hoşça kal, Ah, hoşça kal, adio.'' Tropikal bölgelerdeki her şeyden önce sakin olmayı başarmalı. Dikkatli ol dercesine işaret parmağını havaya kaldırdı. Du dukaym, adio.'' Geriye bir tek iş kalmıştı, biricik halamla vedalaşmak. ''Karşılaştığımızda keyfi yerindeydi. Bir fincan çayını içtim. Kim bilir bir daha ne zaman bu kadar güzelini içeceğim. Rahat havasıyla bir hanımefendinin sahip olmasını bekleyeceğiniz oturma odasına birebir uyan odada ateşin başında uzun uzun sohbet ettik.'' İşte bu baş başa sohbet sırasında ileri gelen beylerden birinin eşinin yanı sıra, kim bilir daha kaç kişiye eşi benzeri olmayan, özel ve son derece yetenekli bir adam, şirket için bulunmaz nimet olarak tanıtıldığımı öğrendim. Ah tanrım, verdikleri işte nehirde çalışan üç kuruşluk bir buharlı geminin yönetimiydi altı üstü. Artık ben de o büyük harfle yazılan işçilerden biriydim. İşte aydınlığın elçisi, ikinci sınıf havari gibi bir şey. O sıralar gazetelerde bu türden zırvalar sık sık yayınlanırdı. Anlaşılan kadıncağız etrafını saran saçmalıklara kendisini epeyce kaptırmıştı. Cahil milyonları kaba yaşamlarından kurtarmaktan o kadar çok söz etti ki sonunda dayanamadım. Araya girip şirketin amacının kar etmek olduğunu ima etmeye çalıştım. Ama o kendisinden gayet emin, ''Sevgili Charlie, unutma ki herkes hak ettiği hayatı yaşar.'' diye kestirip attı. Kadınlar gerçeklerden ne kadar da uzaklar. Kendi dünyalarında yaşayıp gidiyorlar, asla var olmayan, mümkün olmayan bir dünyada. Elbette her şeyiyle çok güzel bir dünya bu ama eğer onların tasarladığı gibi kurulmuş olsaydı, eminim daha ilk gününde gün güneş batmadan çöker gider, dünya kurulalı beri biz erkeklerin içinde memnuniyetle yaşadığımız dünyanın çetrefil gerçekleri ortaya çıkıp böylesi bir dünyayı yıkıverirdi. Ardından kucaklandım, sıkı giyinmem, sık sık mektup yazmam falan tembih edildi ve ayrıldım. Yolda, neden bilmiyorum, sahtekarın tekiymişim gibi tuhaf bir hisse kapıldım. İşin garibi, sıradan birinin karşıdan karşıya geçmeye karar verirken geçirdiği kararsızlığı bile geçirmeden, pılımı fırtımı toplayıp, 24 saat içinde dünyanın öbür ucuna gitmeye karar verebilen ben, bu sıradan olay karşısında tereddüt demesem bile bir tür şaşkınlık yaşıyordum. Sanırım içinde bulunduğum ruh halimi en iyi şöyle anlatabilirim, birkaç saniyeliğine kendimi sanki bir kıtanın değil, koca dünyanın ortasına doğru gitmek üzereymişim gibi hissettim. Bir Fransız buharlı gemisiyle yola çıktım. Görebildiğim kadarıyla yalnızca askerleri ve gömrükçüleri indirmek için önümüze gelen her lanet olası limanda duruyorduk. Kıyıyı daldım. Geminin yanından kayıp giden kıyı şeridini izlemek bir muammaya kafa yormaya benziyordu. Kıyılar önünüzde güleç, asık suratlı, davetkar, ulu, huysuz, tatsız ve yabaniydiler. Her zaman dilsiz ama sanki gel de keşfet diye fısıldar gibidirler. Fakat bu kıyı gördüklerimin içinde en yavanıydı. Sanki daha tam olarak biçimlenmemişti. Gaddar bir tek düzelik içindeydi. Neredeyse siyah denebilecek kadar koyu yeşil olan devasa ormanın kenarı, Parıltısı çökmekte olan sisle bulanıklaşmış mavi deniz boyunca cetvelle çizilmiş gibi dümdüz akan beyaz dalgaların köpükleriyle süslüydü. Güneş yakıp kavuruyordu, kara buğuluydu, terliyordu sanki. Kıyıda patlayan dalgaların beyaz köpüklerinin ardında yer yer grili beyazlı lekelerden kümeler göze çarpıyor, bazen de üzerlerinde bir bayrak dalgalanıyordu. Yüzlerce yıllık yerleşimler, elde değmemiş genişliğin önünde birer toplu iğne başı gibi görünüyorlardı. Dalgalara çarpa çarpa ilerliyor, durup askerleri indiriyor, sonra biraz daha ilerleyip tenekeden birer kulübeye bayrak direğinin içlerinde kaybolduğu, Tanrı'nın unuttuğu o toprak parçalarına zorla tahsilat yapmaları için vergi memurlarını ve bu kez muhtemelen onları korumaları için askerleri indiriyorduk. Duyduğuma göre bazıları dalgaların arasında boğuluyordu ama kimsenin umurunda değildi bu. Onları karaya atıp kendi yolumuza devam ediyorduk. Kıyı her gün aynıydı, sanki hiç kıpırdamıyorduk. Oysa bir sürü yer, bir sürü ticaret merkezi geçmiştik. Büyük, büyük bassam, küçük popo gibi adları sanki lanet bir dekorun önünde oynanan bir açgözlülük komedisinden alınmış gibiydi. Yolculuğun verdiği aylaklık hissi, hiçbir ortak noktamız olmayan bu adamlar arasında yaşadığım tecrit, yağlı ve uyuşuk deniz, kıyının kasvetli tek düzeliği, bunlar beni adeta nesnelerin gerçekliğinden uzaklaştırıyor, kederli, mayışık bir kuruntu kapanının içinde tutuyordu. Arada sırada kıyıya çarpan dalgaların sesleri tıpkı bir kardeşin konuşması gibi keyif vericiydi. Dalga sesi doğaldı çünkü bir nedeni, bu yüzden de bir anlamı vardı. Ara sıra kıyıdan gelen bir kayık, gerçekle anlık da olsa bağ kurmamı sağlıyordu. Küreklere asılanlar siyah adamlardı. Ta uzaklardan gözlerinin parıldayan akları görülürdü. Bağırışır, şarkı söylerlerdi. Vücutları ter içinde, gözleri grotesk maskeler gibi. Fakat bunlar eti kemiği, yabani canlılıkları, ateşli yaşama enerjileri olan en az kıyıya vuran dalgalar kadar doğal ve gerçek adamlardı. Orada bulunmak için bir bahaneye ihtiyaçları yoktu. Onları izlemek büyük bir rahatlama sağlıyordu. Bir an için kendimi düpedüz gerçekler dünyasında hissediyordum. Ama bu da çok uzun sürmüyordu. Bu ruh halini sonlandıracak bir şeyler çıkıveriyordu ortaya. Hatırlıyorum, bir defasında açığa demirlenmiş bir savaş gemisine rastladık. Ortalıkta bir kulübe dahi yoktu ama gemi toplarıyla araziyi dövüyordu. Fransızların savaşlarından biri oralarda sürüyor olmalıydı. Geminin bayrağı paçavra gibi sarkmıştı. Altı inçlik toplar geminin alt gövdesinden deliklerden dışarı taşıyor, yağ gibi kaygan dalgalar gemiyi ağır ağır kaldırıp indirirken narin direkleri yalpalıyordu. Toprak, hava ve suyun bomboş sonsuzluğunda bu gemi bir kıtayı anlamsızca ateşe tutuyordu işte. Altı inçliklerden biri güm diye patlıyor, küçük bir alev parlayıp sönüyor, Beyaz bir duman biraz çıkıp hemen yok oluyor, küçücük mermiden cılız bir ses geliyor ve hiçbir şey olmuyordu. Olamazdı da zaten. Bu işin delice bir yanı vardı. Olay zaten acıklı bir komedi seyrettiğimiz hissini veriyordu. Güvertede adamın birinin oralarda, görünmeyen bir yerlerde yerlilerin, düşmanlar diyordu o, kampı olduğunu söylemesi de bu duyguyu yok etmeye yetmiyordu. Mektuplarını verdik, o ıssız gemide her gün ortalama üç adamın sıtmaya yakalanarak öldüğünü duydum ve yolumuza devam ettik. Ölümün ve ticaretin coşkulu dansının aşırı sıcak bir dehlizin durgun ve topraksı havasında sürdüğü birkaç gülünç isimli yerde daha durduk. Gemimiz dümdüz kıyı boyunca tehlikeli dalgalar arasında ilerlerken, doğa adeta kendisini rahatsız edenleri başından savmak istiyordu. Kıyılarına çamur yığılmış, suları balçık gibi koyulaşmış, Kıvrım kıvrım mangrovları istila eden, bize umutsuzluğa karşı acıyla kıvranıyor gibi görünen yaşam içindeki ölüm nehirlerine girdik çıktık. Hiçbir yerde özel izlenimler edinecek kadar kalmadık ama içimde genel, belirsiz, bunaltıcı bir merak duygusu giderek büyüyordu. Sanki kabusları çağrıştıran bezdirici bir hac yolculuğundaydım. Büyük nehrin ağzını gördüğümde neredeyse 30 günden fazladır yoldaydım. Başkent önlerinde demir attık ama yeni işime başlayabilmem için 200 mil daha yol kat edecektim. Ben de ilk fırsatta 30 mil ötedeki bir başka yere doğru yola çıktım. Küçük bir gemide yer buldum. Geminin kaptanı İsveçliydi, denizci olduğumuzu öğrenince beni köprüye davet etti. Kaptan sıska, açık tenli, uzun saçlı, asık yüzlü, ayaklarını sürüyerek yürüyen bir gençti. Sefil küçük iskeleden ayrıldıktan sonra küçümseyerek başıyla kıyıyı gösterdi. ''Orada mı yaşıyordun?'' diye sordu. ''Evet'' dedim. ''Şu hükümetin adamları bir alem değil mi?'' diye devam etti düzgün bir İngilizceyle ve buruk bir ses tonuyla. ''Kimileri ayda birkaç frank uğruna neler neler yapıyorlar. Bu tür adamlar ülkenin iç kesimlerine gittiklerinde başlarına neler gelir kim bilir?'' Sorusunun cevabını bizzat görmeyi beklediğimi söyledim. ''Ya!'' diye bağırdı. Gözünü rotasından ayırmadan hafif yana kaydı. ''O kadar da hevesli olmayın.'' diye devam etti daha geçen gün yolda kendisini asan bir adamı taşıdım o da İsveçliydi kendisini mi asmış ama neden diye bağırdım dikkatle ileri bakmayı sürdürüyordu kim bilir belki güneş çarpmıştır belki de bu ülke sonunda bir yere varmıştık önümüzde bir kayalık yükseliyordu kıyıda kazılmış topraklar yığılmıştı bir tepenin üzerinde kimileri saç damlı evler ya kaza artıklarının arasına ya da yamaca inşa edilmişlerdi. Yukarılardan nehrin sürekli uğultusu insanların yaşadığı bu harap manzaraya eşlik ediyordu. Çoğu zenci ve çıplak insanlar etrafta karıncalar gibi dolanıyordu. İskele nehre doğru uzanıyordu. Güneş arada bir aniden farıldıyor, her şeyi kör edici bir ışığa boğuyordu. İsveçli, kayalık yamaçtaki barakaya benzer üç ahşap binayı göstererek ''İşte sizin şirketin yeri'' dedi. ''Eşyalarını gönderirim. Dört koli demiştin değil mi? Hadi hoşça kal.'' Çimenlere gömülmüş bir kazan gördüm. Ardından tepeye tırmanan patikayı buldum. Yol, büyük kayaların ve tekerlekleri havada duran devrilmiş küçük bir vagonun etrafından dolanıyordu. Tekerleklerden biri eksikti. Araç bir hayvan leşi gibi ölü görünüyordu. Yürüdükçe çürümekte olan başka makine parçalarıyla bir öbek paslı raya rast geldim. Solda, bir ağaç kümesinin oluşturduğu gölgede karanlık nesneler cılız cılız kımıldıyordu sanki. Derin bir soluk aldım. Patika çok dikti. Sağ taraftan bir düdük sesi geldi. Siyah adamlar koşuşturmaya başladılar. Güçlü, tok bir patlama toprağı sarstı. Yandan hafif bir duman yükseldi. O kadar. Kayanın yüzeyinde bir değişiklik görünmüyordu. Demiryolu inşa ediyorlardı. Uçurum demiryolu yapılışına engel değildi ama çalışıldığına dair tek işaretti az önceki amaçsız patlamaydı. Arkamdan gelen hafif bir şıngırtıya dönüp baktım. Altı zenci sıra olmuş patikayı çıkıyorlardı. Başlarındaki toprak yüklü sepetleri dengede tutmaya çalışarak ağır ağır dimdik yürüyorlardı. Adımları çıkan şıngırtıyla uyum içindeydi. Bellerine bağladıkları paçavraların arkadan sarkan uçları kuyruk gibi ileri geri sallanıyordu. Kaburgaları tek tek sayılıyordu. Kollarındaki ve bacaklarındaki eklem yerleri bir ipin üzerine atılmış düğümler gibiydi. Her birinin boynunda demirden birer tasma vardı, birbirlerine zincirle bağlanmışlardı. O ritmik şıngırtı işte bu aralarında salınan zincirden geliyordu. Uçurumdan gelen ikinci patlama sesi bana o kıtayı bombalayan savaş gemisini hatırlattı. Aynı uğursuz ses. Oysa bu adamları düşman olarak tasavvur etmek mümkün değildi. Bunlara hükümlüler deniyordu. Adaletin öfkesi onları şarapnel parçaları gibi vurmuştu. Onlar için denizden gelen anlaşılmaz bir muammaydı bu. Zayıf göğüsleri aynı anda inip kalkıyor, şiddetli solumalarıyla burun delikleri titriyor, taş kesmiş gözleri dimdik yokuşa bakıyordu. Mutsuz vahşilere özgü, baştan aşağı tuhaflıklarıyla Yüzüme bile bakmadan hemen bir karış yanından geçip gittiler. Bu kaba yontulmamışlığın arkasında kazanılmışlardan biri, yeni güçlerin ürünü, ortasından tuttuğu tüfeğiyle umutsuzca yürüyordu. Üniformasının bir düğmesi eksikti. Patikada beyaz birini görünce derhal tüfeğini omzuna koydu. Basit bir önlemdi bu. Beyaz adamlar birbirlerine uzaktan fazlasıyla benzediğinden benim kim olabileceğimi bilemiyordu. Ama çabucak kimliğimden emin oldu, kocaman, beyaz, namussuz bir gülümseme ve kendisine emanet edilenlere çevirdiği ani bir bakışla beni de duyduğu güvene ortak etti adeta. Ne de olsa ben de bu yüksek ve adil işleyişin, bu davanın bir parçasıydım. Yukarı çıkmak yerine sola dönüp aşağı yöneldim. Tepeye çıkmadan önce bu prangalı grubun gözden kaybolmasını istiyordum. Bilirsiniz aslında pek de yufka yürekli değilimdir. Benim de başkasına vurmak, kendimi korumak zorunda kaldığım zamanlar olmuştur. İçine düştüğüm hayat tarzı bunu gerektirdiğinden, ben de sonuçlarını hesaba katmadan başkalarına karşı koydum, saldırdım ki bazen saldırmak tek karşı koyma biçimidir. Şiddetin, açgözlülüğün, arzunun şeytani yüzlerini görmüşümdür. Ama lanet olsun bunlar güçlü, kuvvetli, hırslı gözlerini kan bürümüş şeytanlardı. İnsanları kontrol eden, Sürü gibi yöneten şeytanlar. İnsanları diyorum, duyuyor musunuz? Yamaçta dikildim. Bu toprak parçasının kör edici güneşi altında laçka, rol kesen, açgözlü ve çılgınlığa varacak derecede acımasız şeytanla tanışacağımı görebiliyordum. Nedenli sinsi olduğunuysa ancak aylar sonra, kilometrelerce uzakta anlayacaktım. Bir an, sanki bir uyarıyla şaşkınlık içinde kala kaldım. Sonunda yan yan tepeden aşağıya inip, daha önce gördüğüm ağaçlığa doğru yola koyuldum. Yamaçta, kimin ne amaçla kazdığını anlamama imkan bulunmayan büyük bir şukurun etrafından dolandım. Ne taş ne de kum ocağına benziyordu. Öylesine bir şukurdu işte. Belki de açılmasına sebep hükümlülere bir iş bulma arzusuydu. Bilemiyorum. Derken neredeyse yamaçtaki yara izi gibi ince bir koyuya düşecektim. İçine pis su borularının atılmış olduğunu gördüm. ''Aralarında tek bir sağlam boru yoktu. Hunharca parçalanmışlardı. En sonunda ağaçlığa vardım. Gölgede biraz dolanmak amacındaydım ama anında bir tür cehennemin karanlık çemberinin içine giriverdiğimi fark ettim. Çağlayanlar yakındaydı. Kesintisiz tek düze bir uğultu, en ufak bir esintinin bile olmadığı, yaprak kımıldamayan ağaçlığın kederli durağanlığını doldurmuştu.'' Gizemli bir sesti bu. Sanki yörüngesine giren dünyanın büyük gürültüsü aniden işitilir hale gelmişti. Ağaçların arasına çömelmiş, uzanmış, oturmuş, ağaç gövdelerine yaslanmış, toprağa tutunmuş kara silüetler. Uçurumda bir patlama daha oldu. Ayağımın altındaki toprak hafifçe titredi. İş devam ediyordu. Ne iş ama? Burası da çalışanların bazılarının ölmek üzere çekildiği yerdi zaten. Yavaş yavaş ölüyorlardı. Bu çok açıktı. Düşman değillerdi, hükümlü de değillerdi. Ama bu dünyayla bir alakaları kalmamıştı. Bulanık zihinleriyle yeşilimsi karanlığın içinde uzanan hastalığın ve açlığın kara gölgelerinden ibarettiler artık. Kıyının ücra köşelerinden süreli sözleşmelerin yasallığına dayanılarak getirilmişler, buralara uyum sağlayamamışlar, aşina olmadıkları besinlerle beslenmişlerdi. Hasta düşüp iş göremez hale gelince de sürünerek buraya gelmelerine, dinlenmelerine izin verilmişti. Can çekişen bu adamlar hava kadar özgürdü ve zayıflıktan neredeyse hava kadar şeffaftılar. Ağaçların altında gözlerinin ışığını yavaş yavaş seçmeye başladım. Daha sonra yere baktığımda ayak ucumda bir yüz gördüm. Bir omzu ağaca yaslanmış, kara kemikleriyle boylu boyunca uzanmıştı. Göz kapakları ağır ağır açıldı. Çökmüş gözleriyle bana baktı. Gözleri kocaman birer çukurdu. Sanki kör gibiydi. Beyaz parıltı göz küresinin derinliklerine doğru giderek sönüyordu. Genç birine benziyordu. Belki de çocuktu ama bilirsiniz onların yaşlarını tahmin etmek güçtür. Ona iyi kalpli İsveçli kaptanımızdan aldığım bisküvilerden vermekten başka yapacak bir şey gelmedi aklıma. Parmakları yavaşça bisküvinin üzerine kapandı. Başka ne bir kıpırdama ne bir bakış. Boynuna bir parça beyaz yün iplik bağlamıştı. Neden? Nereden bulmuştu acaba? Bu bir sembol müydü, süs müydü, muska mıydı yoksa kendini avutmak için mi bağlamıştı onu? Belirli bir anlamı var mıydı gerçekten? Deniz aşırı ülkelerden gelen o beyaz ip parçası onun siyah boynunda ilginç görünüyordu. Aynı ağacın yanında iki kemik yığını daha sivri üçgenler oluşturarak bacaklarını toplamış oturuyordu. Bir çenesini dizlerine dayamış, etrafa boş boş bakıyordu, yüzünde dayanılmaz berbat bir ifade vardı. Onun hayalet kardeşi de bitkin alnını dizlerine yaslamıştı. Geri kalanlarsa toplu bir katliam ya da salgın tablosunda rastlanacak her türlü yürek burkucu manzarayı sergilemek üzere etrafa yayılmışlardı. Dehşet içerisinde donup kalmıştım ki... Bu yaratıklardan biri elleri ve ayakları üzerinde doğruldu. Su içmek için emekleyerek nehre doğru ilerlemeye koyuldu. Avucuyla su içti. Bağdaş kurup güneşin altında oturdu. Az sonra kıvırcık saçlı başı göğsünün üzerine düştü. Artık gölgelikte oyalanmak istemiyordum. Kalkıp istasyona doğru yollandım. Binaların önünde bir beyazla karşılaştım. O kadar şık görünüyordu ki bir an için düş görüyorum sandım. Kolalı yaka, bembeyaz manşetler, hafif alpaka ceket, bembeyaz bir pantolon, pırıl pırıl bir kravat, cilalı botlar. Şapka giymemişti. Saçları ikiye ayrılmış, güzelce taranmış ve yağlanmıştı. Koca beyaz eliyle yeşil astarlı bir şemsiye tutuyordu. Şaşırtıcı biriydi. Kulağının arkasında kalem vardı. Bir mucizeyle el sıkıştım ve kendisinin şirketin muhasebe müdürü olduğunu, tüm hesap işlerinin de bu şubede görüldüğünü öğrendim. Temiz hava almak için dışarı çıkmıştı. Masa başı işlerde çalışanlara özgü bu ifade kulağıma çok tuhaf gelmişti. O döneme dair anılarımın ayrılmaz parçası olan şahsın adını ilk kez onun ağzından duymuş olmasaydım size bu adamdan hiç bahsetmeyebilirdim. Dahası ona saygı duymuştum. Evet yakasına, geniş manşetlerine, taralı saçlarına saygı duymuştum. Görünüşü bir berber mankeni gibiydi fakat bu ülkenin moral bozucu birçok yönüne rağmen dış görünüşünü korumayı başarmıştı işte. Metanetli adammış demek ki. Kolalı yakası, şık gömleği, güçlü karakterinin göstergesiydi. Neredeyse üç yıldır oradaydı. Daha sonra dayanamayıp giyimini nasıl böyle düzgün tutabildiğini sordum. Yüzü hafifçe kızararak, alçak gönüllülükle, ''Yerli kadınlardan birine öğrettim, kolay olmadığı bu işten hiç hoşlanmıyordu.'' dedi. Bu adam gerçekten birçok şeyi başarmıştı. İnci gibi tuttuğu defterine de çok düşkündü. Bunun dışında şubedeki her şey darmadağandı: Kafalar, eşyalar, bina, hepsi. Toz içindeki zenciler yayvan ayaklarıyla sıra sıra içeriye girip çıkıyorlardı. Berbat pamuklular, boncuklar, pirinç teller, bir yığın mamül madde karanlığın derinliklerine yollanırken karşılığında azar azar ama kesintisiz fil dişi geliyordu. Bana hiç bitmeyecekmiş gibi gelen on gün boyunca şubede beklemem gerekti. Avluda bir kulübede kalıyordum ama kargaşadan uzak durabilmek için arada bir muhasebecinin bürosuna gidiyordum. Büro enlemesine konmuş tahtalardan yapılmıştı ama o kadar kötü inşa edilmişti ki adam masasının üzerine eğildiğinde tahtaların aralarından sızan güneş ışığıyla baştan aşağıya çizgi çizgi oluyordu. Odaya ışık girmesi için büyük kepenkleri açmaya gerek yoktu. İçerisi çok da sıcak oluyordu, koca sinekler vızıldayıp duruyor, ısırmıyor, adeta saplanıp kalıyorlardı. Ben genellikle yere oturuyordum. Kusursuz giyimli, biraz da koku sürünmüş, muhasebeci ise yüksek taburesinde oturarak durmadan bir şeyler yazardı. Bazen biraz hareket etmiş olmak için ayağa kalkardı. Bir gün hasta bir adam tekerlekli yatağıyla odasına getirildiğinde, Ülkenin iç kesimlerinden yatalak olmuş bir temsilciydi getirilen, duyduğu rahatsızlığı kibarca dile getirmişti. ''Bu hasta adamın'' diyordu, iniltileri dikkatimi dağıtıyor. Bu iklim koşullarında dikkatim dağılınca da hesap hataları yapmamaya çalışmak iyice güçleşiyor. Bir gün ''Masadan başını kaldırmadan bana, iç kesimlerde hiç kuşkusuz Bay Kurt'la tanışacaksınız'' dedi. Bay Kurtz'un kim olduğunu sorduğumda birinci sınıf bir temsilci olduğunu söyledi. Bu bilgiyle yetinmediğimi görünce kalemini bıraktı ve ağır ağır son derece ilginç bir kişidir diye ekledi. Sorularıma verdiği yanıtlardan öğrendiğim kadarıyla bu adam asıl fil dişi bölgesinde, en ücra kesimlerde çok önemli bir trampa noktasının başındaymış. Gönderdiği fil dişi geri kalan tüm temsilcilerin gönderdiğinin toplamından fazla. Tekrar yazmaya koyuldu. Hasta adam inleyemeyecek kadar kötü durumdaydı. Sinekler büyük bir sessizlik içinde vızıldamaya devam ediyordu. Birden giderek artan konuşmalar ve gürültülü ayak sesleri duyulmaya başladı. Bir kervan gelmişti. Tahtaların öte yanından kaba saba bağrışmalar geliyordu. Hamallar hep bir ağızdan konuşuyor, bu şamatanın ortasında bugün belki yirminci kez ağlamaklı, artık işi bırakıyorum diyen baş temsilcinin sesi işitiliyordu. Yavaşça ayağa kalktı. Ne korkunç gürültü, dedi. Sakin adımlarla odanın öbür ucuna gitti. Hasta adama bakıp, bana duymuyor, dedi. Ne, ölmüş mü yoksa, diye sordum. Büyük bir soğukkanlılıkla, hayır, henüz değil, yanıtını verdi. Daha sonra başıyla avludaki kargaşayı işaret ederek, girişleri doğru yapmak isteyen biriyseniz, bu vahşilerden nefret etmemeniz imkansız, hem de öldüresiye, verdi. Bir an düşüncelere daldı. ''Ve sonra Baykurt'su gördüğünüz zaman'' diye devam etti. ''Ona söyleyin ki burada'' deyip masasına bir göz attı. ''Her şey yolunda. Ona mektup yazmak istemiyorum. Bizde bu haberciler varken mektubun merkez şubede kimin eline geçeceği bilinmez.'' Bana bir süre patlak gözleriyle uysal uysal baktı. Sonra ''O adam çok ilerleyecek, çok'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Yönetimde önemli bir yerinin olması uzun sürmez.'' Yukarıdakiler anlarsınız ya Avrupa'daki yönetim kurulu öyle olmasına karar verdi. İşine geri döndü. Dışarıdaki sesler durmuştu. Tam dışarı çıkacakken kapıda durakladım. Sineklerin kesintisiz vızıldamaları arasında evine dönmekte olan temsilci sıcaktan kızarmış, yarı baygın bir halde yatıyor, diğeri defterlerine gömülmüş, doğru girişler, kusursuz işlemler yapıyor. Eşikten 15 metre kadar ötede ölüm koruluğunun tepesi görünüyordu. Ertesi gün 60 kişilik bir kervanla şubeden sonunda ayrılabildim. Önümde yürünecek 200 millik bir yol vardı. Lafı fazla uzatmanın gereği yok. Her yerde yollar, yollar. Bomboş arazide geçile geçile ezilmiş patikalara, uzun otlarla kaplı ya da yanmış otlaklar, çalılıklar, inişli çıkışlı serin koyaklar, sıcaktan cayır cayır yanan taşlık tepeler geçtik. Ve her yer mutlak bir ıssızlık içindeydi. Hiç kimseye rastlamadık. Tek bir kulübe dahi görmedik. İnsanlar buraları çoktan terk etmişti. Elbette her türlü korkunç silahı kuşanmış bir yığın ne idüğü belirsiz zenci, Deal ile arasındaki yolda gezip dursa, sağda solda yakaladıkları köylülere ağır yüklerini taşıtmaya kalksa, etraftaki bütün çiftliklerin ve köy evlerinin boşalması normal karşılanabilirdi. Ama buralarda evde kalmamıştı. Yine de birkaç terk edilmiş köy gördük. Ottan duvar yıkıntılarının çocuksu, dokunaklı bir tarafı var. Ardında otuzar kilo taşıyan altmış çift çıplak ayağın patırtısı ve sürtünmesi günlerce sürdü. Kamp kur, yemek pişir, uyu, kampı topla, yola koyul. Bazen sırtındaki koşum takımıyla yığılıp ölen bir hamal, boş matarası ve uzun asasıyla birlikte patikanın yanına çimenliğe bırakılıveriyordu. Yerde ve gökte derin bir sessizlik Bazen sessiz gecelerde çok ötelerden davul sesleri geliyordu Alçalıp yükselen büyük bir gümbürtüye dönüşüp sonra kaybolup giden tuhaf kulağa hoş gelen çekici vahşi davul sesi burada Belki de bir Hristiyan ülkesinde çan seslerinin taşıdığı derin anlamı taşıyordu Bir defasında beyaz bir adamla karşılaştık Üniformasının önü açıktı Yanında uzun boylu zanzibarlılardan oluşan silahlı korumaları vardı. Oldukça konukseverdi, neşeliydi ve elbette sarhoştu. Bize yolun bakımından sorumlu olduğunu söyledi. Bense ortada ne bir yol gördüm ne de yol bakımı. Elbette eğer 3 mil kadar ileride takılıp tökezlenmeme yol açan, alnında kurşun deliği olan orta yaşlı zencinin cesedini kalıcı bir gelişme saymazsanız, bir de beyaz bir yol arkadaşım vardı, kötü adam sayılmazdı ama fazla kiloluydu. Bezdirici bir alışkanlıkla en yakın gölgelikten ve sudan kilometrelerce uzakta, sıcaktan kavrulan yamaçlarda hemen bayılıveriyordu. Ceketinizi birinin üzerine tente gibi girip ayılmasını beklemek çok sıkıcı oluyor. Kendimi alamayıp buralara niye geldiğini sordum bir keresinde. ''Elbette para kazanmak için ne sandın ya?'' dedi kızarak. Sonra sıtmaya tutuldu. Onu bir sıra astığımız hamakta taşımamız gerekti. Adam yüz kilodan fazla çektiğinden hamallarla kavgalarımın ardı arkası kesilmedi. Bana karşı çıkıyorlar, kaçıyorlar, geceleri taşıdıkları yüklerle birlikte ortadan kayboluyorlar, düpedüz isyan ediyorlardı. Ben de bir akşam adamlara İngilizce bir nutuk çektim. Beni dikkatle izleyen altmış çift gözün hepsi de el kol hareketlerinden ne kadar hiddetlendiğimi gördü, ve ertesi sabah hamağı önden yola koymuştum. Bir saat sonra her şeyi çalılıkların arasında darmadağın bir halde buldum. Adam, hamak, eniltiler, battaniyeler, dehşet. Ağır hamak sırığı adamcağızın zavallı burnunun derisini sıyırmıştı. Sabırsızlıkla benim birimi öldürmemi bekliyordu. Ama hamalların gölgesi bile ortalıkta görünmüyordu. Şu bizim ihtiyar doktorun sözleri geldi aklıma. Bireylerdeki zihinsel değişimleri yerinde incelemek tıp için ilginç olur, demişti. Benim de tıp için ilginç biri olmaya başladığımı hissediyordum. Ama bunun bir önemi yoktu. 15 gün sonra büyük nehir yeniden karşıma çıktı. Topallayarak merkez şubeye girdim. Fundaların ağaçların arasında suları durgun bir gerintideydi. Bir kenarı oldukça kokuşmuş çamur. Diğer üç kenarı gelişi güzel sazlardan oluşmuş bir çitle güzelce çevrilmişti. Kapı yerine geçen üstün körü açılmış bir delik, daha ilk bakışta bu gösterinin nimarının laçka bir şeytan olduğunu belli ediyordu. Beyaz adamlar, beni yakından görmek için ellerinde uzun değnekleriyle binaların arasından uyuşuk uyuşuk çıkıp geldiler. Sonra gene gözden kayboldular. İçlerinden biri, kara bıyıklı, iri kıyım, heyecanlı bir adam, kim olduğunu öğrenince hızlı bir konuşkanlık, hatta gevezelikle bana buharlı gemimin nehrin dibinde olduğunu bildirdi. Şaşkına döndüm. Ne? Nasıl yani? Neden? Ona göre bir sorun yoktu. Müdür beyin bizzat orada olduğunu söyledi. Anlattıklarının hepsi doğruydu. Herkes çok iyi davranmıştı, çok iyi. Bir an önce genel müdürü görmem gerekiyor dedi ardından hararetle. Seni bekliyor. Kazanın gerçek anlamını hemen kavrayamamıştım. Sanırım şimdi biliyorum. Ama yine de emin değilim. Hem de hiç. Üzerine kafa yorunca bu olay insana bütünüyle aptalca geliyor. Doğal olamayacak kadar aptalca. Ama o zaman bu durumu sadece berbat bir baş belası gibi algılamıştım. Gemi batmıştı işte. İki gün önce başlarında gönüllü bir kaptanla müdürü de güverteye alarak nehrin yukarısına doğru yola çıkmışlar. Daha üç saat geçmeden geminin altını kayalıklara çarpıp parçalayarak güney yakada batmışlardı. Kendi kendime bir gemim de olmadığına göre şimdi burada ne yapacağım diye sordum. Aslına bakarsanız gemiyi battığı yerden çıkarmak da önemli bir iş sayılırdı. Hemen ertesi gün işe koyulmam gerekiyordu. Geminin sudan çıkarılması ve ısmarladığım parçaların istasyona gelmesinden sonra tamiri aylarca sürdü. Müdürle ilk görüşmem ilginç oldu. O sabahki 30 kilometrelik yürüyüşümden sonra bana oturabilirsiniz dahi demedi. Yüzü, tavırları ve sesi itibariyle sıradan bir adamdı. Orta boyluydu. Beden yapısı normaldi. Gözlerinin mavisi sıradandı. Biraz soğuk baktığı söylenebilirdi. Ama bu bakışlar hiç kuşkusuz bir başkasının üzerine balta gibi şiddetli ve keskin bir darbe indirebilirdi. Yine de böylesi durumlarda bile kişiliğinin geri kalan yanları adamın amacını yatsır gibiydi. Bunun dışında dudaklarında tarifi güç hafif bir ifade olurdu. Sinsi bir ifade, bir tür gülümseme, yok hayır gülümseme değil, hatırlıyorum fakat anlatamıyorum. Bu şey, bu gülümseme kasıtlı değildi ama bir şeyler söylediğinde bir an için belirginleşiyordu. Konuşmasının sonunda sanki sözcükleri mühürleyerek en sıradan laflara gizemli bir hava veriyordu. Gençliğinden beri buralarda çalışan sıradan bir tüccardı, o kadar. Söylediklerine uyuluyordu ama kimse de ne sevgi, ne korku, ne de saygı uyandırıyordu. Sadece tedirginlik hissi yaratıyordu. İşte bu. Tedirginlik? Açıktan bir güvensizlik değil. Sadece ve sadece tedirginlik. Oralarda böylesi bir şeyin, yeteneğin ne kadar da etkili olduğunu bilemezsiniz. Örgütleme, inisiyatif hatta emretme konularında hiçbir özel yeteneği yoktu. Bu, benin içinde bulunduğu işler acısı durumdan bile anlaşılıyordu. Ne bilgisi vardı ne de zekası. Bulunduğu pozisyon ona bahşedilmişti. Ama neden? Belki de hiçbir zaman hasta olmadığı içindir. Üçer yıllık üç dönemdir orada görev yapıyordu. Ve bünyelerin çöktüğü yerlerde sağlıklı olmak tek başına bir tür güç olarak kabul edilir. İzin alıp evine gittiğinde taşkınlıklar yapıyordu. Davranışları limana inmiş denizciler gibiydi ama bir farklı. Sadece boş günlerinde böyle davranan biriydi. Bunu havadan sudan konuşurken anlıyordunuz. Bir şey yaratmıyordu, yalnızca rutin işleri yürütüyordu o kadar. Ama büyük adamdı işte. Onu içten içe kontrol eden, tarifi imkansız o küçük şey bu adamı büyük kılıyordu. Asla bu sırrı dışarıya belli etmiyordu. Belki de içi bomboştu. Böyle bir şüphe düşündürücüydü çünkü oralarda insanın kendini dışarıya karşı kontrol etmesine gerek yoktu. Bir dönem çeşitli tropikal hastalıklar şubedeki tüm temsilcileri yatağa düşürdüğünde ''Buraya gelen adamın bağırsakları olmamalı'' dediği duyulmuştu. Bu sözünü de elinde tuttuğu karanlığın kapısıymış gibi o meşhur gülümsemesiyle mühürledi. İnsanların bir şeyler görebildiğini düşünürken kapı mühürlenmişti bile. Beyaz adamların Yemek zamanlarında giriştikleri öncelik sırasına dair bitmez tükenmez kavgalarından bıkınca kocaman yuvarlak bir masa yapılmasını emretti. Bu masayı koymak için de yeni bir bina inşa edilmesi gerekti. Burası şubenin yemekhanesi oldu. Onun oturduğu yer bir numaraydı. Diğerlerinin hiçbirinin kendilerine ait yeri olmayacaktı. Bunun ona ait değişmez bir kanaat olduğu anlaşılıyordu. Nazik de değildi, kabada. Sakindi. Uşağının sahilden getirdiği gürbüz zenci çocuğun kendi gözetimi altında diğer beyaz adamlara kışkırtıcı bir kabalıkla davranmasına izin veriyordu. Beni görür görmez konuşmaya başladı. Yolda çok zaman kaybetmişim. Bekleyememiş. Ben olmadan başlaması gerekmiş. Nehrin yukarılarındaki şubelere yardım gerekiyormuş. Zaten bir sürü gecikme olmuş, kimin öldüğünü, kimin sağ kaldığını, sağların ne durumda olduğunu da bilmiyormuş vesaire vesaire. Benim yaptığım açıklamalara kulak asmadı. Elindeki bal mumu çubuğuyla oynarken bir yandan da durumun çok ciddi olduğunu söyleyip durdu. Çok önemli bir şubenin tehlikede olduğuna ve şefi Bay Kurtz'un da hastalandığına dair dedikodular dolaşmaya başlamışmış. Bunun doğru olmamasını umuyormuş Bay kurts Yorgundum, sinirlerim de tepemdeydi. Kurtsun canı cehenneme diye düşündüm. Bay Kurtz'un adını kıyıdayken duyduğumu söyleyerek araya girdim. Ah, demek oralarda da ondan bahsediyorlar diye kendi kendine mırıldandı. Sonra da Bay Kurtz'un elindeki en iyi temsilci olduğunu, gelecek vaat ettiğini, şirket için büyük önem taşıdığını, tasalanmasını anlayacağımı umduğunu söyledi. Çok ama çok endişeliydi. Sanki oturduğu yerde duramıyordu. Ah Bay Kurtz diye inledi. Bu arada bal çubuğunu kırdı ve bu kaza onu çok şaşırttı. Bundan sonra öğrenmek istediği şey, geminin acaba ne kadar zamanda, yine sözünü kestim. Zaten karnım açtı, bu adam da hala beni ayakta bekletiyordu, Tepe iyice atmak üzereydi. Ben nereden bileyim, dedim. Dağ batığı görmedim bile. Aylar sürer şüphesiz. Tüm bu konuşmalar bana anlamsız geliyordu. Aylar demek, dedi. Diyelim ki yola çıkmamız üç ay sürer. İyi, bu bizim işimizi görür. Kendimi kulübesinden dışarı attığımda, bir çeşit verandası olan kilden bir kulübede tek başına yaşıyordu, adam hakkındaki izlenimlerimi kendi kendime homurdanıyordum. Çenesi düşük, salağın tekiydi. Ama işimizin görülmesi için gereken zamanı şaşırtıcı bir şekilde ne kadar da doğru hesapladığını görünce sözlerimi geri alacaktım. Ertesi gün deyim yerinde ise sırtımı şubeye dönerek işe giriştim. Hayatın insanı ayakta tutan gerçekleriyle bağımı korumamın tek yolu bu gibi geliyordu bana. Yine de insan ara sıra etrafa bakmadan edemiyor, İşte o zamanda şubeyi, bahçede güneşin altında aylak aylak gezen adamları görüyordum. Bazen kendime tüm bunların ne anlama geldiğini soruyordum. Ellerindeki tuhaf uzun asalarıyla berbat bir çitin içinde büyülenip kalmış imansız seyyahlar gibi dolaşıp duruyorlardı. Fil dişi sözü havada yankılanıyor, fısıldanıyor, iç çekmelere neden oluyordu. Fil dişine tapıyorlar sanırdınız. Aptalca bir açgözlülük havası, ceset kokusu gibi yayılmıştı ortalığa. Tanrım, ömrümde bu denli gerçek dışı bir şey görmedim. Ve dışarıda toprağın bu açılıp temizlenmiş bölgesini çevreleyen ıssız çöl, sanki sabırla bu akılanmaz işgalin bitmesini bekleyen, Tıpkı kötülük ya da gerçek gibi yüce ve alt edilmez bir şey gibi görünüyordu bana. Ah, bütün o aylar. Neyse, boş verin. Neler neler yaşamadık ki. Bir akşam patiskayla, basma kumaşla, boncukla, başka aklınıza ne gelirse onunla dolu ottan bir kulübe öylesine aniden alevlere boğuldu ki, yer yarılmıştı da ateşin tüm bu pislikten öç almasına izin vermişti sanırdınız.'' Parçalara ayrılmış buharlı teknemin yanında pipomu tüttürüp yangının saçtığı ışıkta elleri kolları havada sağa sola koşuşturanları izliyordum ki bıyıklı, iri kıyım adam elinde teneke bir kovayla koşarak nehre geldi. Beni herkesin çok iyi ama çok iyi çalıştığına temin ederken bir litre daha su alıp koşarak geri gitti. Kovasının altında bir delik olduğunu gördüm. Yavaş yavaş yürümeye başladım. Aceleye gerek yoktu. Kulübe kibrit kutusu gibi yanıp kül olmuştu. Zaten baştan beri hiç şansı yoktu. Alevler tepelere kadar çıktı, herkesi uzaklaştırdı, her şeyi kül etti, kulübe çöktü. Hararetle parlayan bir kor yığınına döndü. Kenarda zencinin birini dövüyorlardı. Yangını bir şekilde onun çıkardığı söyleniyordu. Belki de doğruydu ama zencinin feryatları korkunçtu. Onu bir gölgelikte epeyce hırfalanmış bir halde otururken gördüm. Toparlanmaya çalışıyordu, sonra kalkıp gitti. Çöl sessizce onu yeniden bağrına bastı. Karanlıktan çıkıp alevlere doğru yürürken kendimi sohbet eden iki adamın arkasında buldum. Önce Kurtsun ismini, ardından da bu talihsiz kazanın avantajlarından yararlanmaktan bahsettiklerini duydum. Adamlardan biri bizim müdürdü. ''Ona iyi akşamlar dedim. O da daha önce böyle bir şey görmüş müydün? İnanılmaz değil mi?'' diyerek uzaklaştı. Diğeri ise benimle kaldı. Adam birinci sınıf bir temsilciydi. Genç, nazik, biraz tutuktu, ufak, ikiye ayrılmış bir sakalı, kemerli bir burnu vardı. Öteki temsilcilere pek yüz vermiyordu. Diğerleri ise onun müdürün casusu olduğunu söylüyorlardı. Bense daha önce onunla pek konuşmamıştım. Biraz sohbet ettik ve cızırdayan kalıntılardan yavaş yavaş uzaklaştık. Sonra beni şubenin ana binasındaki odasına davet etti. Bir kibrit yaktı. Genç aristokratlarımızın gümüş kakmalı bir tuvalet kutusunun yanı sıra yalnızca kendine ait koskocaman bir bütün mumu olduğunu gördüm. O zamanlar sadece müdürün mum sahibi olma hakkı vardı. Yerli kilimleriyle kaplı kerpiç duvarda kargılar, mızraklar, kalkanlar, bıçaklar asılıydı. Bu adama tuğla yapım işinin sorumluluğu verilmişti. En azından bana öyle söylenmişti ama şubenin hiçbir köşesinde tek bir tuğlanın izi bile yoktu. Ve adam bir yılı aşkın süredir orada bekliyordu. Belirli bir malzeme olmadan, ne bilmiyorum saman falan herhalde, tuğla yapılamıyormuş. Her neyse orada bulunmuyormuş. Avrupa'dan getirtmek de mümkün değilmiş. O zaman neyi bekliyordu pek anlamadım. Belki de... Tanrının ona özel olarak bir şeyler yaratmasını bekliyordu. Zaten hepsi 15-20 seyyah bir şeyler bekliyorlardı. Durumlarına bakılırsa fena bir iş değildi bu. Ama gördüğüm kadarıyla başlarına hastalıktan başka bir şey de getirmemişti. Vakitlerini birbirlerinin arkasından konuşarak, en aptalca yöntemlerle dolaplar çevirerek geçiriyorlardı. O şubenin her yanında bir entrika havası vardı ama elbette hiçbir şey olduğu yoktu. Her şey gibi bu da gerçek dışıydı. Her şeydeki göstermelik, hayırseverlik gibi, sohbetleri gibi, yönetimleri gibi, iş dedikleri gösteri gibi. Oradaki tek gerçek duygu, fil dişi bulunan bir trampa noktasına gönderilerek dönen paradan yüz alma tutkusuydu. Birbirlerine dolaplar çevirmelerinin, iftira atmalarının, birbirlerinden nefret etmelerinin arkasında yalnızca bu hesap vardı. Ama sıra parmaklarını oynatmaya gelince, asla. ''Hey Tanrım, bu dünyada kiminin at çalmasına göz yumulurken, kiminin yulara bakmasına bile izin verilmemesinin elbette bir nedeni vardır. Atı çal gitsin, çok güzel. İşte yaptığı budur. Belki binebilir de. Ama yulara bakmanın da öyle bir yolu olabilir ki, en merhametli ermişleri dahi kışkırtıp zıvanadan çıkartmaya yeter.'' Benimle niye yakınlık kurmak istediğine dair hiçbir fikrim yoktu ama sohbet ilerledikçe bu herifin bir şeylerin peşinde olduğunu, benim ağzımı aradığını anlayıverdim. Durmadan Avrupa'yı, orada tanımam muhtemel olan kişileri ima ediyor, o mezar gibi kentteki tanıdıklarımla ilgili konular açmaya çalışıyordu. Kibirli bir edayı sürdürmeye çalışsa da küçük gözlerinin içi meraktan mika parçaları gibi parıldıyordu. Başlangıçta şaşırdım. Ama kısa süre sonra benden acaba ne çıkarabilir diye iyice meraklandım. Ben de adamın bu kadar zaman harcamasına değecek ne vardı tahmin bile edemiyordum. Kafasının karıştığını görmek keyifliydi ama doğrusu bedenimin her yanı kabuk bağlamıştı. Üşüyordum ve aklımda da berbat durumdaki buharlı gemi işinden başka hiçbir şey yoktu. Sonunda sinirlendi, bir öfke belirtisi göstermemek için esnedi. Kalktım. O sırada gözün bir pano üzerine yağlı boyayla yapılmış, elinde meşale tutan, çarşaflı, gözleri bağlı kadın resmine takıldı. Arka plan kasvetliydi, neredeyse simsiyahtı. Kadının duruşu görkemli, yüzündeki meşale ışığının yarattığı etki tehditkardı. Resim ilgimi çekti. O da elinde yarım litrelik, muhtemelen şifa niyetine alınmış, Boş bir şampanya şişesinin tepesine oturtulmuş mumla nazik nazik yanında dikiliyordu. Ben sorunca, Bay Kurtsun bu resmi bir yıl kadar önce bu istasyonda kendi trampa noktasına hareket etmek için beklerken yaptığını söyledi. Tanrı aşkına söyleyin dedim, kimdir bu Bay Kurt? İç istasyonunun şefi diye kestirip attı ötelere bakarak. Gülerek, lütfettiniz dedim, zaten siz de merkez şube'nin tuğlacı başısınız, bunu bilmeyen var mı? Bir süre sessiz kaldı. ''O bir dahidir.'' dedi sonunda. Merhametin, bilimin, gelişmenin ve kim bilir daha nelerin elçisidir. Biz, birden klişelerle ve el kol hareketleri de yaparak konuşmaya başladı. Avrupa'nın bize emanet ettiği davanın selameti için daha yüksek düzeyde zeka, daha fazla anlayış ve amaçta birlik istiyoruz. ''Kim söylüyor bunları?'' diye sordum. ''Hemen herkes.'' diye yanıtladı. Kimileri yazıyor bile. O zaman da o buraya geliyor. O özel bir varlık, siz de biliyorsunuz. Gerçekten şaşırmıştım. Nereden bilecekmişim, diye sözünü kestim. Ama o aldırmadı. Evet, bugün o en iyi şubenin başında, gelecek yıl müdür yardımcısı olacak. İki yıl sonra da, sanırım şimdi siz içinizden iki yıl içinde neler olacağını zaten bildiğinizi söylüyorsunuz. Siz de yeni ekiptensiniz, Erdemliler ekibinden. ''Onu özel olarak buraya gönderenler, sizi özel olarak tavsiye edenlerle aynı kişiler.'' ''Yok, hayır demeyin lütfen. Ben gördüğüme inanırım.'' İşte o an anladım. Benim sevgili halamın nüfuzlu tanıdıkları bu genç adam üzerinde beklenmedik bir etki yaratıyordu. Neredeyse basıyordum kahkahayı. ''Yoksa siz şirketin gizli yazışmalarını mı okuyorsunuz?'' diye sordum. Ağzını bile açamadı. Bu iş gerçekten çok eğlenceliydi. Bay Kurt diye devam ettim. Genel müdür olduğunda buna fırsat bulamayacaksınız. Mumu birden söndürüverdi. Dışarı çıktık. Ay doğmuştu. Ortalıkta dolanan bitkin, kara tipler korlara su döküyorlar, korlar diyor, ay ışığında yükselen buhar görülüyor, bir yerlerden dövülen zencinin inlemeleri geliyordu. Yanımızda biten, yorulmak nedir bilmez bıyıklı adam, şu hayvanın çıkardığı gürültüye bak, dedi. Buna da böylesi layık. Ezeceksin, cezalandıracaksın. Güm! Acımayacaksın. Acımayacaksın. Başka çare yok. Yoksa ileri de çıkacak büyük yangınları engelleyemezsin. Müdür diyordum ki, arkadaşımı fark edince hemen havası kaçtı. Yılışık yılışık, hala yatmamışsınız, dedi. Ama doğaldır, değil mi? Bu kadar tehlike, heyecan ve ortadan kayboldu. Nehir kıyısına doğru yürüdüm. Arkadaşım da peşimden geldi. Kulağıma kızgın bir fısıltı çalındı. Ahmak yığını, gidin! Seyyahlar öbek öbek toplanmış el kol hareketleriyle tartışıyorlardı. Çoğunun değnekleri hala elindeydi. Eminim ki o değnekleri yatağa bile götürüyorlardı. Çitin ardındaki orman, ay ışığında hayaletimsi bir görünüme bürünmüştü. O belli belirsiz uğultunun acınacak haldeki avludan gelen hafif seslerin arasında toprağın suskunluğun sırlarıyla, büyüklüğüyle, barındırdığı hayatın gizemiyle insanın doğrudan yüreğine işliyordu. Yakınlarda bir yerlerden yaralı zencinin inleyişi duyuldu. Ardından gelen derin iç çekişse oradan uzaklaşmama neden oldu. Koluma giren bir el hissettim. Aman sevgili bayım diyordu. Yanlış anlaşılmaktan korkarım. Özellikle de Bay Kurtz'u benden çok daha önce görme onuruna nail olacak sizin tarafınızdan. Kendisinin hakkında yanlış bir fikre kapılmasını istemem. Bu kağıttan Mephiston'un konuşmaya devam etmesine izin verdim. İstesem işaret parmağımı içine sokuverirdim. İçinden çıksa çıksa biraz toz toprak çıkardı. Belli ki zamanla şimdiki müdürün yardımcısı olacağını planlamış ama Bay Kurtsun gelmesiyle ikisi de azımsanmayacak bir hayal kırıklığına uğramıştı. Telaşlı telaşlı konuşuyordu. Ben de hızını kesmeye çalışmadım. Sırtımı, dev bir nehir hayvanının leşi gibi kıyıya çekilmiş buharlı gemimin enkazına vermiştim. Çamurun, ezeli çamurun kokusu, tanrım ne koku, burnumdaydı. Ezeli ormanın yüce durgunluğu önümde uzanıyordu. Karanlık ırmağın üzerinde parlak lekeler vardı. Ay, sık otların, Çamurun bir tapınak duvarından daha yüksek karman çorman bitki örtüsü duvarının karanlığın içindeki kasvetli yarıktan pırıl pırıl pırıl diyarak sessiz ve geniş aktığını gördüğüm büyük nehrin kısaca her şeyin üstünü ince bir gümüş tabakayla kaplamıştı. Tüm bunlar muhteşem, umut verici ve dingindi. Adamsa kendi hakkında konuşup duruyordu. Önümüzde bize bakan engin durgunluğun bir çağrı mı, yoksa bir tehdit mi olduğunu merak ettim. Yolunu şaşırıp buralara düşen bizler neydik? Bu dilsizliğin üstesinden gelebilecek miydik, yoksa o mu bizi alt edecekti? Konuşamayan, hatta belki sağır doğulan olan bu şeyin aslında ne kadar büyük, ne kadar akla hayale sığmayacak denli büyük olduğunu düşündüm. Orada ne vardı? Az miktarda fil dişi geldiğini görüyordum. Bay Kurtsun da orada olduğunu duymuştum. Tanrı biliyor ya hem de ne kadar çok duymuştum. Ama sanki bana bir melekten ya da iblisten söz etmişler gibi gözümde hiçbir şey canlanmıyordu. Anlatılanlara aramızdan birilerinin Mars gezegeninde yaşayanlar olduğuna inandığı gibi inanıyordum. Bir zamanlar Mars'ta yaşayanlar olduğuna adı gibi emin olan İskoç bir yelkenci tanımıştım. Bu yelkenciye... ''Mars'takilerin neye benzediğini, nasıl davrandıklarını sorduğunuzda sıkılır, dört ayak üzerinde yürüyorlar.'' gibi bir şeyler yumurtalardı. Ama altmış yaşındaki bu adam, verdiği yanıta gülenlerle de kavga etmeye hazırdı. ''Kuşkusuz Bay Kurt yüzünden kavga edecek değildim ama onun için neredeyse yalan söyledim. Yalanı hiç sevmediğimi bilirsiniz, nefret ederim, dayanamam yalana. Bunun sebebi de sizden daha dürüst olmam değil.'' Yalanın beni çok sarsmasıdır. Yalanda bir ölüm tadı, bir faniilik hissi vardır. İşte bu da dünyada en sevmediğim, en nefret ettiğim ve en unutmak istediğim şeydir. Yalan, sanki çürük bir şeyler yemişim gibi beni perişan eder, hasta düşürür. Mizaç meselesi sanırım. Her neyse, o şapşal gencin benim Avrupa'daki nüfuzumla ilgili olarak hayal ettiği her şeye inanmasını sağlayacak kadar ileri gittim. Bir anda şu efsunlaşmış seyyahlar kadar rol yapmaya başlamıştım. Bunun o zamanlar henüz görmediğim Bay Kurt'sa bir faydası olacağına inanmıştım. Anlıyorsunuz değil mi? Kurt benim için sadece bir kelimeden ibaretti. Bu adın ardındaki adamı siz ne kadar görmüşseniz ben de o kadar görmüştüm. Siz onu görebiliyor musunuz? Hikayeyi görebiliyor musunuz? Herhangi bir şey görebiliyor musunuz? Sanki size bir rüyayı anlatmaya çalışıyormuşum gibi geliyor, Boşak kürek sallıyormuşum gibi. Yani çünkü bir rüyayla ilgili hiçbir anlatı o rüyanın hissini, karmaşık saçmalığını, şaşırtıcılığını, mücadeleci bir isyanın içindeki sarsıntının insana afallatmasını, rüyaların temel özelliklerinden biri olan inanılmaz bir şey tarafından esir alınma duygusunu taşıyamaz. Bir süre sessiz kaldı. Yok, hayır, imkansız. Birinin varlığının belirli bir dönemine ait yaşam kesitini, o kesite gerçekliğini veren, anlamını veren, incelikle, derinlere inen özle birlikte aktarması imkansız. Tıpkı rüyalarımızdaki gibi yaşıyoruz. Tek başımıza. Yine sustu. Düşünür gibiydi. Ardından ekledi. Elbette sizler bu olay içinde benim o zamanlar gördüğümden çok daha fazla şey görüyorsunuz. Beni görüyorsunuz, tanıdığınız beni. Karanlık o kadar bastırmıştı ki biz dinleyiciler birbirimizi güçlükle görebiliyorduk. Bizden ayrı oturan Marlowe'sa bizim için uzun süredir sadece bir sesten ibaretti. Kimse konuşmuyordu. Diğerleri belki uyuya kalmış olabilirdi ama ben uyanıktım. Dinledim. Nehrin bu ağır gece havasındaki sanki bir insanın dudaklarından dökülüyormuş gibi şekillenen bu hikayenin doğurduğu belli belirsiz tedirginlik duygusu hakkında bana bir ipucu verecek o cümleyi, o kelimeyi bekleyerek dinledim. Marlowe, Evet, devam etmesine izin verdim, diyerek yeniden başladı. Arkamdaki güç için istediğini düşünebilirdi. Engel olmadım. Oysa arkamda hiçbir güç yoktu. O. Akıcı konuşmasıyla, her adamın ilerlemesinin gerekliliğinden söz edip dururken, benim arkamda yaşlı, parçalanmış, buharlı gemi enkazından başka bir şeyim yoktu. Bir eğer çıkıp buralara kadar geldiyse, sadece ayı izlemeye gelmediğinden emin olabilirsiniz, diyordu. Dediğine göre, Bay Kurt evrensel bir dehaya sahipti ama bir deha bile uygun araçlarla ve akıllı adamlarla çalışmayı tercih ederdi. Tuğla yapmıyordu. Neden? Çünkü bunun önünde fiziksel imkansızlıklar vardı. Bunu ben de pekala biliyordum. Eğer müdürün yazmanlık işlerini yürütüyorsa, bunun nedeni hiçbir makul kişinin üstlerinin güvenini reddetme mantıksızlığında bulunmayacak olmasıydı. Anlamış mıydım? Anlamıştım. Başka ne istiyordum? Ulu Tanrım, perçinden başka bir şey istemiyordum. Perçin! İşime devam edebilmek, deliği tıkamak için perçin istiyordum. Aşağıda, deniz kıyısında kutu kutu perçin vardı. Üst üste yığılmış, kimisi patlamış, yarılmış kutular perçin doluydu. O yamaçtaki şubenin bahçesinde adım başı ayağınız gevşemiş bir perçine takılırdı. Perçinler ölüm koruluğuna yuvarlanmıştı. Eğilme zahmetine katlanan ceplerini perçinle doldurabilirdi. Ama gerektiği yerde bir tane bile yoktu işte.'' İşimizi görecek kadar plakamız vardı ama plakaları çakacak perçinimiz yoktu. Habercilik yapan bir zenci, her hafta omzunda mektup çantası, elinde asasıyla şubeden tek başına çıkıp kıyıya iniyordu. Kıyıdan da haftada birkaç kez mal yüklü kervanlar gelir, bakınca insanın içini bulandıran iğrenç patiskalar, beş para yetmez cam boncuklar, alacalığı, puantiye mendiller getirirdi ama perçinin izi bile yoktu. Oysa buharlı gemiyi yeniden yüzebilir hale getirmek için üç hamalın taşıyabileceği malzeme yeterliydi. Daha özel konulara girmeye başlamıştı ama sanırım benim karşılık vermemem sonunda onu usandırdı. Çünkü sonunda bırakın insanları, Tanrı'dan ve şeytandan bile korkmadığını söylemeyi gerekli gördü. Bunu anlayabildiğimi ifade ettim. Ama şu anda benim sadece belirli bir miktar perçine ihtiyacım vardı. Ve eğer haberi olsaydı, Bay Kurt da muhakkak perçin isterdi. Madem ki her hafta kıyıya mektup gidiyordu, ''Sayın bayım'' diye bağırdı. ''Ben sadece bana dikte ettirilenleri yazarım. Ben de perçin talep ediyordum işte. Akıllı adamlar için her zaman bir yol bulunurdu. Tavrı değişmiş, soğuklaşmıştı. Birden bir su aygırından söz etmeye başladı.'' Ardından geminin güvertesinde yatmaktan. Ben gece gündüz gemimin yanından ayrılmıyordum. Rahatsız olup olmadığımı sordu. Geceleri kıyıya çıkmayı ve şubenin oralarda dolaşmayı alışkanlık haline getirmiş yaşlı bir aygır vardı. Seyyahlar birlik olup ellerine geçen bütün silahları hayvanın üzerine boşaltırlardı. Hatta kimileri aygırı vurmak için bazen sabahlardı. Ama nafile uğraşıyorlardı. ''O hayvan efsunlu.'' dedi. Ama bu ülkede sadece hayvanlar efsunlu olur. İnsanlar olmaz. Anlıyorsun değil mi beni? Ay ışığı altında biraz bekledi. Sonra kemerli narin burnu hafifçe yanda parıldayan donuk gözlerini hiç kırpmadan aniden iyi geceler deyip uzaklaştı. Onun rahatsız olduğunu ve kafasının karıştığını görebiliyordum. Bu beni günlerdir olmadığım kadar umutlandırdı. Bu adamdan kurtulup nüfus sahibi dostuma, yaralanmış, eğilip bükülmüş, harab olmuş, orada öylece teneke yığını gibi duran buharlı gemime dönmek beni müthiş rahatlatmıştı. Güverteye çıktım. Ayaklarımın altında tekmelenmiş boş bir Huntley Palmer's bisküvi tenekesi gibi çınladı. Bir bisküvi tenekesi kadar bile sağlam değildi. O kadar biçimli de sayılmazdı ama bu teknenin üzerinde onu sevmeme yol açacak kadar emeğim vardı artık. Nüfus sahibi bir arkadaş bize bu denli faydalı olamazdı. Bana kendime gelmeye neler yapabileceğimi görme fırsatı tanımıştı tekne. Yok, hayır, çalışmayı sevmem ben. Tembellik etmeyi ve yapılabilecek iyi işleri düşünmeyi tercih ederim. Çalışmayı hiç sevmem. Zaten hiç kimse sevmez. Ama çalışmanın insana kendini bulma şansı vermesini severim. Kendi gerçekliğini, başkaları için değil, kendisi için... Başkalarının asla bilemeyeceği şeyleri keşfetmek için. Diğerleri sadece işin gösteri kısmını izleyebilir ama gördükleri şeyin gerçek anlamını asla bilemezler. Kış tarafında güvertede oturmuş çamurun üzerine ayaklarını sarkıtmış birini görmek beni hiç şaşırtmadı. Tahmin edersiniz sanırım uygunsuz tavırlarından dolayı diğer seyyahlar tarafından doğal olarak hor görülen şubedeki birkaç teknisyenle ahbab olmuştum. Kışta oturan da ustabaşıydı. Doğuştan kazan ustasıydı. İyi çalışırdı. Uzun, kemikli, soluk yüzlü biriydi. Kocaman, ateşli gözleri vardı. Her zaman endişeli görünürdü. Kafasında tek tel saç yoktu. Ama sanki dökülen saçlar gidip çenesine yapışmıştı. Göbeğine kadar sakalı vardı. Altı çocuklu bir duldu. Buraya gelirken çocuklarını kız kardeşlerinden birinin yanına bırakmıştı. Hayatta en büyük tutkusu güvercinlerdi. Hayrandı güvercinlere uzmanı olmuştu artık. Güvercinler üstüne konuşup duruyordu. Saatlerce çalıştıktan sonra bazen kulübesinden çıkıp gelir, ailesini, kuşlarını anlatırdı. Çalışırken teknenin altında çamurun içinde sürünmesi gerektiğinde sakalını bu iş için getirdiği beyaz bir bezde bağlardı. Bezin kenarlarında kulaklara geçirmek için ilmikler vardı. Akşamları nehrin kıyısında çömelip bezini özenle yıkar, sonra da bir ayin havasıyla kuruması için çalıların üstüne sererdi. Sırtına vurdum. ''Perçinler geliyor!'' diye bağırdım. Ayağı fırlayıp ''Yok ya, perçinler ha!'' dedi. Kulaklarına inanamamıştı sanki. Sonra kısık sesle ''Sen ha!'' diye ekledi. ''Neden böyle deliler gibi davrandığımızı bilmiyorum.'' Parmağımı burnuma götürüp gizemli bir havayla başımı salladım. ''Helal be!'' diye bağırdı oynamaya başlarken. Bense zaten sevinçten oynuyordum. Metal güverte üzerinde hoplayıp duruyorduk. Enkazdan korkunç tangırtılar kopuyor, nehrin karşı kıyısındaki bakir orman çıkan sesleri uyuyan şubeye gök gürültüsü gibi geri yansıtıyordu. Patırtı, harabe halindeki kulübelerinde uyuyan seyyahlardan bazılarını ayağa dikmiş olmalıydı. Müdürün aydınlanan kapı girişinde karanlık bir silüet belirdi. Kısa süre sonra, önce silüet, sonra da kapı girişi gözden kayboldu. Kendimize geldik. Tepinerek uzaklaştırdığımız sessizlik, toprağın derinliklerinden geri geldi. Büyük bitki duvarı, karma karışık ağaç gövdeleri, dallar, budaklar, yapraklar, öbek öbek çiçekler ay ışığında kıpırtısız duruyordu. Bütün bunlar sessiz yaşamın tantanalı bir istilasıydı sanki. Bitkilerin büyük dalgası tepe noktasına ulaşmış, ırmağın üzerine devrilmeye, biz küçük adamların küçük yaşamlarını süpürüp atmaya hazırdı. Ama harekete geçmedi. Ötelerden büyük şapırtıların tok sesleri bize ulaşıyordu. Sanki çağlar öncesinden kalma bir su yaratığı, koca nehirde yaldız banyosu yapıyordu. Kazancı makul bir ses tonuyla, ''Elbette ya!'' dedi. ''Neden perçinimiz olmasın ki?'' ''Elbette.'' ''Neden olmasındı?'' ''Perçinimizin olmamasının hiçbir geçerli nedeni yoktu.'' ''Kendimden emin bir şekilde, üç haftaya kadar gelecek.'' dedim. Ama gelmedi. Perçin yerine bir istila, bir eziyet, bir ziyaretçi akını geldi. Üç hafta boyunca dalga dalga geldiler. Yeni elbiseler, deri ayakkabılar giyen, bulunduğu seviyeden sağa sola eğilip kendisine hayran bıraktığı seyyahları selamlayan beyaz adamı taşıyan bir eşek, her yeni dalganın başını çekiyordu, ayaklarına kara sular inmiş somurtan kavgacı zenci kalabalığı da eşeğin peşinden geliyor, avluya çadırlar, seyyar tabureler, teneke kutular, beyaz kasalar, kahverengi balyalar yayılıyor, şubede yaşanan bu kargaşayla gizemli hava biraz daha yoğunlaşıyordu. Böyle beş taksitte geldiler. Garip, düzensiz, telaşlı, sayısız teçhizat dükkanının ve erzak deposunun ganimetleriyle sanki eşitçe bölüşebilmek için bir baskından kırlara mal kaçırır gibiydiler. Çözülmesi imkansız dağınıklığın içindeki malların aslında tek tek bakıldığında bir gariplikleri yoktu. Ancak bu insanların aptalca hareketleriyle çalıntı avasına bürünüyorlardı. Bu kendini kaptırmışlar çetesi kendisine Eldorado Araştırma Seferi adını veriyordu ve sanırım gizlilik yemini etmişlerdi. Ama tuhaftır konuşmaları pis korsanların konuşmalarını andırıyordu. Mertlikten uzak olduğu halde umursamaz, gözü pek olmadığı halde açgözlü, cesaretli olmadığı halde zalimce içlerinden hiçbirinde öngörünün, Ciddi bir hedefin zerresi yoktu. Üstelik dünya işlerini yürütebilmek için bunlara ihtiyaçları olduğunun farkında bile değillerdi. Ülkenin iç kısımlarındaki hazineyi söküp alma arzusundaydılar. Bir kasayı patlatmak isteyen hırsızlarınkinden daha ahlaki bir gayeleri yoktu. Bu asil girişimin masraflarını kim karşılıyordu bilmiyorum ama müdürümüzün amcası bu çetenin liderliğini yapıyordu. Dış görünümü yoksul bir mahalle kasabını andırıyordu. Gözlerinde uykulu bir kurnazlık vardı sanki. Koca göbeğini kısa bacakları üzerinde çalımlı çalımlı taşıyordu. Çetesi, şubeyi çekirgeler gibi istila ettiği sürece de yeğeninden başka kimseyle de tek kelime konuşmadı. Bu ikisini gün boyunca kafa kafaya vermiş, bitmek bilmez sohbetlere dalmış halde gezerken görebilirdiniz. ''Ben artık perçinlerim için kaygılanmayı bırakmıştım. İnsanın bu tür aptallıklara tahammülü tahmin ettiğinden çok daha az oluyor.'' Canı cehenneme, deyip her şeyi oluruna bıraktım. Düşünmek için bol bol vaktim vardı. Arada sırada Bay Kurt'sa da kafa yorabilirdim. Artık pek ilgimi çekmiyordu. Yok, hayır. Yine de ahlaki fikirlerle donanıp buraya gelen bir adamın sonunda en tepeye çıkıp çıkamayacağını ve çıktığında da işleri ne şekilde sürdüreceğini görmek için sabırsızlanıyordum. İki bir akşam gemimin güvertesinde uzanırken giderek yaklaşan sesler duydum. Amcayla yeğen kıyı boyunda geziyorlardı. Başımı yeniden kolumun üzerine gömdüm. Tam dalacaktım ki, sanki birisi kulağımın dibinde, ''Bir çocuk kadar zararsızımdır. Fakat emir almaktan hiç hoşlanmam. Müdür ben miyim, değil miyim?'' ''Bana onu oraya göndermem emredildi. Aklım almıyor.'' gibi bir şeyler dedi. İkisinin kıyıda, Geminin ön kısmında, yani başımın tam altında durduğunu fark ettim. Sesimi çıkarmadım. Pek kıpırdayacak halde de değildim zaten. Uykum vardı. Amca, tatsız bir durum diye homurdandı. Yönetimden buraya atanmasını istemiş, dedi diğeri. Neler yapabileceğini göstermek istiyor. Bana da buna göre talimat verildi. Görüyor musun ne kadar etkili bir adam? Korkutucu değil mi? İkisi de durumun korkutucu olduğu konusunda hemfikirdi. Daha sonra tuhaf ifadeler kullanmaya başladılar. Yağmurda ondan, güneşli havada. Tek adam, yönetim kurulu. Burnundan... Bu saçma sapan cümlecikler uykumu dağıtmıştı. Amca, iklim belki de senin sorununu ortadan kaldırır. Orada yalnız mı? deyince iyice uyandım. Müdür, evet diye yanıtladı. Yardımcısını buraya gönderdi. Eline de şöyle bir not tutuşturmuş. Bu zavallı şeytanı ülkeden çıkarın. Böylelerinin tümünü gönderin. Yanımda kurtulmamız gereken adamlar olmasındansa yalnız kalmayı tercih ederim. Bu bir yıl kadar önceydi. Böylesi bir arsızlığı aklın alıyor mu? Diğeri boğuk bir sesle, o zamandan beri başka bir şey gelmedi mi? diye sordu. Yeğen, fil dişi diye içini çekti. Hem de dolu, en iyi cinsten. Ondan gelmesi çok can sıkıcı. Amca, neyle? diye sorunca, irsaliyeli yanıtı geldi. Sonra sessizlik oldu kurt hakkında konuşuyorlardı. Artık iyice uyanmıştım ama hala rahat rahat uzanıyordum. Kıpırdamadan hareket etmek için bir nedenim yoktu. Anlaşılan duruma çok içeleyen yaşlı adam homurdandı. Fil dişini onca yoldan nasıl getiriyorlar? Diğeri Malın kurtun yanında çalışan yarı İngiliz melez katibin sorumluluğundaki bir kano filosuyla geldiğini, anlaşılan kurtsun da bizzat gelmeye niyetlenmiş olduğunu, çünkü o aralar istasyonda malın da erzağın da kalmamış olduğunu, ama 300 mil kadar yol aldıktan sonra kurtsun aniden dönmeye karar verdiğini, dört kürekçinin yürüttüğü bir kanoyla geri döndüğünü, melez'in de fil dişiyle birlikte nehirden aşağı doğru yoluna devam ettiğini anlattı. Birilerinin böyle bir işe girişmesine akılları almıyor gibiydi. Bunun için yeterli bir gerekçe bulamıyorlardı. Bana gelince kurtsu ilk kez görür gibi olmuştum. Apaçık bir görüştü bu. Kano ve dört vahşi kürekçi ile merkeze, rahatlığa, eve dönme fikirlerine aniden sırtını dönüp belki de yüzünü arazinin derinliklerine, boş, ıssız şubesine çeviren tek başına beyaz bir adam. Ben de onun neyin harekete geçirdiğini bilmiyordum. Belki de sadece işine sırf işi olduğu için sarılan iyi bir adamdı. Sizin de anladığınız üzere adı bir kez olsun telaffuz edilmemişti. Sadece o adamdı. Görebildiğim kadarıyla büyük bir sezgi ve cesaretle çok zorlu bir yolculuğa koyulan melezdense sürekli ''Şu alçak'' diye söz ediliyordu. Alçak, o adamın hasta düştüğünü, tam olarak da iyileşemediğini bildirmişti altında duran ikili birkaç adım uzaklaşıp kısa bir mesafede volta atmaya başladı. Şunları duydum: Askeri kışla, doktor, 200 mil, şimdi tek başına, kaçınılmaz gecikmeler, 9 ay, haber yok, acayip dedikodular. Tekrar yaklaştılar. Müdür tam o sırada bildiğim kadarıyla yerlilerin elinden fil dişini yok pahasına alan şu gezgin tüccarlardan biri belki de hiç kimse diyordu. Bu defa kimden söz ediyorlardı? Bölük pörçük konuşmalardan bu kişinin, Kurtsun bölgesinden olduğu, müdür tarafından pek onaylanmadığı anlaşılıyordu. ''Bu adamlardan biri ibret-i alem için sallandırılmadıkça, haksız rekabetten kurtulamayacağız.'' dedi. Öbürü, ''Kesinlikle.'' diye homurdandı. ''Astırmak gerekiyor. Neden olmasın? Bu ülkede her şey ama her şey mübahtır. Diyeceğim budur. Buradakilerden hiçbiri. Anlıyor musun?'' ''Burada hiç kimse senin pozisyonunu tehlikeye sokamaz.'' ''Neden?'' ''Çünkü sen iklime göğüs geriyorsun. Hepsinden daha uzun süredir buradasın. Asıl tehlike Avrupa'da. Ama orada da gelmeden önce ben bu işle ilgilendim.'' Uzaklaştılar. Fısıltıyla konuşmaya başladılar. Sonra sesleri yeniden yükseldi. ''Bu üst üste gelen beklenmedik gecikmeler benim hatam değil. Elimden geleni yaptım. Şişman olan iç geçirdi. Çok yazık.'' dedi. Bir de söylediklerinin iğrenç saçmalığı diye devam etti diğeri. Buradayken yeterince canımı sıktı. Her şube, daha iyi şeylere giden yolun üzerindeki bir deniz feneri olmalıymış. Elbette ticaretin merkezi olacaklarmış ama aynı zamanda insanlığın, ilerlemenin ve eğitimin de merkezi haline gelmeliymiş. Aklını alıyor mu? Yaşe Şekelif? Bir de müdür olmak istiyor. Hayır, bu... O anda öfkeden lafları boğazına takıldı. Ben de başımı biraz kaldırdım. Bana ne kadar yakın olduklarını görünce şaşırdım. Tam altındaydılar. İstesem şapkalarının tepesine tükürebilirdim. Yere bakıyorlardı. Düşüncelere gömülmüşlerdi. Müdür, elindeki ince dal parçasıyla yavaş yavaş bacağına vuruyordu. Sağduyulu akrabası başını kaldırdı. ''Buraya son gelişinden bu yana iyisin değil mi?'' diye sordu. Öbürü konuşmaya başladı. ''Kim? Ben mi?'' ''Elbette, iyiyim, sapasağlamım. Ama diğerleri...'' ''Ey tanrım, hepsi hasta. O kadar çabuk ölüyorlar ki adamları ülkelerine yollayacak vakit bile bulamıyorum. Bu inanılmaz.'' ''Amca, demek öyle.'' diye homurdandı. ''Ah oğlum, sen buna güven. Derim ki sen buna güven.'' Balık yüzgecini andıran kısa kolunu açıp çayı, çamuru, nehri kucaklayan bir hareket yaptığını gördüm. Sanki güneşin aydınlattığı toprakta pusuya yatmış ölümü, gizlenmiş kötülüğü, o toprağın kalbinin derin karanlığını aşağılayıcı bir el hareketiyle haince bir yakarışla çağırmıştı. O kadar şaşırtıcıydı ki bu, bu karanlık güven gösterisine verilecek bir yanıt bekliyormuşum gibi kalkıp ormanın uç kesimlerine baktım. Bilirsiniz bazen insanın aklına böyle saçma sapan fikirler gelir. Ulu bir sükûnet, felaket habercisi sabrıyla... Düşsel bir istilanın sona ermesini bekleyen bu iki adamın karşısındaydı. İkisi de yüksek sesle küfrü bastı. Bana kalırsa sıf korkulukları için. Sonra beni hiç fark etmemiş gibi şubeye geri döndüler. Güneş batıyordu. İki adam öne doğru eğilmiş yan yana giderlerken, uzamış çimenler üzerinde tek bir otu ezmeden ağır ağır sürüklenen farklı boylardaki komik gölgelerini tepeden yukarı doğru güçlükle çekiyor gibiydiler. Birkaç gün içinde Eldorado seferi dayanıklı elde ememiş doğaya daldı. Arazi onları tıpkı bir denizin bir dalgıcı yutması gibi içine aldı. Epey sonra tüm eşeklerin öldüğü haberi geldi. Daha az değerli hayvanların başına ne geldiği hakkındaysa hiçbir fikrim yoktu. Kuşkusuz geri kalan hepimiz gibi onlar da hak ettiklerini bulmuşlardı. Sormadım. O sıralar daha çok bir an önce kursla tanışma ihtimalinin heyecanına kaptırmıştım kendimi. Elbette sözün gelişi bir an önce diyorum. Küçük koyumuzdan ayrılışımızdan ancak iki ay sonra Kurtsun istasyonunun altındaki kıyıya ulaşabildik. O nehirden yukarı yol almak, bitki örtüsünün topraktan çılgınca fışkırdığı, büyük ağaçların kral olduğu dünyanın ilk günlerine seyahat etmek gibiydi. Bomboş akan bir su, büyük bir sessizlik, geçit vermez bir orman. Hava sıcaktı, yoğundu, ağırdı, uyuşukluk veriyordu. Güneş ışıklarının parlaklığının keyif verici bir yanı yoktu. Terk edilmiş gölgeli uzaklıkların hüznüne doğru uzanıp gidiyordu. Kıyıda, gümüş rengi kumların üzerinde su aygırlarıyla timsahlar yan yana güneşleniyordu. Genişleyen sular, ağaçlı ada kümelerinin arasından akıyordu. Tıpkı bir çölde olduğu gibi yolunuzu kaybediyor, geçit bulmaya çalışırken gün boyunca sığlıklara tosluyordunuz. Ta ki büyülendiğinizi düşünüp bir zamanlar bildiğiniz her şeyle bağınızın koptuğunu, artık uzaklarda, çoğu uzaklarda, belki de bir başka dünyada olduğunuzu düşünene dek. Kendinizi ayıracak tek bir saniye bulamadığınız zamanlarda olduğu gibi, geçmiş birden geri dönüveriyordu ama bu geçmiş... Karşınızdaki tuhaf bitki, su ve sessizlik dünyasının ezici gerçekliğinin içinde şaşkınlıkla hatırlanan, rahatsız edici ve parıltılı bir düş şeklinde üşüşüyordu. Üstelik hayatın bu durgunluğu içinde huzurdan eser yoktu. Esrarengiz bir gayeye kafa yoran açgözlü bir kuvvetin durgunluğuydu bu. Size ikinci bir edayla bakıyordu. Sonraları buna alıştım. Artık onu görmüyordum. Buna vaktim yoktu. Geçebileceğimiz kanalları bulmam gerekiyordu. Gizli kum yığınlarını genellikle de içgüdüyle tahmin etmek zorundaydım. Su altındaki kayaları arıyordum. Tenekeden teknemin altını parçalayıp, tüm seyyahları boğacak lanet olası, sinsi, ihtiyar kütükleri kıl payı sıyırdığımda kalbimin yerinden fırlamaması için dişlerimi sıkmayı öğreniyordum. Ertesi günkü yolculuğumuzu sürdürmemizi sağlayacak kuru odunları bulmak için gözümü dört açmalıydım. Bu tür şeylerle, yalnızca yüzeysel olaylarla ilgilenmek zorunda kalınca, inanın bana gerçeklik silini veriyor. Neyse ki iç gerçek gizli kalıyor. Ama yine de hissettim onu. Gizemli durgunluğunun benim maskaralıklarımı izlemekte olduğunu sık sık hissediyordum. Tıpkı sizin ip cambazlığınızı da, diyelim üç kuruşa yaptığınız atlayışlarınızı izlediği gibi. Bir ses, kabalık etme Marlow, diye homurdandı. ''Demek ki benden başka dinleyen biri daha vardı.'' ''Affınıza sığınıyorum. Bedelin geri kalanını oluşturan kalp ağrısını unutmuşum. Hem numara iyi yapıldıktan sonra bedelin ne önemi var ki? Siz numaralarınızı gayet iyi yaparsınız. Hem ben de kötü sayılmam.'' ''İlk yolculuğumda buharlı teknemi batırmadığıma göre. Buna hala inanamıyorum. Gözleri bağlı bir adamın bozuk bir yolda kamyon sürdüğünü hayal edin.'' Size bu işi yaparken bol bol terlediğimi ve ürperdiğimi söyleyebilirim. Her şey bir yana, kendi idaresi altında olduğu sürece yüzüce varsayılan herhangi bir şeyin tabanını dibe sürttürmek, her denizci için bağışlanamaz bir günahtır. Kimsenin ruhu duymasa da o çarpma sesi asla akıldan çıkmaz, değil mi? Tam yürekten vurur insanı. Hatırlarsınız, rüyanıza girer. Gece kalkıp düşünürsünüz. ''Yıllar sonra bile bir ateş basar, bir üşürsünüz.'' O buharlı geminin hep yüzdüğünü söyleyecek değilim elbette. Çoğu zaman sığ sularda yirmi yamyamın çırpınarak itmesiyle ilerledik. Bu adamlardan bazılarını yoldan toplayıp mürettebata dahil ettik. Yerine göre iyi adamlardı ama yamyamlardı. Beraber çalışılacak adamlardı. Onlara minnettarım. Üstelik sonuçta benim gözümün önünde birbirlerini yemiyorlardı. Yanlarına erzak olarak... Daha sonra Kokup arazinin gizemini genzime yapıştıracak olan su aygırı eti almışlardı. Öf. O koku hala burnumda. Gemide müdür ve ellerinde asalarıyla üç dört seyyah da vardı. Tam takımlık yani. Kimi zaman kıyıya yakın bilinmezliğin eteklerine yapışmış bir şubeye rastlıyorduk. Darmadağın mezbelelerden dışarı fırlayıp sevinç ve şaşkınlık hareketleriyle bizi karşılayan beyaz adamlar çok tuhaf görünüyorlardı. Sanki büyülenip orada tutsak kalmış gibiydiler. Bir süre havada fil dişi sözcüğü çınlıyor, sonra yeniden boş araziler boyunca durgun kıvrımlar, dolan başlı rotamız üzerindeki yüksek duvarlar ve kıştaki çarkın hantal çarpışlarının yankılanmaları arasında sessizliğe giden yolumuza koyuluyorduk. Ağaç, ağaç, milyonlarca ağaç, heybetli, kocaman, göklere uzanan ağaçlar. O ağaçların dibindeyse akıntıyla kıyıya yapışan pis, küçük buharlı teknemiz, yüksek sütunlu bir avlunun zemininde kımıl kımıl ilerleyen hımbıl bir böcek gibi sürünüyordu. Bu durum insana kendisini çok küçük, fazlasıyla kaybolmuş hissettiriyordu. Fakat yine de bu duygu o kadar da moral bozucu değildi. ''Sonuçta küçük de olsanız, sürünen pis bir böcek de olsanız ilerliyordunuz. Yapmak istediğimizde bu değil miydi zaten?'' ''Seyyahlar nereye doğru süründüğümüzü düşünüyorlar mıydı bilmiyorum. Bahse girelim bir şeyler elde edebilecekleri bir yere. Benim içinse Bay Kurt'sa doğru gidiyorduk. Özellikle ona. Ama buhar boruları sızıntı yapmaya başlayınca daha da yavaş sürünmeye başladık. Önümüz açılıyor, ardımız kapanıyordu.'' Sanki orman dönüş yolumuzu kapamak için uyuşuk kadınlarla suyu örtü veriyordu. Giderek karanlığın yüreğinin daha da derinlerine indik. Her yer çok sessizdi. Geceleri bazen ağaç perdesinin ardından gelen davul sesleri nehir boyunca devam ediyor, sanki üstümüzdeki havada hafifçe asılı, sabah olana dek öylece duruyordu. Bunlar savaş mı, barış mı yoksa yakarış anlamına mı geliyordu bilemiyorduk. Ürpertici durgunluk şafağa haber veriyordu. Odun kesenler uyuyor, ateşleri zayıflıyor, insan ince bir dal kırılmasıyla irkiliyordu. Tarih öncesi bir dünyanın gezginleriydik biz. Bilinmeyen bir gezegen görüntüsüne bürünmüş bir dünyada geziyorduk. Derin acılar ve büyük zorluklar pahasına dizginlenmiş lanetli bir mirası devralan ilk insanlardan olduğumuzu düşünebilirdik. Fakat aniden bir dönemeçte işte boğuşurken karşımıza saz duvarlar, sivri ot çatılar çıkıveriyor, ağır ve hareketsiz yaprakların altında bağrışmalar kopuyor, karakollar havada dönüyor, yığınla el çırpılıyor, ayaklar yere vuruluyor, vücutlar dalgalanıyor, gözler yerlerinden fırılıyordu. Gemimiz ağır ağır, karanlık, akıl almaz bir çılgınlığın kıyısında ilerliyordu. Tarih öncesi insanlar bize sövüyor, dua ediyor, yoksa hoş geldin mi diyorlardı, kim bilir. Çevremizdekileri anlamaktan uzaktık, yanlarından hayalet gibi süzülüp gidiyorduk. Merakla ve gizemli bir şaşkınlık içinde, tıpkı tımarhanedeki heyecan verici bir patlama anını izleyen aklı başında adamlar gibi. Ne olduğunu anlayamıyorduk, çünkü çok uzaktık. Hatırlayamıyorduk. Çünkü ilk çağların gecesinde yol alıyorduk. Geçmişte kalan, neredeyse hiç iz bırakmayan ve hiçbir hatırası olmayan çağlarda. Dünya, bildiğimiz dünya değildi. Yenilmiş bir canavarın prangalanmış haline bakmaya alıştırılmıştık. Oysa orada gerçekten dev gibi ve özgür bir şeydi baktığımız. Esrarengizdi. İnsanlar da öyle. Yok, hayır, onlar insanlık dışı değillerdi. Siz de bilirsiniz en kötüsü budur. Onların insan olup olmadıklarına kuşkuyla yaklaşmak. Ah, ağır, ağır gelir üstünüze bu kuşku. Ulur, hoplayıp durur, fırıl fırıl döner, suratlarını berbat şekillere sokarlardı. Ama yine de en korkutucu şey, onların insan olduklarını düşünmekti. Kendi insanlığınız gibi, bu vahşi ve tutkulu patırtıyla uzak akrabalığınızı düşünmek. Çirkindi, evet, epey çirkindi. Ama eğer yeterince erkekseniz, bu gürültünün korkunç samimiyetine içinizde azıcık da olsa yanıt verdiğinizi kabul etmeniz gerekirdi. Bunun için de sizin, ilk çağların gecesinden bu kadar uzakta olan, sizin kavrayabileceğiniz bir anlam olduğundan belli belirsiz de olsa kuşkulanıp, bunun içinde sizin ilk çağların gecesinden bu kadar uzakta olan sizin kavrayabileceğiniz bir anlam olduğundan belli belirsiz de olsa kuş kullanabilirdiniz. Neden olmasındı? İnsan zihni her şeye kadirdir. Çünkü her şey onun içindedir. Bütün geçmişte, bütün gelecekte. Orada olan neydi ki? Neşe, korku, keder, adanmışlık, kahramanlık, hiddet, kim bilir. Yalnızca gerçek Üzerinden zamanın perdesi sıyrılmış gerçek. Bırakın avanaklar şaşakalıp ürpersin. Adam olan bilir ve gerçeğe gözünü kırpmadan bakabilir ama bunun içinde en az kıyıdakiler kadar güçlü olması gerekir. O gerçekle, ancak kendi hamurundaki gerçekle, içindeki güçle yüzleşmelidir. İlkeler işe yaramaz. Kazanç, giysiler, cicili bicili paçavralar, ''Daha ilk güçlü sarsıntıda yok olup giden paçavralar. Hayır, siz kasıtlı bir inanç istiyorsunuz. Bu amansız kavgada bana başvuruluyor, öyle mi? Çok güzel. Duyuyorum, kabul ediyorum. Ama benim de bir sesim var ve söylediklerim iyi de olsa, kötü de olsa susturulamayacak bir ses benimkisi.'' Elbette çok korkan ve asil duyguları olan bir salak her zaman güvenliktedir. Şu omurdanan da kim? Neden benim de tepinip dans etmek için kıyıya inmediğimi merak ediyorsunuz? Evet, inmedim. Asil duygular yüzünden mi dediniz? Canınız cehenneme asil duyguların. Vaktim yoktu, ondan inmedim. Sızıntı yapan buhar borularını lehimlemekle, bunları yün battaniyeden yapılmış şeritlerle sarmakla uğraşmak zorundaydım diyorum size. Dümene bakmam, sudaki o kütüklerden sakınmam, o teneke tavayı öyle ya da böyle yüzdürmem gerekiyordu. Tüm bu işlerde daha akıllı bir adamı kurtarmaya yetecek kadar yüzeysel gerçeklik vardı. Ara sırada ateşçilik yapan vahşiye göz kulak olmam gerekiyordu. Türünün gelişmiş bir örneğiydi. Dikey bir kazana ateşleyebiliyordu. Tam altında duruyordu ve diyebilirim ki ona bakmak ancak şu gösterilerde arka ayakları üzerinde yürüyen golf pantolonlu tüylü şapkalı köpekleri izlemek kadar eğiticiydi. Bu harika adama birkaç aylık eğitim yetmişti. Buhar ibresine de su ibresine de açıkça korkmadığını gösterme çabasıyla bakıyordu. Dişleri de törpülenmişti. Zavallı şeytan tepesindeki saçlar tuhaf biçimlerde kazınmıştı. İki yanağında da süs amaçlı üçer kesik izi vardı. Burada ağır işler yapmak, böyle yeni bir büyüye tutulmuşçasına bilgisini artırmaya çalışmak yerine kıyıda el çırpıyor, tepiniyor olması gerekirdi. İşe yarıyordu. Çünkü eğitilmişti. Bildiği şey de şuydu. Eğer o saydam şeyin içindeki su görünmez olursa, kazanın içindeki kötü ruh korkunç susuzluğuyla öfkelenecek, öfkesini bastırmak için de korkunç bir intikam alacaktı. O, koluna bağladığı paçavradan uyduruk muskası ve alt dudağına enlemesine geçirdiği saat büyüklüğündeki cilalı kemikle terliyor, ateşlemeye devam ediyor, korkuyla camı izliyorken ağaçlıklı kıyılar yanımızdan akıp gidiyor, kısa süren gürültüler ardımızda kalıyor, bitmek tükenmek bilmeyen miller boyunca sessizlik sürüyordu. Kurtza doğru sürünerek ilerlemeye devam ediyorduk ama kütükler çoktu, su tehlikelerle dolu ve sığdı. Sanki kazanın içinde gerçekten asık yüzlü bir şeytan vardı. Bu yüzden de ne ateşçinin ne de benim tüyler ürperten düşüncelere vaktimiz vardı. İç çubeye elli mil kadar kala, kamıştan bir kulübeye, yan yatmış bir zamanlar tepesinde bir bayrağın dalgalandığı, ama artık ne olduğu pek anlaşılmayan, yırtık pırtık bir bezin asıldığı eğik, hüzünlü bir direğe ve itinayla istiflenmiş bir odun yığınına rastladık. Beklenmedik bir şeydi bu. Kıyıya yanaştık. Odun yığınının üzerinde, üstünde kurşun kalemle yazılmış silik yazılar olan düz bir tahta parçası bulduk. Yazıyı güçlükle çözdük. Sizin için odun. Acele edin. Dikkatli yanaşın. Bir de imza vardı. Ama okunmuyordu. Kurt değildi yazan. Daha uzun bir isimdi. Acele edin. Ama nereye? Nehirden yukarı doğru mu? Dikkatli yanaşın. Öyle yapmamıştık. Ama uyarı ancak yanaştıktan sonra bulunacağı için kendisinin olduğu yeri kastediyor olamazdı. Daha yukarıda bir sorun vardı. Ama ne? Ve ne kadar? İşte sorun buydu. Bu telgraf üslubunun aptallığına dair biraz fikir yürüttük. Etraftaki çalılar... Bize hiçbir şey söylemedikleri gibi daha öteleri görmemize de engel oluyorlardı. Kulübenin girişinde kırmızı kumaştan yırtık bir perde asılıydı. Üzgün üzgün yüzümüze doğru dalgalanıyordu. Mesken olmaktan çıkmıştı. Gene de çok yakın bir zamana kadar içinde bir beyazın yaşadığı belli oluyor. İçeride iki kazığın üzerine yerleştirilmiş kalastan ibaret kaba bir masa hala duruyordu. Karanlık bir köşede çöpler yığılıydı. Kapının yanında bulduğum kitabı elime aldım. Kapakları kaybolmuştu. Sayfaları çevrile çevrile son derece pis, yumuşak bir hal almış ama kitabın sırtı hala temiz görünen beyaz bir keten iplikle güzelce dikilmişti. Bu beklenmedik bir buluntuydu. Başlığı bazı denizcilik konuları üzerine araştırmaydı. Yazarı kraliyet donanmasında kaptan Tavur ya da Tavsun gibi bir şeydi. İçindeki açıklayıcı çizimler ve itici sayısal tablolarla oldukça sıkıcı bir kitaba benziyordu. Altmış yıllık bir kitaptı. Bu inanılmaz antikayı, elimle dağılıp gitmesin diye büyük bir özenle tutuyordum. Kitabın içinde Tower ya da Towson, ciddiyetle gemi zincirlerinin ve halatlarının gerilimleri ve kopma noktaları gibi konulara değiniyordu. Pek de kendinizi kaptıracağınız bir kitap değildi. Fakat bundan yıllar önce tasarlanmış, Sadece mesleki olmakla yetinmeyen bir ışıkla parıldayan bu mütevazı sayfaları oluşturan işi doğru yapmaya yönelik eşsiz kararlılık ve dürüstçe ilgi daha ilk bakışta seziliyordu. Zincirlerden, makaralardan söz eden, basit, yaşlı denizci, gerçekliği su götürmez bir şeyle karşılamanın verdiği tatlı hisle bana ormanı ve seyyahları unutturdu. Orada böyle bir kitap bulmak zaten harikaydı. Ama bana daha da ilginç gelen şey, sayfa kenarlarına kurşun kalemle alınmış, metinle ilgili oldukları belli notlardı. Gözlerime inanamıyordum. Şifreli yazılmışlardı. Evet, bu şifre olmalıydı. Bu unutulmuş yerde elinde anlattığım gibi bir kitap olan, kitabının üzerinde çalışan, notlar alan, üstelik bu notları da şifreli yazan bir adam düşünün. Bu gerçekten de akla hayale sığmayan bir gizemdi. Sanki bir süredir rahatsız edici sesler geliyordu kulağıma. Kafamı kaldırdığımda odun yığınının artık yerinde olmadığını ve müdürle seyyahların nehir kıyısından bana seslenmekte olduklarını gördüm. Kitabı cebime attım. Sizi temin ederim kitabı okumadan bırakmak bana eski ve sıkı bir dostun koruyuculuğundan mahrum kalmak gibi gelmişti. Aksak motoru yeniden çalıştırdım. ''Şu sefil tüccar olmalı, o davetsiz misafir.'' diye bağırdı müdür. Geride bıraktığımız yere hain gözlerle bakarak. ''İngiliz olmalı.'' dedim. Müdürse karanlık bir edayla, ''Eğer dikkatli olmazsa bu onu beladan kurtarmaya yetmeyecektir.'' diye mırıldandı. Masum bir havayla, ''Bu dünyada kimsenin beladan uzak duramayacağını.'' söyledim. Şimdi akıntı daha da hızlıydı. Gemi sanki son nefesini veriyor... Kıştaki çark uyuşuk uyuşuk dönüyor, ben de kulağımı motorun bir sonraki atışına kaptırmış, doğruyu söylemek gerekirse her an bu perişan şeyin durmasını bekliyordum. Can çekişen birini izlemek gibi bir şeydi bu. Ama yine de ağır ağır ilerliyorduk. Bazen kurtsa doğru ilerleyişimizin hızını ölçebilmek için bir ağacı kerteriz alıyor ama her defasında daha yanına varmadan onu gözden kaybediyordum. Onca süre gözünü bir şeyin üzerinde tutmaya sabredemiyor insan. Müdür harika bir kaderine razı olmuşluk tavrı sergiliyordu. Sıkılıyor, öfkeleniyor ve kendi kendime kursla açık açık konuşup konuşamayacağımı tartışıyordum. Ama daha bir sonuca ulaşamadan yapacağım konuşmanın ya da sessiz kalmanın herhangi türden bir hareketin aslında çok anlamsız olacağını anladım. Kimin ne bildiğinin neyi bilmezden geldiğinin ne önemi vardı? Müdürün kim olduğunun ne önemi vardı? Bazen insanın zihninde böyle bir kavrayış parıldığı verir. Bu meselenin özü, yüzeyin çok altında, benim uzanabileceğim, burnumu sokabileceğim noktadan çok daha derinde yatıyordu. İkinci günün akşamına doğru, Kurtsun şubesine sekiz mil mesafede olduğumuzu hesapladık. Ben ilerlemek istiyordum, fakat müdür ağırbaşlı tavrıyla o bölgede yol almanın çok tehlikeli olduğunu... Güneş de neredeyse batmak üzere olduğundan ertesi sabaha kadar bulunduğumuz yerde kalmanın daha akıllıca olacağını söyledi. Dahası, dikkatli yanaşma uyarısına uyacak olursak, oraya gündüz gitmemiz gerekirdi. Akşam karanlığında ya da gece değil. Bu gerçekten de mantıklıydı. Sekiz mil bizim için yaklaşık olarak üç saatlik yolculuk anlamına geliyordu. Üstelik baktığımda ötelerde kaygı verici dalgalanmalar görebiliyordum. Yine de gecikme beni anlatamayacağım kadar hem de anlamsız bir şekilde sinirlendirmişti. Geçen onca aydan sonra bir gecenin ne önemi olabilirdi? Yeteri kadar odunumuz olduğundan ve dikkatli olmamız gerektiğinden tekneyi nehrin ortasına çektim. Nehir dar ve düzdü, kıyılar demiryolu kenarları gibi yüksekti. Güneş batmadan çok önce karanlık çökmeye başladı. Akıntı biteviye ve hızlıydı. Ama kıyılara sessiz bir hareketsizlik hakimdi. Sarmaşıklarla birbirine dolanan o canlı ağaçlar ve altlarındaki her biri canlı çalı, en ince dala, en zayıf yaprağa kadar taş kesmişti sanki. Uyku değildi bu. Doğal görünmüyordu. Tıpkı bir trans hali gibi. En küçük bir ses bile duyulmuyordu. Şaşırıp kalıyor, sağır olduğunuzdan kuşkulanmaya başlıyordunuz. Sonra gece aniden indi. Artık gözlerimiz de görmez olmuştu. Sabaha doğru üç sularında iri bir balık suda sıçradı. Şapırtısına sanki silah patlamış gibi zıpladım. Güneş doğduğunda fazlasıyla sıcak ve nemli geceden daha da kör edici, bembeyaz bir sis vardı. Sis kalkmıyordu, uzaklaşmıyordu bile. Etrafımızı saran katı bir maddeymiş gibi orada öylece duruyordu. Saat ya sekiz ya da dokuzdu. Sis bir kepenk gibi kalktı. Kule gibi yükselen onca ağacı, uçsuz bucaksız donuk ormanı, üzerinde asılı duran küçük ateşten topu ve güneşi gördük. Hepsi kımıltısızdı. Ve sonra beyaz kepenk geri geldi. Yağlanmış yuvalarından kayar gibi indi. Toplamaya başladığımız zinciri geri salmalarını emrettim. Daha zincirin boğuk bir tangırtıyla inmesi bitmemişti ki bir çığlık... Sanki sonsuz bir yalnızlıkla yüklü, çok yüksek perdeden bir çığlık, kesif havada yavaşça yükseldi. Ve kesildi. Vahşi bir uyumsuzlukla yüklü şikayetçi bir gürültü kulaklarımızı doldurdu. Bu beklenmedik ses, saçlarımı kasketimin içinde dimdik etti. Diğerlerini nasıl vurdu bilmiyorum. Bana sanki çığlığı atan sisin kendisiymiş gibi geldi. O kadar aniydi ki, kopan kargaşa, hüzün dolu patırtı, görünüşe göre her yönden gelmişti. Çığlık, neredeyse tahammül edilmez derecede aşırı, çok sayıda daha küçük feryatla birlikte yükselip, birden son bulduğunda garip pozlarda dona kalmıştık ve inatla en az duyduğumuz ses kadar şaşırtıcı ve aşırı olan sessizliği dinlemekteydik. Aman tanrım, bu da nedir? diye kekeledi dirseğimin dibinde duran seyyahlardan biri. Saçları sarı, favorileri kızıl, lastikli çizmeler giyen, pembe pijamalarını çoraplarının içine sokan ufak tefek şişman bir adamdı. Diğer ikisinin bir dakika boyunca ağzı açık kaldı, önce küçük kameraya daldılar, sonra korkulu gözlerle tekrar dışarı fırladılar. Ellerinde Winchester'larıyla hazır bekliyorlardı. Görebildiğimiz tek şey üzerinde olduğumuz gemiydi. Sanki erime noktasındaymış gibi hatları belirsizleşmişti. Bir de onun etrafında belki yarım metre genişlikte puslu bir su hattı görünüyordu. O kadar. Gözlerimize ve kulaklarımıza bakılırsa dünyanın geri kalanı yok olmuştu. Gitmiş, gözden kaybolmuş, ardından ne bir fısıltı ne bir gölge bırakarak silinip gitmişti. Buruna gittim ve gerekirse bir an önce demir alıp buharlı tekneyi hareket ettirebilmemiz için... Zincirin kısaltılmasını emrettim. Saldıracaklar mı? diye sordu ürkmüş bir ses. Bir diğeri, bu sisin içinde hepimizi doğru yiyecekler diye mırıldandı. Yüzler korkudan kasılmıştı. Eller hafifçe titriyordu. Gözler kırpılmayı unutmuştu. Beyazların evleri sadece sekiz mil uzaktaydı ama nehrin bu kısmına en az beyazlar kadar yabancı olan mürettebatımızdaki siyahların yüz ifadelerindeki farkı görmek çok ilginçti. Kuşkusuz. Çok korkmuş olan beyazlar, böylesine şiddetli bir patırtıdan dolayı şoke olmuş, endişeli gözlerle etrafa bakıyorlardı. Ötekiler tetikteydi ve doğal olarak kaygılıydılar. Ama yüzleri esas olarak sakindi. Aralarında zinciri çekerken sırıtan bir iki tane adam bile vardı. Birkaçı gırtlaktan gelen bir sesle birbirleriyle kısa cümlelerle konuştular. Bu da sorunu çözmelerine yetti. Şefleri lacivert bir kumaşa sıkıca sarılmış... Geniş burunlu, saçları sanatkarca yapılmış parlak bukleler halinde duran, geniş göğüslü siyah bir gençti ve yanı başımda duruyordu. ''Hah'' dedim, arkadaşlık göstermek adına. Oysa ''Yakalayın onu'' diye azarladı. Kocaman olmuş kan gözleri ve parıldayan dişleriyle ''Yakalayın, bize ver onu.'' ''Size mi?'' diye sordum. ''Ne yapacaksınız onları? Kısa ve sert, yiyeceğiz.'' dedi ve dirseklerini küpeşteye yaslayıp derin düşüncelere dalmış ağırbaşlı bir edayla gözlerini sesin içine dikti. Onun ve arkadaşlarının aç olduğunu düşünmeseydim herhalde iyice korkardım. En azından geçtiğimiz ay boyunca açlıkları iyice artmış olmalıydı. Altı aylığına işe alınmışlardı. İçlerinden birinin bile bizim sayısız asırlar sonunda elde ettiğimiz zaman kavramı hakkında en ufak bir fikri olduğunu sanmıyorum. Onlar hala zamanın başlangıcına aittiler. Onlara atalarından kalan neyin ne olduğunu öğretecek bir tecrübe yoktu. Ve kuşkusuz ortada saçma yasalardan birine dayanılarak nehrin aşağı kesimlerinde yazılmış bir kağıt parçası olduktan sonra nasıl yaşayacakları kimsenin umurunda bile değildi. Yanlarında biraz kokuşmuş su aygırı eti getirmişlerdi elbette ama eğer etlerin önemli bir kısmı seyyahlar tarafından, Büyük bir şamatayla denize atılmamış olsaydı dahi pek uzun süre dayanmayacaktı. Seyyahlarınki çok kaba bir kapris gibi görünüyor olabilir ama aslında mesele tam bir nefsi müdafaydı. Uyanıkken, uyurken, yemek yerken hem ölü su aygırı kokan havayı soluyup hem de yaşamla aranızdaki zaten zayıf olan bağı korumaya devam edemezdiniz. Ayrıca adamlara her hafta üçer parça, 30 santim uzunluğunda pirinç tel veriliyordu. Teoriye göre tedavüldeki bu nesneyle kıyılardaki köylerden ihtiyaçlarını karşılayacaklardı. Bunun pek işe yaradığı söylenemez. Ya etrafta köy yoktu ya da halk düşmanca davranıyordu ya da geri kalanımız gibi konserve, ara sırada keçi eti yiyen idareci belirsiz nedenlerle tekneyi durdurmak istemiyordu. Bu yüzden de bizzat teli kemirmedikleri ya da balık tutmak için kanca yapmadıkları sürece bu abartılı maaşlarının onlara ne faydası vardı anlamış değilim maaşların büyük ve onurlu bir şirkete yakışan intizamla ödendiğini belirtmek zorundayım. Bunun dışında yiyebilecekleri tek şey, hoş o da pek yenecek gibi görünmüyordu ya, yapraklara sardıkları, kirli lavanta renginde yarı pişmiş hamura benzeyen, ara sıra birer parça yuttukları bir şeylerdi. Ama o kadar küçük parçaları sırıyorlardı ki, bunu da ciddi bir beslenme amacıyla değil, daha çok gösteriş için yapıyor gibiydiler. Açlığın tüm kemirgen şeytanları adına neden bize saldırıp otuza karşı beş kişiydik, tıka basa karınlarını doyurmadıklarına hala şaşıyorum. Bir şeyin sonuçlarını idrak etme kabiliyetleri gelişmiş değildi. Tenleri, parlaklığını, kasları da sertliklerini yitirmişti. Yine de hala yapılı, cesur, güçlü adamlardı. Ama işte tam o noktada dizginleyici bir şeylerin, insanlığın şaşırtıcı sırlarından birinin rol oynadığını gördüm. Birden onlara yönelik ilgim arttı. Fakat kısa süre içinde beni yiyebileceklerini düşündüğümden değil. Şunu söylemeliyim ki, durumu yeni bir ışığın altında algılıyordum. Şu seyyahlar ne kadar da sağlıksız görünüyorlardı ve umuyordum ki, evet yürekten umuyordum ki, kendi görünümüm de o denli, nasıl diyebilirim, iştah kapatıcı bir hale gelmemiş olsun. O zamanlarda günlerimi dolduran rüya hissine çok uyan, Hayal ürünü bir kendini beğenmişliğin yansımasıydı bu. Belki ateşim de biraz çıkmıştı. İnsan sürekli bir elin ağzında yaşayamaz ki. Sık sık biraz ateşim olurdu ya da küçük rahatsızlıklar yaşardım. Tüm bunlar arazinin oyuncu penceleri, daha büyük ve ciddi saldırının öncesindeki başlangıç oyunlarıydı. Evet. Onlara herhangi bir insanoğluna baktığımız gözle, çetin bir sınavla karşı karşıya kaldıkları andaki güdülerini, dürtülerini, yeteneklerini, zaaflarını merak ederek bakıyordum. Özdenetim. Hangi özdenetim? Batıl bir inanç, tiksinme, sabır, korku mu ya da bir tür ilkel onur muydu bu? Hiçbir korku açlığın önünde duramaz. Hiçbir sabır onu ortadan kaldıramaz. Açlığın olduğu yerde tiksinme de olmaz. İş, sizin ilkeler diye adlandırabileceğiniz batıl inançlara, itikatlara gelince bunların rüzgarda savrulan saman tanesi kadar etkisi yoktur. Giderilemeyen açlığın kötülüğünü, delirtici sancısını, insana verdiği karanlık fikirleri, kasvetin giderek artan şiddetini bilmez misiniz? Ben biliyorum. Açlıkla baş etmek için insanın olanca gücüyle savaşması gerekir. İnanın, Şerefini yitirmekle, ruhunu yitirmekle savaşmak, böyle uzayan bir açlıkla savaşmaktan daha kolaydır. Ne yazık ki gerçek böyle. Üstelik bu adamların herhangi türden bir vicdana sahip olmaları için hiçbir geçerli nedenleri yoktu. Özdenetim. Ancak savaş alanında, ölülerin arasında gezen bir sırtlandan beklediğim kadar kendini dizginleme bekleyebilirdim onlardan. Ama gerçek karşımdaydı işte. Düşününce, aslında nehrin kenarında, sisin kör beyazlığının ardında yanımızdan geçip giden bu vahşi seslerdeki açıklanamaz ve umarsız kederli tınıdan daha da tuhaf olan, onun daha büyük bir sır barındırmasıydı içinde. Denizlerin köpükleri gibi akılanmaz bir muammanın üzerinde oynaşan dalgacıklar gibi insanı şaşırtan gerçek buydu işte. İki seyyah telaşlı fısıltılarla sesin hangi taraftaki kıyıdan geldiğini tartışıyorlardı. Soldan, hayır hayır olur mu hiç, sağdan geldi, elbette sağdan, durum çok ciddi diyen müdürün sesi arkamdaydı. Biz varmadan Bay Kurtsun başına bir şey gelirse çok üzülürüm. Dönüp baktım içten niye şüphe götürmezdi. Müdür tam da dış görünüşünü korumak isteyecek adamlardandı. Bu da onun öz denetimiydi. Ama bir an önce ilerlemekle ilgili bir şeyler mırıldandığında cevap verme zahmetine bile girmedim. Bunun imkansız olduğunu o da biliyordu, ben de. Eğer teknemiz dibe sımsıkı tutunuyor olmasaydı, hiç şüphe yok ki havada, uzayda sürükleniyor olurduk. Kıyılardan birine bindirene dek ileri doğru mu, geriye doğru mu, yoksa yan yan mı giderdik tanrı bilir. Çarptığımız kıyının hangisi olduğunu dahi bilemezdik. Elbette kıpırdamadım, bir yerlere çarpmaya hiç niyetim yoktu. Deniz kazası için daha korkunç bir yer olamazdı. Anında boğulmasak bile kısa süre içinde hızla ölürdük. Şöyle veya böyle. Küçük bir sessizliğin ardından ''Sana tüm riskleri almanı emrediyorum.'' dedi. Kısaca ''Almayı reddediyorum.'' dedim. Ses tonum onu şaşırtmış olsa da aslında duymayı beklediği yanıt tam da buydu. Dikkat çekici bir nezaketle sizin kararınıza uymak zorundayım, kaptan sizsiniz, yanıtını verdi. Teşekkür ettiğimi gösterir biçimde ona döndüm ve sise baktım. Ne kadar sürecekti bu? Durum çok umutsuz görünüyordu. Bu rezil çalılıkta fil dişi talanındaki kurtsa yaklaşmak, muhteşem bir şatoda uyuyan güzele giden yol kadar tehlikelerle doluydu. Müdür bana güveniyormuş gibi, ''Sence yeniden saldırırlar mı?'' diye sordu Açıkça belli pek çok nedenden dolayı yeniden saldırmayacaklarını düşünüyordum Birincisi etrafı saran koyu sisti Biz nasıl kıpırdamamız halinde kaybolacaksak kanolarıyla kıyıdan uzaklaşmaya kalkarlarsa onlar da kaybolurlardı Gerçi her iki kıyıdaki orman da bana içine girilemeyecek kadar sık görünüyordu fakat yine de gözler vardı orada bizi daha önce görmüş olan gözler Tam kıyıdaki çalılar gerçekten de sıktı, fakat arkalarındaki çalıların arasına pekala girilebilirdi. Yine de sis kısa süreliğine kalktığında etrafta kano falan görememiştim. En azından gemimin yanında. Ama benim için saldırının tekrarlanmasını mantıksız kılan asıl şey, duyduğumuz gürültünün çığlıkların niteliğiydi. Ani, düşmanca bir tutum havası yoktu bu çığlıklarda. Beklenmedik yabanıl vahşi çığlıklar olsa da bana dayanılmaz bir hüzün duygusu vermişlerdi. Buharlı tekneyi görmek bir şekilde o yerlilerin içini dizginlenmemiş bir acıyla doldurmuştu. Farkına vardığım bir tehlike varsa o da koy verilmiş büyük bir insani tutkunun yakınında olmamızdı. Büyük bir acı bile sonunda şiddete dönüşebilir ama genellikle duyarsızlıkla sonlanır. Seyyahların bakışlarını görmeliydiniz. Gülümsemeye, hatta bana kızmaya bile cesaretleri kalmamıştı. Ama eminim delirdiğimi, muhtemelen de korkudan delirdiğimi düşünüyorlardı. Tam bir nutuk çektim onlara. Sevgili çocuklar, kaygılanmanın gereği yok. Gözümü açmak mı? Elbette tahmin edersiniz ki, sesin kalktığına dair bir belirti görmek için kedinin fareye baktığı gibi gözümü dört açmıştım. Ama bunun dışında, Kilometrelerce uzunluğunda bir pamuk yığınının altına gömülmüş olsaydık, gözlerimiz ancak bu kadar işlevsiz olabilirdi. Sis'in yarattığı duygu tam da böyleydi. Boğucu, sıcak, ağır. Ayrıca, tüm bu anlattıklarım size ne kadar abartılmış gelirse gelsin, sonuna kadar doğru. Daha sonradan saldırı diye adlandırdığımız şey de aslında bir saldırıyı geri püskürtme girişimiydi. Eylem, Saldırgan olmaktan uzaktı. Bildik anlamda savunma dahi sayılmazdı. Çaresizliğin yarattığı gerilim altında gerçekleştirilmişti. Özünde sadece korunma vardı. Kendiliğinden geliştiğini söylemeliyim. Sisin kalkmasından iki saat sonra, başlangıç noktası da kurtsun bulunduğu şubenin hemen hemen bir buçuk mil aşağısıydı. Nehrin ortasında üzeri sadece parlak yeşil çimenlerle kaplı adacığı gördüğümde bir dönemci güç bela aşmayı başarmıştık. Karşımıza ilk kez böyle bir kara parçası çıkıyordu ama yaklaştıkça bunun uzun bir sığlığın alt ucu daha doğrusu nehrin ortasına doğru uzanan sığlıklar zincirinin ilki olduğunu fark ettim. Hemen yüzeyde soluk renkli suyun altında tıpkı bel kemiğinin derinin altından belli oluşu gibi bütünüyle belli olan tepeciklerdi bunlar. Artık görebildiğim kadarıyla bu tepecikleri sağımda ve solumda bırakarak ilerleyebiliyordum ama elbette geçitleri de bilmiyordum. İki kıyı birbirlerine çok benziyor, derinlikleri de aynı gibi görünüyordu. Ancak bana şubenin batı kıyısında olduğu söylenmişti. Ben de doğal olarak bu yöne bakıyordum. İçine girer girmez kanalın bu kısmının tahmin ettiğimden çok daha dar olduğunu gördüm. Sol tarafımızda bir sığlık uzayıp gidiyor, sağımızdaysa sarp, üzeri tamamen çalılarla kaplı bir kıyı yükseliyordu. Çalılığın üst tarafında sıra sıra ağaçlar vardı. Akıntının üzerine sık sık dallar uzanıyor, yer yer ağaçların büyük kalın dalları da sivri uçlarıyla nehrin üzerine taşıyordu. Artık vakit öğleden sonra olmuş, ormanın yüzü kasvetli bir hal almış, gölgeler kalın bir bant gibi çoktan suyun üzerine düşmüştü. Bu gölgelerde tasavvur edersiniz ki çok yavaş ilerliyorduk. Sırıkla derinliği ölçen adama göre kıyıya yakın kesimde su daha derin olduğundan iyice yakından gidiyorduk. Aç ve sabırlı arkadaşlarından biri tam altımdaki pruvadan bana derinliği bildiriyordu. Buharlı teknemiz süslü püslü bir salapurya gibiydi. Güvertede, tik ağacından kapıları pencereleriyle iki küçük kulübe vardı. Kazan baş altında, motor da tam kıçtaydı. Hepsinin üzerinde direklerle desteklenmiş hafif bir çatı duruyor, baca, işte bu çatıdan yukarı çıkıyor, Hafif tahtalardan bacanın önüne inşa edilmiş küçük kulübe ise kaptan köşkü işlevini görüyordu. İçinde bir divan, iki katlanan tabure, köşede dolu bir Martini Henry marka tüfek, küçük bir masayla dümen yer alıyordu. Önünde büyük bir kapı, her iki yanda geniş kefenkler vardı. Elbette hepsi de sürekli açıktı. Günlerimi o çatının en ucuna, kapının hemen önüne tüneyerek geçiriyordum. Geceleri divanda uyuyordum. En azından uyumaya çalışıyordum. Dümencim, kıyıdaki kabilelerden birinden gelen ve zavallı selefim tarafından eğitilmiş olan atletik yapılı bir zenciğiydi. Kulaklarında bir çift pirinç küpe sallanıyor, belinden ayak bileklerine kadar uzanan mavi bir kumaş parçasına sarınıyor, küçük dağları ben yarattım der gibi duruyordu. Hayatımda gördüğüm en dengesiz salaktı. Siz yanındayken kasım kasım kasılarak dümeni abartıyla çeviriyor ama görüş alanının dışına çıkıverdiniz mi sefil bir korkuyla donup kalıyor ve zaten sakat olan teknenin kontrolünü anında kaybediyordu. Ben suyun derinliğini ölçen sırığa bakıp her defasında sırığın daha uzun bir kısmının suyun yüzeyinde kaldığını gördükçe sinirlenirken sırıkça aniden yaptığı işi bıraktı. Sırığını içeri alma zahmetini dahi göstermeden güverteye sırt üstü uzandı. Hala elinde tuttuğu sırığın bir ucu suyun içindeydi. Aynı anda hemen altımda görünen ateşçi aniden ocağın önüne oturup başını yere eğdi. Şaşırmıştım. Hemen gözümü ırmağa dönmek zorunda kaldım. Çünkü önümüze bir kütük çıkmıştı. Çubuklar, küçük çubuklar havada uçuşuyor, yağmur gibi yağarak burnumun önünden geçiyor, ardıma düşüyor, arkamdaki kaptan köşküne isabet ediyordu. Tüm bunlar olurken nehir, kıyı, orman hepsi sakindi. Son derece sakin. Kulağıma sadece pervanenin suya çarpmasının şapırtısıyla bu şeylerin patırtısı geliyordu. Zar zor kütüğün yanından geçtik. Tanrım, oktu bunlar. Bize o ok katılıyordu. Kıyı tarafındaki kepengi kapatmak üzere derhal içeri girdim. Dümenci salağı dümenin kollarına tutunmuş, dizlerini yukarı çekiyor, ayaklarını yere vuruyor, ağzını açıp kapıyor, tıpkı dizginlenmiş bir at gibi. Şaşkın herif! Kıyıya üç metre kadar mesafede sallanıp duruyorduk. Büyük kepengi kapatmak için tamamen dışarı eğilmem gerekti. O sırada benimle aynı seviyede yaprakların arasında bana gözünü kırpmadan vahşi gözlerle bakan bir yüz gördüm. Hemen ardından gözlerimin önünden bir perde kalktı. Allak bullak karanlığın içinde çıplak gövdeleri, kolları, bacakları, parıldayan gözleri fark ettim. Çalılık hareket eden ışıldayan bronz renkte kol ve bacaklarla doluydu. İnce dallar sallanıyor, sarsılıyor, hışırdıyor, aralarından oklar fırlıyordu. Kepenk sonunda kapandı. Dümenciye dost doğru git'' dedim. Başı dimdik, yüzü önde ama gözleri yuvalarında oynuyordu adeta. Ayaklarını yavaşça yukarı kaldırıp yere vurmaya devam ediyordu. Ağzı hafifçe köpürmüştü. Öfkeyle ''Sessiz ol'' dedim. Ama bu bir ağaca rüzgarda sallanmamasını emretmekten farksızdı. Dışarı fırladım. Altında demir güvertede karma karışık ayak sesleri işitildi. Şaşkın haykırışlar yükseliyordu. Birileri geri dönemez misin diye bağırdı. İleride V biçiminde dalgacıklar gördüm. O da ne? Bir kütük daha. Ayağımın altından bir yaylıma ateşi başladı. Seyyahlar Winchester'larını ateşleyerek çalılıklara kurşun yağdırıyorlardı. Bir duman bulutu yükselmiş, ağır ağır ilerliyordu. Küfürü bastım. Artık dalgacığı da, kütüğü de göremiyordum. Kapıda durup görmeye çalışıyordum. Üzerime de öbek öbek ok yağıyordu. Oklar belki de zehirliydi ama görünüşe bakılırsa bir kediyi bile öldüremeyecek cinstendiler. Çalılıktan iniltiler gelmeye başladı. Oduncularımızdan bir savaş çığlığı yükseldi. Arkamda patlayan tüfek beni neredeyse sağır ediyordu. Dönüp omzumun üzerinden baktım. Derhal dümene koştuğumda kaptan köşkü hala gürültü ve dumanla doluydu. Aptal zincir her şeyi bırakıp kepengi açmış, Martini Henry'i ateşlemişti. Pencerenin önüne geçmiş, öfkeyle dışarı bakıyordu. Bir taraftan bağırıp onu geri çağırırken, bir taraftan da ani dönüş nedeniyle bozulan rotayı düzelttim. İstesem bile dönecek yer yoktu. Kütük, önümüzdeki duman bulutunun içinde çok yakın bir noktadaydı. Harcayacak zamanım kalmamıştı. Orada suyun derin olduğunu bildiğimden gemiyi kıyıya doğru yanaştırdım. Kırılan dalların ve uçuşan yaprakların curcunası arasında üstümüzde asılı duran çalıların altından nehri yara yara ilerledik. Aşağıdaki yaylım ateşi uzun sürmedi. Zaten tüfekler boşalınca böyle olacağını biliyordum. Bir pencereden girip diğerinden çıkan parıltılı vızıltıdan çevik hareketlerle başımı sakındım. Dönüp, boş silahını sallayarak bağıran, deliye dönmüş dümencinin ardından kıyıya baktığında, iki büklüm koşan, sıçrayan, sürünen, kimi bütünüyle, kimi yarım yamalak seçilen ve kaybolup giden belirsiz insan silüetleri gördüm. Kepengin önünde, havada kocaman bir şey belirdi. Tüfek fırlayıp denize düştü. Adam aniden geriye adım attı. Omzunun üzerinden bana tuhaf, derin, sıcak bir ifadeyle baktı ve ayağımın dibine yığıldı. Başının yan tarafını iki kez dümene çarptı. Uzunca kamuşa benzeyen bir şey, tangırdayarak küçük, katlanır sandalyelerden birinin üzerine devrildi. O şeyi kıyıdaki birinin elinden çekip aldıktan sonra dengesini yitirip düşmüş gibi görünüyordu. Önümüzdeki ince duman tabakası kalkmış, kütüğün yanından geçmiştik. İleriye baktığımda yüz metre kadar mesafeyi görebiliyordum. Artık kıyıdan uzaklaşabilirdim. Ama ayağımda sıcak ve nemli bir şey olduğunu hissettim ve yere bakmak zorunda kaldım. Adam sırt üstü dönmüştü ve doğrudan bana bakıyordu. İki eli okamışa sarılmıştı. Pencereden içeri atılan ya da sokulan bir mızrağın gövdesiydi elindeki. Dümenciyi kaburga kemiklerinin hemen altından yanından vurmuştu. Ucu korkunç bir yere açarak görünmeyecek kadar derine girmişti. Ayakkabılarımın içi kan dolmuştu. Yerde oluşan durgun kan gölü dümenin altında koyu kırmızı parlıyordu. Gözlerinde şaşırtıcı bir parıltı vardı. Yaylım ateşi yeniden başladı. Bana endişeyle bakıyordu. Mızrağa değerli bir şeymiş gibi sarılmıştı. Sanki onu elinden almamdan korkuyordu. Güçlükle gözlerimi onun gözlerinden alıp dümene dönebildim. Başımın üzerinde duran buhar düdüğünün ipini tek elle bulup aceleyle üst üste öttürdüm. Öfkeli ve savaşı çağrıştıran bağrışma yaygarası anında kesildi ve ardından ormanın derinliklerinden, insana sanki son umudunda dünyadan uçup gitmek üzere olduğunu düşündüren titrek, uzun, kederli ve korku dolu bir inleme yükseldi. Çalılıkların arasında büyük bir karışıklık vardı. Ok yağmuru sona ermişti. Atılan son birkaç el mermi keskin sesler çıkardı ve ardından sessizlik geldi. Kıştaki pervanenin hımbıl vuruşlarına rahatlıkla duymama izin veren sessizlik. Pembe pijamalı seyyah kapıda ateşli ve heyecanlı bir halde göründüğünde dümeni tam sancağa kırmıştım. Resmi bir ses tonuyla ''Beni müdür gönderdi'' diye başladı ama birden durakladı. ''Aman tanrım'' dedi yaralı adama bakarak. ''Biz iki beyaz başında dikiliyorduk. Parlak ve şaşkın bakışları ikimizi de sarmıştı. İnanın Sanki birazdan anlaşılır bir dille bir şeyler soracak gibi görünüyordu ama doğru dürüst ses bile çıkaramadan, kolunu bacağını bile oynatmadan, tek bir kası bile seyirmeden öldü. Yalnızca son anda bizim göremediğimiz bir işarete, duyamadığımız bir fısıltıya yanıt verircesine suratını astı, bu da onun kara ölüm maskesine inanılmaz bir kasvet, boğucu, tehditkar bir ifade ekledi. Endişeli bakışların parlaklığı ağır ağır sönerek boş bir cama dönüştü. Temsilciye umutla, ''Dümende durabilir misin?'' diye sordum. Çok kararsız görünüyordu ama koluna sarıldım. O da istese de istemese de dümende durması gerektiğini anladı. Doğrusunu söylemem gerekirse ayakkabılarımı, çoraplarımı değiştirmek için ölüyordum. ''Öldü'' diye mırıldandı. Derinden etkilenmişti. ''Ona ne şüphe?'' dedim. Ayakkabı bağcıklarıma deli gibi asılırken. Bu arada Bay da o sıralarda öldüğünü tahmin ediyorum. O an için en güçlü düşünce buydu. Sanki var olmayan bir şey peşinde çabalamakta olduğumu keşfetmişim gibi büyük bir hayal kırıklığına kapılmıştım. Onca yolu sadece Bay konuşmak amacıyla tepmiş olsaydım, bundan daha fazla rahatsız olamazdım. Onunla konuşmak. Ayakkabılarımdan tekini suya fırlattım ve beklediğim tek şeyin bu olduğunu anladım. Bay Kurt'la bir konuşma. Şaşırarak aslında onu bir şeyler yaparken değil de bir şeyler konuşurken hayal ettiğimi fark ettim. Kendi kendime artık onu asla göremeyeceğim ya da artık onunla asla el sıkışamayacağım demiyordum. Artık onu asla duyamayacağım diyordum. Kendisini bir ses olarak tanıtmıştı. Elbette onu bazı hareketlerle ilişkilendirmemiş de değildim. Her türlü kıskançlık ve imrenme ifadesiyle diğer tüm temsilcilerin toplamından fazla fil dişi topladığı, takas ettiği, dolandırdığı ya da çaldığı anlatılmamış mıydı bana? Mesele bu değildi. Mesele onun yetenekli bir yaratık olmasıydı ve tüm yetenekleri arasında en öne çıkanı ve içinde gerçek bir varlık hissi taşıyanı da hitabet yeteneği ve sözleriydi. Şaşırtıcı, aydınlatıcı, en çok övülen, en çok aşağılanan, yanıp sönen ışık üzmesi, geçit vermez bir karanlığın kalbinden gelen sahte bir akımdı bu ifade yeteneği. Ayakkabının diğer teki de nehrin kötülük tanrısını boyladı. ''Tanrım'' diye düşündüm. Her şey bitti, çok geç kaldık. O yok oldu, yetenek yok oldu. Bir mızrakla, okla ya da sopayla, o adamın konuştuğunu asla duyamayacağım artık. Duyduğum hüzün aşırı bir duygu patlamasıydı. Tıpkı çalıların arasındaki şu vahşilerin inlemelerinde gördüğüm hüzün gibi. Bir inancımı yitirseydim ya da hayatımdaki en büyük talihi ıskalasaydım daha büyük bir yalnızlık hissetmezdim. Neden öylesine iş geçiriyorsunuz? Saçma mı? Tamam saçma, yüce tanrım. İnsan hiç... Neyse, biraz tütün verin bana. Bir an derin bir sessizlik oldu, ardından bir kibrit çaktı ve sarkan kırışıklıkları, düşmüş göz kapaklarıyla Marlow'un yoğun bir dikkat ifadesi taşıyan, yıpranmış, çökmüş yüzü göründü. Piposundan güçlü nefesler çekerken, sanki geceyle kibritten çıkan küçük Alev'in düzenli yanıp sönmesi arasında bir görünüp bir kayboluyordu. Kibrit söndü. ''Saçma!'' diye bağırdı. Anlatması en zor yanı da bu. Şu halinize bakın. Çifte çapalı, yerinden kıpırdamayan gemiler gibi ikişer palamara bağlanmışsınız. Bir köşede kasap, bir köşede polis, iştahınız yerinde, ateşinizde normal. Duydunuz mu? Yılın başından yılın sonuna dek normal. Tutup ne diyorsunuz? Saçma. Saçmanın canı cehenneme. Saçma. Benim sevgili dostlarım, sırf sinirden bir çift yeni ayakkabıyı denize fırlatan bir adamdan başka ne bekleyebilirsiniz? Şimdi düşününce ağlamadığıma şaşıyorum. Her şeye rağmen yürekliliğimle gurur duyalım. Yetenekli Baykurt'su dinlemenin paha biçilmez ayrıcalığını yitirdiğim fikrine kapılmıştım. Ama elbette yanılmaktaydım. Bu ayrıcalık beni bekliyordu. Evet, onun hakkında haddinden fazla şey dinlemiştim. Ve ben de haklıydım. Bir ses, bir sesten başka bir şey değildi o ve duydum onu, o sesi ve diğerlerini. Hepsi bir sesten başka bir şey değillerdi. O günlerin elle tutulamaz, büyük bir şamatanın son titreyişleri gibi aptalca, aşağılık, sefil, vahşi ya da sadece kötü ve hiçbir şekilde mantığa sığmayan hatırasını hala yanımda taşıyorum. Sesler, sesler, kızın kendisi bile. Şimdi, uzun süre sessiz kaldı. ''Yeteneklerinin hayaletini sonunda bir yalanla yere serdim.'' diye başladı birden. ''Kız.'' ''Ne?'' ''Kız mı dedim?'' ''Kızın bunlarla hiç alakası yok. Onların, kadınların yani, bunlarla alakaları yoktur, olamaz. Biz onların kendi güzel dünyalarında yaşamaya devam etmelerine yardımcı olmalıyız. Yoksa bizim dünyamız daha da çirkinleşir.'' ''Ah, tüm bunlarla alakası olmaması gerekirdi onun.'' Bay Kurtsun hortlamış bedenini, sözlüm derken duymalıydınız. O zaman kızın nasıl da tüm bunlarla alakasız olduğunu anlardınız. Bir de Bay Kurtz'un o koca alnını görseydiniz. Bazen insanın öldükten sonra da saçlarının uzamaya devam ettiğini söylerler ama bu, bu tür tamamıyla geldi. Arazi onun başına bir şaplak indirmişti. Görecektiniz, top gibiydi başı. Fil dişinden bir top gibi, okşamıştı dua onu ve hop, Solu vermişti Kurtuz. Doğa onu almış, sevmiş, damarlarına nüfuz etmiş, etini tüketmiş, şeytani bir kabul töreninin akıl alma seremonileriyle ruhunu ele geçirmişti. O arazinin en çok üzerine düştüğü şımarık gözdesiydi. Fil dişi mi? Elbette. Küme küme, öbek öbek, eski kerpiç kulübe ağzına kadar fil dişiyle doluydu. Tüm ülkede ne yerin altında ne üstünde ulaşılacak tek bir diş kalmadı sanırdınız. Müdür küçümseyerek, çoğu fosil demişti. Benden daha fosil sayılmazlardı ama topraktan çıkarılan fil dişine fosil diyorlar işte. Görünen o ki, bu zenciler fil dişlerini bazen gömüyorlardı. Ama bu yığını belli ki yetenekli Baykurt kaderinden koruyacak kadar derine gömememişlerdi. Tekneyi fil dişiyle doldurduk epeycesini de güverteye yığmamız gerekti. Böylece görmesi mümkün olduğu sürece hayranlıkla izleyebilecekti fil dişini. Son ana kadar korumuştu bu hayranlık duygusunu. Onu benim fil dişim derken duymalıydınız. Evet, öyle diyordu. Benim sözlüm, benim fil dişim, benim şubem, benim nehrim, benim. Her şey ona aitti. Tüm bunlar Doğanın muazzam bir kahkaha patlatarak, yıldızları dahi yerlerinden oynatması beklentisiyle nefesimi tutmama yol açmıştı. Her şey ona aitmiş. Mısır balıktan başka bir şey değildi bu. Asıl mesele, onun neye ait olduğunu, karanlığın hangi güçlerinin onun üzerinde hak iddia ettiğini bilmekti. İnsanın tüylerini diken diken ediyordu bu düşünce. Bunu tasavvur etmeye çalışmak imkansızdı sağlıklı da değildi. Ülkenin kötüleri arasında kendisine yüksek bir makam bulmuştu gerçekten de. Anlayamazsınız. Nasıl anlayasınız ki? Altınızdaki zemin sağlamken, etrafınız yüzünüze gülümsemiye, üzerinize titremeye hazır nazik komşularınız tarafından sarılmışken, kibarca polisle kasabın arasındaki yolu adımlayıp rezalet çıkarmaktan, dar ağaçlarından ve tımaranelerden duyduğunuz kutsal korku içinde yaşarken bir insanın engel bilmez ayakları, yalnızlıktan geçerek polissiz mutlak yalnızlıkta, sessizlikte, kamuoyunun görüşünden söz eden hiçbir nazik komşunun fısıltısının duyulmadığı mutlak sessizlikte onu ilk çağların hangi özel bölgesine götürür hayal edebilir misiniz? Bu küçük şeyler aslında çok büyük farklar yaratır. Bunlar kaybolduğunda... Kendi iç gücünüze, kendi inancınızın gücüne güvenmek zorundasınızdır. Elbette yanlış yola sapmak için fazlasıyla salak da olabilirsiniz. Karanlığın güçlerinin saldırısına uğradığınızı dahi bilemeyecek kadar akılsız da olabilirsiniz. Kabul ediyorum, hiçbir salak şeytanla ruhu için pazarlığa oturmaz. Ya salak çok salaktır ya da şeytan çok fazla şeytanidir, bilemiyorum. Ya da cennetin görüntüleri ve sesleri dışındaki her şeye karşı kör ve sağır olacak kadar yüce bir yaratıksınızdır. O zaman da dünya sizin için geçici bir duraktır. Böyle biri olmak kayıp mıdır, kazanç mıdır ben bilemem ama çoğumuz ne biri ne öbürü gibiyiz. Dünya bizim için görüntülerine, seslerine ve kokularına da katlanarak aman tanrım sıkıysa ölmüş su aygırını kokla da zehirlenme İçinde yaşanacak bir yerdir. Görmüyor musunuz, bu noktada gücünüz, pisliği gömmek için mütevazı çukurlar kazma yeteneğinize olan inancınız, yani adanmışlığınızın ama kendinize değil, muğlak, yorucu bir işe adanmışlığınızın gücü devreye giriyor. Bu da yeterince zor zaten. Hoş, bahane bulmaya, hatta açıklamaya dahi çabalamıyorum. Bay Kurtz için, Bay Kurtz'un gölgesi için kendimle hesaplaşıyorum sadece. Bu yoklar diyarından gelen, şeytanlar alemine kabul edilmiş hayalet, her şeyiyle yok olmadan önce akılanma sırlarıyla onurlandırdı beni. Bunun tek nedeni de benimle İngilizce konuşabiliyor olmasıydı. Gerçek kurt kısmen İngiltere'de eğitim görmüştü ve kendisinin de lütfettiği gibi duyguları yerli yerindeydi. Annesi yarı İngiliz, babası yarı Fransızmış. Kurtun meydana gelişine tüm Avrupa katkıda bulunmuş. Zaman geçtikçe öğrendim ki Uluslararası Vahşi Gelenekleri Yok Etme Derneği sonraki çalışmalarına ışık tutması için çok yerinde bir davranışta bulunarak kurstan bir rapor hazırlamasını istemiş. O da bu raporu yazmış. Gördüm, okudum. Hitabet çok iyiydi. Çok çok iyi. Ama bence biraz fazla öfkeliydi. Dolu dolu 17 sayfa yazacak kadar zaman bulmuştu. Ama bu herhalde, diyelim... Sinirlerinin bozulup da çeşitli zamanlarda duyduklarımı istemeyerek de olsa bir araya getirerek anladığım kadarıyla kendisine önerilen, Bay Kurtsun kendisini anlıyorsunuz ya, korkunç ayinlerle son bulan bazı gece yarısı danslarını yönetmeye başlamasına yol açmasından önceydi. Ama metin iyi yazılmıştı. Yine de daha sonradan öğrendiklerimin ışığında giriş paragrafı bugün bana çok uğursuz geliyor. Biz beyazların onlara, vahşilere… Vardığımız gelişmişlik noktası nedeniyle zorunlu olarak doğaüstü varlıklar olarak görünmemiz ve tanrısal bir kudretle yaklaşmamız gerektiği falan filan. Sonra sadece irademizi ortaya koyarsak sağlayacağımız iyilikler için sınırsız güç elde edebiliriz vesaire vesaire. Bu noktadan sonra iyice yükseklere çıkıyordu ve beni de sardı. Vardığı sonuçlar çok görkemliydi ama akılda kalması zordu. Soylu bir yüceliğin kontrol ettiği egzotik bir ululuk hissi verdi bana. Heyecandan ürperdim. Kelimelerin yakıcı, soylu, sınırsız hitabet gücüydü bu. Cümlelerin büyüleyici akışını engelleyecek pratik imalar yoktu. Sadece son sayfanın altında, daha sonradan dengesiz bir elle çiziktirildiği çok belli olan bir tür not, yöntem tartışması olarak kabul edilebilirdi. Çok basitti ve her türlü fedakarlık duygusuna dair o dokunaklı çağrının ardından insanı yakıyordu. Sakin gökyüzünde çakan bir şimşek gibi parlak ve korkutucuydu. Bütün hayvanların kökünü kazıyın. Asıl şaşırtıcı olan bu değerli notu bütünüyle unutabilmesiydi. Çünkü daha sonra bir anlamda kendine geldiğinde, kendi deyimiyle, Risalesine iyi bakmam için bana defalarca yalvardı, yazdıklarının ileride kariyeri üzerinde olumlu bir etkisi olacağına inanıyordu. Bu işler hakkında her şeyi biliyordum, dahası sanki onun hatırasına da göz kulak olmam gerekecekti. İsteseydim, ilerlemenin çöp tenekesinde sonsuz bir uykuya göndermek üzere onu, bütün o süprüntülerin ve deyim yerinde ise uygarlığın kedi leşlerinin arasına gönderebilirdim. Çünkü yaptıklarımla bunu sonuna kadar hak etmiştim. Ama gördüğünüz gibi bunu yapamam. O unutulmayacak. Ne olursa olsun sıradan biri değildi. İlkel ruhları kendi şerefine yapılan sinir bozucu bir cadı dansına katılmaya çekecek veya onları korkutacak kadar güçlüydü. Seyyahların da küçük ruhlarını tatsız kuşkularla doldurabiliyordu. En azından bir sadık dostu vardı. ''Şu dünyada adi olmayan çıkarcılık pisliğine bulaşmamış en azından tek bir ruhu fethetmişti. Hayır, ben onu unutamam. Ama yine de ona ulaşmak için yitirdiğimiz cana değdiğini de kabul edemem. Eski dümencimi çok özledim. Onu daha bedeni kaptan köşkünde yatıyorken özlemiştim. Kara sahrada bir avuç kum kadar değeri olmayan bir vahşiye özlem duymam size tuhaf gelebilir. Ama onun ne işe yaradığını görmüyor musunuz?'' ''Hayır.''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 O benim için dümen sallıyordu. Ben ona bakıyor, onun kusurlarıyla ilgileniyordum ve böylece sadece aniden koptuğunda varlığını fark ettiğim tuhaf bir bağ kurulmuştu aramızda. Bana yaralandığı anki sıcak, derin bakışı bugün gibi aklımda. Çok can alıcı bir anda ortaya atılan uzak akrabalık iddiası gibi. Zavallı aptal. O kepenge ellememiş olsaydı kendisini hiç tutamıyordu. Hiç ''Tıpkı kurt gibi. Rüzgarda sallanan bir ağaç gibi. Ayağıma kuru bir çift tellik geçirir geçirmez mızrağı böğründen çıkardım. İtiraf etmeliyim ki bu operasyonu gözlerimi sımsıkı kapatıp gerçekleştirdim ve sonra onu dışarı çektim. Küçük eşiği aşarken topukları havaya zıpladı. Omuzlarını göğsüme bastırmıştım. Çaresizlik içinde arkasından sarıldım ona. Ah öyle ağırdı ki bana dünyadaki herkesten daha ağır gibi geldi.'' Ve daha fazla oyalanmadan onu güverteden denize devirdim. Akıntı dümenciyi bir parça ot gibi sürükledi. Bir daha görmemek üzere onu gözden kaybedene dek bedeninin iki kez döndüğünü gördüm. Bu arada seyyahlar ve müdür kaptan köşkünün etrafındaki üst güverteye toplanmışlar. Heyecanlı saksağın sürüsü gibi birbirleriyle konuşuyorlar ve benim kalpsiz tez canlılığım hakkında fısıldaşıyorlardı. Bedenin gemide durmasını hangi nedenle istiyorlardı bilemiyorum. Mumyalamak mıydı yoksa niyetleri? Ama aşağıdaki güverteden de başka uğursuz fısıldaşmalar duydum. Oduncu dostlarım da tepkiliydi. Üstelik onların nedeni daha mantıklıydı. Ama yürüttükleri mantığın pek akla yatkın olmadığını kabul etmeliyim. Susun bakayım. Kararımı vermiştim. Eğer eski dömencim illaki yenecekse... Bunu sadece balıklar yapacaktı. Hayattayken ikinci sınıf bir dümenci olabilirdi ama öldükten sonra birinci sınıf bir çekicilik kazanabilir ve beklenmedik kargaşalara yol açabilirdi. Hepsi bir yana, bir an önce dümenimin başına geçmek istiyordum. Çünkü pembe pijamalı adam işe yaramaz bir ahmak olduğunu gösteriyordu. Basit cenaze töreni biter bitmez de öyle yaptım. Nehrin tam ortasından yarım yol ilerliyorduk. Benimle ilgili konuşmalara kulak kabartmıştım. Kurstan da şubeden de umudu kesmişlerdi. Kurt ölmüş, şube yanmıştı vesaire vesaire. Kızıl saçlı seyyah en azından kurt'un öcünün alındığını düşünerek kendinden geçiyordu. "Yahu, çalılıkların arasında şanlı bir kıyım yaptık değil mi? Ne diyorsunuz ha?" Kana susamış kızıl kapalı serseri göbek atıyordu. Oysa yaralı adamı gördüğünde neredeyse bayılıyordu. En azından ortalığı şanlı bir dumana boğmayı başardınız, demekten kendimi alamadım. Çalıların hışırdamasından, havada uçuşmasından, mermilerin hepsinin çok yukarıdan gittiğini görmüştüm. Nişan alıp silahı omzuna dayıyarak ateş etmediğiniz sürece hiçbir şey vuramazsınız ama bu arkadaşlar gözlerini kapatıp kalçalarından ateş ediyorlardı. Bana kalırsa ki haklı çıkacaktım, geri çekilme buhar düdüğünün ötmesinden kaynaklanmıştı. Bunun üzerine kurtsu unutup alıngan karşı çıkışlarla bana söylenmeye başlamışlardı. Müdür dümenin yanında dikilmiş alçak sesle karanlık basmadan nehirden aşağı doğru olabildiğince ilerlememiz gerektiğini anlatırken uzaklarda nehrin kıyısında bir açıklıkla bina gibi bir şeylerin ana hatlarını gördüm. Bu nedir diye sordum merakla ellerini çırptı şube diye bağırdı yarı hızla gitmeye devam ederek hemen kıyıya yanaştım. Dürbünle bakınca çalılıklardan tamamen temizlenmiş, üzerinde yer yer ağaçlar bulunan bir tepenin yamacını gördüm. Tam tepede çoktandır çürümeye bırakılmış bir bina yarısına kadar otlarla gömülmüştü. Yüksek çatısındaki büyük delikler uzaktan kara kara belli oluyor, ağaçlar ve cangıl arka planı oluşturuyordu. Etrafında ne çit ne de parmaklık gibi bir şeyler vardı ama evin yakınında kabaca kesilip yontulmuş, Tepelerine yuvarlak oymalı toplar oturtulmuş bir dizi halinde altı ince direkten bir zamanlar orada bir çit olduğu anlaşılıyordu. Parmaklıklar ya da aralarında her ne vardıysa yok olmuştu. Elbette tüm bunları orman çevriliyordu. Kıyı çıplaktı, suyun hemen yanında, başında tekerlek büyüklüğünde bir şapka taşıyan beyaz bir adam var gücüyle bize el ediyordu. Ormanın hem alt hem üst kesimlerini inceleyince kıpırdamalar gördüğümden emindim. Sağda solda insan figürleri hareket ediyordu. Buralardan temkinli bir biçimde geçtikten sonra motoru durdurdum. Tekneyi kendi ilmesiyle kıyıya yönlendirdim. Kıyıdaki adam bağıra çağıra bizi karaya inmeye çağırıyordu. Müdür, saldırıya uğradık diye çığlık attı. Diğeri, biliyorum biliyorum sorun yok diye seslendi neşeyle. Gelin, sorun yok, sizi gördüğüme çok sevindim. Yüzü bana bir şeyleri hatırlatıyordu. Bir yerlerde daha önce gördüğüm komik bir şeyleri... Yanaşmak için manevra yaparken kendi kendime ''Bu adam neye benziyor yahu?'' diye soruyordum. Birden çıkardım. Palyaç uyandırıyordu. Elbiseleri sanki kahverengi Amerikan bezindendi. Ama her yanında yamalar vardı. Mavi, kırmızı, sarı renkte parlak yamalar. Arkasında, önünde, dirseklerinde, dizlerinde yamalar. Ceketinin kenarlarında renkli biyeler, pantolonunun paçalarında kırmızı şeritler vardı. Gün ışığında oldukça çarpıcı ve şık görünüyordu. Çünkü yamaların hepsinin ne kadar özenle yapıldığı belli oluyordu. Sakalsız, çocuksu aydınlık yüzünde öne çıkan hiçbir özellik yoktu. Burnu soyulmuştu. Küçük, mavi gözleri vardı. Rüzgarın süpürdüğü düz bir ovada nasıl gün ışığıyla gölge birbirlerini kovalarsa, adamın yüzünde de gülümseme ve somurtma birbirlerini öyle kovalıyordu. ''Dikkat et kaptan, şurada dün geceden takılıp kalan bir kütük var.'' diye seslendi. Ne, yine mi kütük? Ne yalan söyleyeyim, çok kötü küfür ettim. Neredeyse büyüleyici yolculuğumun sonunda topal teknemin dibini deliyordum. Palyaço küçük küt burnunu bana çevirdi. İngiliz misiniz? diye sordu gülerek. Ben de dümenden, ya siz? diye bağırdım. Yüzünden gülümsemesi silindi ve hayal kırıklığına uğramama üzülmüş gibi hayır anlamında başını iki yana salladı. Sonra yüzü yeniden aydınlandı. ''Beni yüreklendirmek ister gibi bir Eda'yla, ''Boşver'' dedi. ''Vaktinde gelebildik mi?'' diye sordum. Başını tepeye çevirerek, ''O burada'' dedi. Birden suratı asılmıştı. Yüzü sonbahar havası gibiydi. Bir kapıyor, bir açıyordu. Müdür, tepeden tırnağa silahlı seyyahlar eşliğinde eve gidince, o güverteye geldi. ''Bu işi sevmedim, çalılıklar yerlilerle dolu'' dedim ona. O da ciddiyetle bunun pek önemli olmadığını söyledi ve basit insanlardır onlar diye ekledi. Neyse. Neyse, geldiğinize çok sevindim. Onları uzakta tutmak tüm zamanımı aldı. Ama önemli olmadığını söylemiştiniz diye bağırdım. Yani demek istediğim özel olarak zarar vermek amacında değillerdi dedi. Ama dikkatle ona baktığımı fark edince ciddi bir zarar diyerek sözünü düzeltti. Sonra neşeli bir tavırla, ''Ya bu kaptan köşkünüzün temizlenmesi gerekir.'' dedi. Bir solukla başımızın belaya girme olasılığına karşı sürekli buhar düdüğünde buhar bulundurmam gerektiğini söyledi. ''Düdüğün bir ötüşü, silahlarınızın hepsinden daha çok işe yarayacaktır.'' ''Dedim ya, basit insanlar onlar.'' diye tekrar etti. O kadar hızlı konuşuyordu ki afallamıştım. Büyük yalnızlığının acısını çıkarır gibiydi. Zaten gülerek, durumun bu olduğunu bana kendisi de ima etti.'' ''Baykurt'la konuşmaz mısınız?'' diye sordum. ''Onunla konuşmaz mısınız? Sadece dinlersiniz.'' dedi büyük bir coşkuyla. Ama şimdi, derken kolunu salladı, göz açıp kapayıncaya dek büyük bir hüzünün derinliklerine gömüldü. Fakat hemen sonra bir sıçramayla kendine geldi. İki elimi de kaptığı gibi sallamaya başladı. Bir yandan da ağzında bir şeyler gebeliyordu. ''Denizci kardeş, onur, keyif, memnuniyet, kendimi tanıtayım, Rus.'' Başrahibin oğlu, Tabmo hükümeti, o da ne? Tütün. İngiliz tütünü, mükemmel İngiliz tütünü. Bu çok dostça. içmek mi? Siz tütün içmeyen denizci gördünüz mü hiç? Pipo onu sakinleştirdi. Ben de yavaş yavaş adamın okuldan kaçtığını, bir Rus gemisiyle denize açıldığını ama tekrar kaçtığını, bir süre İngiliz gemilerinde çalıştığını, başrahip olan babasıyla aralarının artık düzeldiğini anlayabildim. ''Bunun üzerinde çok duruyordu. Ama gençken insanın bir şeyler görmesi, tecrübe edinmesi, fikirler biriktirmesi, ufkunu genişletmesi gerekir.'' dedi. ''Burada mı?'' diye araya girdim. ''Asla bilemezsiniz. Ben Bay Kurs'la burada tanıştım.'' karşılığını verdik gençlere özgü bir ağır başlılık ve biraz da sitemle. Ondan sonra dilimi tuttum. Anladığım kadarıyla kıyıdaki bir Hollandalı ticarethaneyi kendisine gereken erza ve malları vermeye razı ettikten sonra gönül rahatlığıyla iç kesimlere doğru yola koyulmuştu. Başına gelebilecekler hakkında bir bebek kadar fikri yoktu. İki yıl kadar o nehirde tek başına, herkesten ve her şeyden kopuk bir halde gezinip durmuştu. Göründüğüm kadar genç değilim. 25 yaşındayım, dedi ve büyük keyifle, başlarda ihtiyar fanşu iten beni bu cehennemin derinliklerine yollardı diye anlatmaya başladı. Ama ben inat ettim, konuştum, durmadan konuştum. Sonunda dırdırımla pek sevdiği köpeğini öldüreceğimden korktu da bana ucuzundan biraz malla birkaç silah verdi. Bir daha da benimle karşılaşmamayı umduğunu söyledi. İyi adamdı ihtiyar Hollandalı Van Schuyten. Bir yıl önce ona küçük bir parti fil dişi gönderdim. Artık döndüğümde bana küçük hırsız diyemez. Umarım eline geçmiştir. Gerisi de umurumda değil. Sizin için biraz odun dizmiştim. Orası benim eski evimdi. Gördünüz mü? Tavson'un kitabını verdim ona. Beni öpecek sandım ama kendisini tuttu. Kendinden geçmiş bir halde, elimde kalan tek kitap buydu. Kaybettim sanıyordum, dedi. Tek başına gezen adamın başına bir sürü iş gelir, biliyorsunuz. Kimi zaman kanolar devrilir, kimi zaman insanları kızdırınca bir an önce toz olmanız icap eder. Sayfaları çevirdi. ''Rusça mı not alıyorsunuz?'' diye sordum. Başını ''Evet'' anlamında salladı. ''Ben de şifreli yazdınız sanmıştım'' dedim. Önce güldü, sonra ciddileşti. ''Bu adamları uzak tutmam çok zor oldu'' dedi. ''Sizi öldürmek mi istediler?'' diye sordum. ''Yok hayır'' diye bağırdı önce ama sonra kendini tuttu. ''Peki bize niye saldırdılar?'' diye ısrar ettim. Başta çekindi, ardından sıkıla sıkıla, ''Onun gitmesini istemiyorlar'' İstemiyorlar mı? diye sordum merakla. Bütünüyle esrar ve bilgelik yüklü bir havayla başını salladı. Söyledim ya, dedi. Bu adam benim ufkumu genişletti. Yus yuvarlak mavi gözleriyle bana bakarak kollarını iki yana açtı. 3. Hayretle ona baktım. Rengarenk elbisesiyle pandomim tiyatrosundan kaçmış gibi heyecanlı ve göz alıcı bir şekilde duruyordu karşımda. Varlığı dahi inanılmaz, akıl almaz, tamamen şaşılacak bir şeydi. Çözülmesi imkansız bir problemdi. Nasıl var olduğunu, bu kadar içerilere gelmeyi nasıl başardığını, nasıl ayakta kaldığını, anında neden yok olup gitmediğini anlamak mümkün değildi. Biraz daha ilerledim, dedi. Sonra biraz daha. Geriye nasıl döneceğimi bilemeyecek kadar ilerilere. Neyse, vakit çok. Ben başımın çaresine bakarım. Siz kurtsu bir an önce götürün. Bir an önce diyorum. Gençliğin cazibesi giydiği rengarenk paçavraları, yoksulluğunu, yalnızlığını, beyhude dolanmalarının altındaki tek başınalığını örtüyordu. Aylardır, hatta yıllardır, yaşadığı hayatın tek günlük bile ticari bir değeri yoktu ve o orada cesaretle, tasasız ve mutlak yalnızlığı içinde gençliği ve göze batmayan gözü karalığı sayesinde yaşıyordu. Hayranlıkla imrenme arası bir duyguya kapılmıştım. Cazibe onun itici gücü oluyor, hayatta kalmasını sağlıyordu. Belli ki araziden tek isteği, nefes almasına, hareket etmesine yetecek kadar bir yerdi. İhtiyaç duyduğu şey, sınırsız yokluklar içinde var olmak ve muhtemel tüm risklere atılmaktı. Tamamen saf, ölçüsüz, meşakkatli macera ruhu bugüne dek tek kişiyi esir almışsa o kişi karşımda yamalı bohça gibi duran bu genç adamdan başkası değildi. Bu mütevazı ve temiz ateşliliğinden dolayı neredeyse ona imrenmiştim. Bu ateş, benliğiyle ilgili her şeyi öyle yok etmişti ki, sizinle konuşurken bile onun, gözünüzün önündeki adamın, bunca şeyi yaşayan kişi olduğunu unutuveriyordunuz. Ama kurtsa adanmışlığı değildi imrendiğim. Bunun üzerine kafa yormamıştı. Adanmışlık kendiliğinden gelmiş, o da bunu bir tür hevesli kadercilikle kabul etmişti. Şunu söylemeliyim ki, Bugüne dek karşılaştığı tehlikelerin en büyüğü de buydu bence. Rüzgar olmadığı için ilerleyemeyip yan yana gelen ve birbirine dayanan iki tekne gibi onlar da kaçınılmaz olarak bir araya gelmişlerdi. Bana kalırsa Kurt kendisine bir dinleyici arıyordu. Çünkü bir defasında ormanda kamp yaparlarken bütün gece sohbet etmişlerdi. Daha doğrusu Kurt konuşmuştu. Hatırasına kendini kaptırarak her şey hakkında konuşmuştuk, dedi. Uyku nedir unuttum. Tüm gece sanki bir saat gibi gelmişti. Her şeyi, her şeyi. Aşkı da elbette. Seninle aşk hakkında mı konuştu, dedim eğlenerek. Senin anladığın gibi değil, diye bağırdı. Neredeyse tutkulu bir sesle. Genel olarak konuştu. Bazı şeyleri görmemi sağladı. Bazı şeyleri. Kollarını havaya kaldırdı. O sırada güvertedeydik. Oduncularımın şefi de yakınımızda uzanmıştı. Sert, parıldayan gözlerini ona çevirdi. Etrafıma bir baktım. ''Neden bilmiyorum. Fakat sizi temin ederim ki bu ülke, bu nehir, bu cangıl, bu tepemde tutuşan gökyüzü bana daha önce hiç ama hiç o kadar çaresiz, o kadar karanlık, insan düşüncesine o kadar kapalı.'' İnsanın zaaflarına karşı o kadar acımasız gelmemişti. Demek sen de o zamandan beri yanından ayrılmadın, dedim. Aksine, ilişkilerinde çeşitli nedenlerle kopukluk yaşamış gibi görünüyordu. Bana gururla anlattığı kadarıyla Kurt iki kez hastalandığında ona bakmıştı. Tehlikeli bir işin üstesinden gelmiş gibi söz ediyordu bundan. Ama aslında Kurt ormanın derinliklerinde hep yalnız gezermiş. Bu şubeye sık sık gelirdi. ''Günlerce onun geri dönmesini beklemişimdir çoğunlukla.'' dedi. ''Aa, ama beklemeye değiyordu doğrusu. Bazen, ''Ne yapıyordu? Araştırma mı ne?'' diye sordum. ''Aa evet, elbette.'' dedi. ''Birçok köy keşfetmiş, bir de göl. O, gölün tam olarak ne yönde olduğunu bilmiyormuş. Fazla soru sormak tehlikeliymiş. Ama seferleri genellikle fil dişi içinmiş.'' Ama o sıralar takas yapmak için yanında mal yoktu, diye itiraz ettim. Uzaklara bakarak, ''Şimdi bile elinde bir sürü fişek var ya.'' diye yanıtladı. Yani açıkça söyleyecek olursak, ''Talan etti her yeri.'' dedim. Başını salladı. Tek başına değil elbette. Gölün çevresindeki köylerle ilgili bir şeyler homurdandı. ''Kurt, kabileyi de peşinden sürükledi, öyle değil mi?'' dedim. Biraz kıvrandı. Ona tapıyorlardı dedi. Bu sözleri öyle sıradışı bir tavırla söyledi ki ince ince süzdüm onu. Kurt hakkında konuşurken ki heves ve gönülsüzlüğü tuhaftı. Bu adam onun hayatını esir almış, zihnini işgal etmiş, duygularını kontrol altına almıştı. Ne bekliyordunuz ki? diye patladı. Tepelerine fırtına gibi, yıldırım gibi çöktü. Anlıyor musunuz? Üstelik de böyle bir şeyi hiç görmemişlerdi. Böyle korkunç bir şeyi. İsterse öyle korkunç oluyor ki Bay Kurtsu, sıradan birini yargıladığınız gibi yargılayamazsınız. Hayır, hayır, hayır. Şimdi sırf bir fikir edinebilmeniz için size anlatmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Bir gün beni de vurmaya kalktı ama onu yargılamıyorum. Vurmak mı? diye bağırdım. Neden? Ben de evimin yanındaki köy kabile şefinin verdiği küçük bir parti fil dişi vardı. Çünkü onlar için avlanıyordum. Fil dişini istedi. Bahane duymak istemiyordu. Fil dişini verip ülkeden çekip gitmezsem beni vuracağını söyledi. Bunu yapabilirdi de. Bundan zevk de alırdı. Bu dünyada hiçbir şeyi onu canının istediğini öldürmekten alıkoyamazdı. Bu doğruydu da. Fil dişini verdim ona. Umurunda değildi. Ama kaçıp gitmedim. Hayır, hayır. Onu bırakamazdım. Dikkatli olmam gerekiyordu elbette. Tekrar eskisi gibi dost olana dek. Sonra ikinci kez hastalandı. Daha sonraları uzak durmam gerekti ondan. Ama bunu dert etmedim. Genellikle gölün etrafındaki o köylerde yaşıyordu. Bazen nehre indiğinde bana iyi davranırdı ama bazen de temkinli olmak benim yararımaydı. Bu adam çok acı çekti. Buradaki her şeyden nefret ediyor ama nedense kurtulamıyordu. Fırsatını bulunca ona henüz vakit varken gitmesi için yalvardım. Onunla beraber gitmeyi de önerdim. Bir evet diyor, sonra vazgeçiyor, ertesi gün yine fil dişi avına gidiyor. Birkaç hafta ortadan kayboluyor, bu insanlar arasında kendini unutuyordu. Kendini unutuyordu, anlıyor musunuz? Deli de ondan, dedim. Öfkeyle karşı çıktı. Bay Kurt deli olamazdı. Daha iki gün önce onun nasıl konuştuğunu duymuş olsaydım, böyle bir şeyin sözünü dahi etmeye cesaret edemezdim. Konuşurken dürbünümle sahile bakıyor, her iki yanımızda ve evin arkasında uzanan ormanın uçlarını tarıyordum. O çalılıkların içinde sessiz, sakin, tepedeki terk edilmiş ev kadar sessiz ve sakin, insanlar olduğunu bilmek rahatsız ediyordu beni. Doğanın yüzünde bana tam olarak anlatılmasa da, anlamsız ünlemlerle, omuz silkmelerle, yarım bırakılan cümlelerle, Derin bakışlarla son bulan imalarla sezdirilen, insanı hayrete düşüren hikayeden hiçbir iz yoktu. Gizli bir bilgi, sabırlı bir beklenti, yanına yaklaşılmaz bir sessizlik havasıyla orman, tıpkı bir maske gibi kıpırtısızdı, ağırdı, hapishanenin kapalı kapısı gibi. Rus, bana Baykursun daha yeni nehre inip o göl kabilesinin tüm savaşçılarını beraberinde getirdiğini anlatıyordu. Aylardır ortada yokmuş İnsanları kendisine taptırıyordur bence Sonra aniden çıkıp gelmiş Anlaşıldığı kadarıyla Ya karşı kıyıya Ya da nehrin daha alt kesimlerine Bir saldırı hazırlığındaymış Sonuçta daha çok fil dişi iştahı Nasıl desem Daha az maddeci tutkularına ağır basmış Ama Her nedense birden daha da kötüleşmiş Burada kimsesiz yatağa düştüğünü duydum Ben de koşup geldim ''Şansımı denemek için.'' dedi Rus. Ah evet kötüydü. Gerçekten de çok kötü.'' Dürbünümü eve çevirdim. Hiç hayat belirtisi yoktu. Sadece yıkık çatıyla, üç küçük pencere deliği olan, pencerelerinin hiçbirinin boyu diğerini tutmayan uzun kerpiç duvar görülüyordu. Hepsi de uzansam dokunabilirmişim gibi yakında görünüyordu. Sonra ani bir hareket yaptım. Yıkılıp giden çitin direklerinden biri görüş alanıma girdi. Hatırlarsanız, bu bir anede uzaktan gözüme çarpan süslemeden size daha önce söz etmiştim. Şimdi birden daha yakından görebiliyordum. Gördüğüm şeye ilk tepkim, sanki biri bana vuracakmış gibi kafamı aniden geri çekmek oldu. Daha sonra dürbünden bakarak direkleri tek tek dikkatle tarayınca yanlışımı anladım. Bu yuvarlak toplar süsleme değil, semboldü. Etkileyici ve kafa karıştırıcıydılar. Çarpıcı ve rahatsız edici. Akıl karıştırıcı olmanın yanında, eğer göklerden bakılıyorsa, akbabaların da iştahlarını kabartabilirlerdi. Böyle durumlarda direklere tırmanacak kadar çalışkan olan karıncaların ilgisini çektikleri ise belli oluyordu. Yüzleri eve çevrilmiş olmasaydı, kazıklara çakılmış o kafalar çok daha etkileyici olabilirlerdi. İçlerinden biri, sadece ilk gördüğüm bana dönüktü. Sandığınız kadar şoke olmadım. İrkilmemin de şaşırmaktan başka bir nedeni yoktu. Dediğim gibi, orada ağaçtan bir top göreceğimi sanıyordum. İlk gördüğüm kafaya geri döndüm. Oradaydı işte. Kara, kurumuş, çökmüş, göz kapakları inik, direğin tepesinde uyuyan bir kafa gibiydi. Büzüşmüş dudaklarının arasından görünen dişlerin oluşturduğu ince, beyaz çizgiyle gülümsüyordu da. O ebedi uykuda gördüğü keyifli ve sonsuz rüyaya aralıksız gülümsüyordu. ''Hiçbir ticari sırrı açıklamıyorum. Aslında müdür, daha sonra Bay Kurtsun yöntemlerinin bölgeyi harabeye çevirdiğini söyledi. Bu konuda hiçbir fikrim yok ama o kafaların orada asılı durmasının da hiçbir ticari faydası olmadığını açıkça bilmenizi isterim.'' Sadece Bay Kurtsun türlü tutkularını tatmin ederken kendini denetleyemediğini, kişiliğinde eksik bir yönün olduğunu gösteriyordu. Şiddetle ihtiyaç duyduğu anlarda o hitabet yeteneğinin içinden bulup çıkaramadığı küçük bir şeydi bu. Kendisi de bu eksikliğin farkında mıydı bilemiyorum. Sanırım sonunda fark etti, ta en sonunda. Fakat Arazi, bunu çok daha önce keşfetmiş, o muazzam işgalin öcünü berbat bir şekilde almıştı. Tahminimce ona kendisi hakkında bilmediği şeyleri, bu büyük yalnızlığa düşmeden önce hakkında hiç fikir sahibi olmadığı şeyleri fısıldamış, bu fısıltı ona karşı konulmaz ölçüde büyüleyici gelmişti. İçi de kof olduğundan bu fısıltı içinde yankılanmıştır herhalde. Dürbünü indirdim. Konuşacak kadar yakında görünen kafa birden ulaşılamaz bir uzaklığa sıçradı. Bay Kurtz'un hayranı biraz yılmış gibiydi. Telaşlı, belli belirsiz bir sesle bana onları... O sembolleri diyelim, indirmeye cesaret edemediğini anlatmaya başladı. Yerlilerden korkmuyordu. Baykurt söylemeden kıllarını kıpırdatmazlardı. Kurt'sunun oradaki nüfuzu olağanüstüydü. Etraf yerlilerin kamplarıyla doluydu. Şefleri her gün gelip kurtsu görüyordu. Önünde yerlere kapanıyorlardı. Baykurt'su için yapılan törenler hakkında hiçbir şey bilmek istemiyorum diye bağırdım. Nedense bu tür ayrıntıların bana kurtun penceresi önündeki kazıklarda kuruyan kafalardan daha dayanılmaz geleceğini hissediyordum. Sonuçta kafalar sadece vahşi bir görüntü oluşturuyordu. Zaten ben de karmaşık olmayan, saf vahşiliğin olumlu bir ferahlama yarattığı, bu tür şeylerin gün ışığında açıkça var olma hakkına sahip olduğu, incelikli korkuların hüküm sürdüğü, ışıksız bir bölgeye götürülmüş gibiydim. Genç adam şaşkın gözlerle bana baktı. Sanırım Bay Kurtz'u tapılacak biri gibi görmemi beklemiyordu. Benim, Bay aşk, adalet, hayat bilgisi ve aklınıza ne gelirse onun üzerine çektiği muhteşem nutukları dinlememiş olduğumu unutuyordu. Bay un önünde sürünmeye gelince, bu delikanlı en az vahşiler kadar sürünmüştü. Benim koşullardan haberim yokmuş, bu kafalar asilerin kafalarıymış. Kahkahayı basınca çok şaşırdı. Asiler. Bakalım daha neler duyacaktım. Düşmanlar vardı, suçlular vardı, işçiler vardı. Şimdi bir de asiler çıkmıştı. Bu asi kafalar o kazıkların üzerinde pek de yumuşak başlı duruyordu. Böyle bir hayatın kurt gibi birini nasıl yıprattığını bilemezsiniz. Böyle bir hayatın kurt gibi birini nasıl yıprattığını bilemezsiniz diye bağırdı kurtsun son müridi. Peki ya siz? dedim. Ben... Ben ben sıradan bir adamım. Büyük fikirlerim yok benim. Hiç kimseden hiçbir şey istemiyorum. Beni nasıl kıyaslarsın? Konuşamayacak kadar duygulanmıştı ve birden çözüldü. Anlamıyorum diye inledi. Ben onu hayatta tutmak için elimden geleni yapıyorum. Bu da bana yeter. Benim hiç kabahatim yok. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Aylardır buraya ne ilaç geldi ne de bir lokma yiyecek. Otanç verici bir biçimde terk edildi Böyle bir adam, böyle fikirleri olan biri. Utanç verici, utanç verici. Ben, ben on gecedir uyumadım. Sesi akşamın sakinliğinde yitip gitti. Biz konuşurken ormanın uzun gölgeleri tepeden aşağı kaymış, yıkık mezbeleyi, sembolik kazık sırasını aşmıştı. Yukarısı karanlıktı. Bizse aşağıda hala güneş ışığı altındaydık. Nehrin genişlediği yer Durgun ve göz kamaştırıcı Bir parlaklıkla yanıyordu. Az gerideki ve ilerideki Kıvrımlarsa loş ve gölgeliydi. Kıyıda canlı tek kişi Görünmüyordu. Çalılıklardan çıt çıkmıyordu. Birden evin köşesinden bir grup adam çıktı. Sanki yerin dibinden Fırlamışlardı. Yarı bellerine kadar otlara gömülüydüler. Toplu halde yürüyor, Aralarında uydurma bir sedye taşıyorlardı. Birden Manzaranın boşluğunda, çınlamasıyla toprağın kalbine doğru giden sivri bir ok gibi durgun havayı delip geçen bir çığlık koptu. Ellerinde mızraklarla, yaylarla, kalkanlarla, vahşi bakışları ve hareketleriyle çıplak insanlar sanki büyülenmişler gibi kara yüzlü, düşünceli, sıra sıra ormandan açıklığa aktı. Çalılar sarsıldı, çimenler bir süre sallandı ve sonra her şey ihtiyatlı bir hareketsizlikle durgunlaştı. Yanımda dikilen Rus, şimdi onlara doğru şeyi söylemezse işimiz bitti demektir, dedi. Sediyeyi taşıyan insan kümesi de nehre giden yolun yarısında taş kesilmişti. Sediye'deki adamın tek kolunun havada kaldığını, taşıyıcıların omuzları üzerinde doğrulduğunu gördüm. Taşıyıcıların omuzları üzerinde doğrulduğunu gördüm. Aşk hakkında genel olarak o kadar iyi konuşan adamın bu kez de bizi bağışlamak için geçerli bir neden bulmasını umut edelim dedim. İçinde bulunduğumuz tehlikeli durumun saçmalığına içerlemiştim. Gaddar bir hayaletin merhametine sığınmaya mecbur kalmak onur kırıcıydı. Tek bir ses duymuyordum. Ama dürbünümle kolun emir verir gibi açıldığını, alt çenenin kıpırdadığını, tuhaf hareketlerle sallanan kemikli başa gömülü hayaletimsi gözlerin koyu koyu parladığını görebiliyordum. Kurt, Almanca'da kısa demek, değil mi? Bu isim Hayatındaki ve ölümündeki her şeyi kadar doğruydu. Boyu en az iki metre gibi görünüyordu. Üzerindeki örtü sıyrılmış, bedeni kependen fırlamış gibi acıklı ve berbat haliyle ortaya çıkmıştı. Kaburga kemiklerinin sayıldığı göğüs kapesini seçebiliyordum. Kol kemikleri sallanıyordu. Kara parlak bronzdan hareketsiz insan kalabalığına ölümün tamamen fil dişinden oyulmuş hareketli bir imgesi gibi el hareketleriyle tehditler savuruyordu adeta. Ağzını iyice açtığını gördüm. Bu ona sanki havayı bütün toprağa, önündeki bütün adamları yutmak istiyormuş gibi tuhaf bir oburluk havası vermişti. Derin bir ses zar zor kulağıma ulaştı. Bağırıyordu herhalde. Birden devrildi. Sedye sarsıldı, taşıyıcılar sendeledi. Hemen hemen aynı anda vahşi kalabalığın hiçbir belirgin geri çekilme belirtisi göstermeden gözden kaybolmakta olduğunu fark ettim. Orman sanki derin bir nefes alıp vermiş gibi, birden içinden çıkardığı bu varlıkları tekrar içine alıyordu. Sedyenin arkasındaki seyyahlardan bazıları Bay Kurtz'un silahlarını, o merhametli Zeus'un yıldırımlarını taşıyorlardı. İki çifte ağır bir tüfek, hafif bir karabinadan oluşuyordu bunlar. Müdür... Yanı başında yürürken eğilip bir şeyler mırıldandı. Onu küçük kameralardan birine yatırdılar. Hani şu içine bir yatak, bir iki katlanır tabure sığan kameralardan birine. Gecikmiş mektuplarını getirmiştik. Yatağının üzeri yırtılmış zarflarla, açılmış mektuplarla doluydu. Elleri güçsüz bu kağıt yığınının içinde rastgele gezindi. Gözlerindeki ateşe ve yüzündeki dingin bitkinlik ifadesine takılmıştım. Hastalığın verdiği bir halsizlik değildi bu. Acı çekiyor gibi görünmüyordu. Bu gölgenin, sanki tüm duyguları tatmin olmuş gibi doygun ve sakin bir hali vardı. Elinde tuttuğu mektuplardan birini salladı ve doğrudan yüzüme bakarak, ''Memnun oldum.'' dedi. Birileri ona benim hakkımda yazmış. Şu özel tavsiyeler yine ortaya çıkmıştı. Çaba harcamadan, neredeyse dudaklarını bile kıpırdatmadan çıkardığı sesin güçlü tonu beni şaşırttı. ''Bir ses, bir ses.'' Derindi, etkileyiciydi, yankılanıyordu. Oysa bu adamın fısıldamaya bile hali yok gibi duruyordu. Yine de birazdan duyacağınız gibi, hepimizin işini bitirecek kadar kuvveti, elbette gösterişten ibaretti bu, vardı. Müdür sessizce kapıda belirdi. Hemen dışarı çıktım. O da arkamdan perdeyi çekti. Seyyahların meraklı gözlerle süzdüğü Rus, kıyıya bakıyordu. Onun baktığı yöne başımı çevirdim. Uzaklarda ormanın koyu sınırında kıpırdayan karanlık insan figürleri güçlükle seçiliyordu. Nehrin kıyısında da uzun mızraklarına yaslanmış iki bronz vücut, benekli postan başlıklarıyla ama heykel gibi dimdik. Savaşa hazır biçimde güneşte duruyorlardı ve aydınlık kıyının sağından soluna doğru vahşi ve harika bir kadın hayali belirdi. Ölçülü adımlarla ilerliyordu. Çizgili ve saçaklı giysilerle bezenmişti. Toprağın üzerinde mağrur adımlarla yürüyor, üzerindeki barbarca süsler hafif diyor ve parlıyordu. Başı dimdikti, saçlarına miğfer şekli verilmişti. Bacaklarındaki pirinç tozluklar dizlerine kadar çıkıyordu. Pirinç eldivenleri de dirseklerine kadardı. Esmer yanağında kızıl bir nokta vardı. Boynundan aşağı cam boncuklardan sayısız kolye sarkıyordu. Üzerindeki tuhaf şeyler, muskalar... Büyücülerin armağanları her adımında parıldayıp sallanıyordu. Herhalde üzerinde taşıdıkları çok sayıda fil dişine bedeldi. Yırtıcı ve muhteşem görünüyordu. Vahşi bakışlı ve olağanüstüydü. Ağır ağır ilerlemesinde hayra alameti olmayan görkemli bir hava vardı. O hüzünlü toprağın üzerine çöken sessizlikte, uçsuz bucaksız arazi doğurgan ve gizemli hayatın koca bedeni, kendi karanlık ve tutkulu görüntüsünün yansımasına bakar gibi, dalgın dalgın onu izliyordu. Bizim geminin yanına geldi ve sakince durup bize döndü. Uzun gölgesi suyun kıyısına kadar düşüyordu. Yüzünde bir mücadelenin, kararsızlıkla karışık vahşi bir hüzünün ve dilsiz bir acının trajik ve öfkeli ifadesi vardı. Bu arazinin kendisi gibi, Belirsiz bir amaca kapa yorarcasına, kımıldamadan bize bakıyordu. Tam bir dakika geçti. Sonra öne doğru bir adım attı. Hafif bir şıngırdama, sarı metalin parıltısı, saçaklı elbisenin sallantısı ve birden kalbi onu yarı yolda bırakmış gibi durdu. Yanındaki genç adam homurdandı. Arkamdaki seyyahlar mırıldandı. Sanki hayatı bize gözlerini kırpmadan dimdik bakmasına bağlıymış gibi bakıyordu birden çıplak kollarını açıp sanki gökyüzüne değmek için karşı konmaz bir tutku duyuyormuş gibi sertçe başının üzerine kaldırdı. Aynı anda gölgeler hızlı toprağın üzerine fırladı ve gemiyi kucakladı. Korkunç bir sessizlik etrafta egemen oldu. Yavaşça geri döndü, yürüdü, nehir kıyısını takip ederek sol yandaki çalılıklara girdi. Ağaçların karanlığında kaybolmadan önce bir kez dönüp bize baktı. ''Yamalı adam sinirli sinirli. Tekneye gelmeye kalksaydı onu gerçekten vurmaya çalışacaktım.'' dedi. ''Onu evden uzak tutabilmek için iki haftadır her gün hayatımı tehlikeye atıyorum. Bir gün gelip elbiselerimi yamamak için ambardan aldığım şu paçavralar için kavga çıkardı. Dürüst değilmişim. Sanırım mesele buydu. Çünkü iki saat boyunca durmadan parmağıyla beni işaret ederek Bay Kurtz'la konuştu. ''Bu kabilenin lehçesini anlamıyorum.'' İyi ki kurt, o gün bununla ilgilenemeyecek kadar hastaydı, yoksa bir kötülük çıkacaktı. Anlamıyorum. Hayır, bu kadarı benim için çok. Neyse, bitti artık. Bu sırada perdenin ardından kurtsun derinden gelen sesini duyuyordum. Beni kurtarmak mı? Fil dişini kurtarmak demek istiyorsunuz sanırım. Bana bunları anlatmayın. Beni kurtarmak, asıl ben sizi kurtarmak zorunda kaldım. ''Planlarımı bozuyorsunuz. Hasta. Hasta. Sizin inanmak istediğiniz kadar hasta değilim. Siz merak etmeyin. Ben fikirlerimi gerçekleştireceğim. Geri döneceğim. Size neler yapılabileceğini göstereceğim. Siz o küçük seyyar satıcı fikirlerinizle benim yoluma çıkmaya çalışıyorsunuz. Geri döneceğim. Geri.'' Müdür dışarı çıktı. Kolumdan tutup beni onurlandırarak bir kenara çekti. ''Çok kötü durumda, çok kötü.'' dedi. İç geçirmeyi gerekli gördü ama çok üzülmüş görünmeyi dert etmedi. Onun için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Yapmadık mı? Ama Bay Kurtsun şirkete yarardan çok zarar verdiğini gizlemenin alemi yok. Zamanın böyle keskin eylemler zamanı olmadığını göremedi. İhtiyat, ihtiyat. Benim ilkem budur. Hala ihtiyatlı olmamız gerekiyor. Bölge bir süreliğine bize kapalı.'' Çok acı. Sonuçta olan ticareti olacak. Burada kayda değer miktarda fil dişi olduğunu kabul ediyorum. Çoğu fosil olsa da. Her koşulda onları kurtarmalıyız. Ama durumun ne kadar hassas olduğuna baksanıza. Neden? Çünkü yöntem Tekin değil. Siz dedim sahile bakarak. Buna Tekin değil mi diyorsunuz? Şüphesiz diye yanıtladı ateşli ateşli. Siz demiyor musunuz? Biraz bekleyip ''Bir yöntem yok ki ortada.'' dedim. Sevinçle ''Tam da böyle.'' dedi. Bunu bekliyordum. Tam bir sağduyu eksikliği. İlgili makamlara durumu bildirmek görevim. ''Ah.'' dedim. ''Şu adam. Adı neydi? Tuğlacı. O sizin için okumaya değer bir rapor hazırlar.'' Bir an kafası karıştı. Sanki daha önce hiç o kadar rezil bir hava solumamıştım. Ferahlamak için kurtsu düşünmeye başladım. Gerçekten ferahlamak için.'' ''Üzerine basa basa, yine de Bay Kurtsun olağanüstü biri olduğunu düşünüyorum.'' dedim. İrkildi. Bana buz gibi bir bakışla baktıktan sonra sakin sakin, ''Öyleydi.'' dedi ve arkasını döndü. Gözden düşmüştüm artık. Zamansız eylem yöntemlerinin yandaşı olarak Kurtla aynı kefeye konmuş halde buldum kendimi. Ben de tekin değildim. ''Ah, ama karabasanlar arasında tercih yapabilecek olmak da bir şeydir. Aslında...'' Artık neredeyse ölmüş kabul edebileceğim Bay Kurt'sa değil, araziye yoğunlaşmıştım. Bir an için kendimi de sözü edilmeyen sırlarla dolu koca bir mezara gömülmüş gibi hissettim. Göğsümün üzerindeki dayanılmaz ağırlığı, rutubetli toprağın kokusunu, çürümenin zaferinin görünmez varlığını, geçit vermez gecenin karanlığını hissediyordum. Rus omzuma dokundu. Kekeliye kekeliye, denizci kardeş, saklayamadım. Bay Kurtz'un namını kötü etkileyecek meseleler hakkında bilgi gibi bir şeyler gebelediğini duyabildim. Bekledim. Belli ki Bay Kurtz onun için henüz gömülmüş değildi. Sanırım ona göre Bay Kurtz ölümsüzlerdendi. Sonunda, evet dedim. Açık konuş. Aslında ben Bay Kurtz'un dostuyum bir bakıma. Büyük bir resmiyetle eğer aynı meslekten olmasaydık, hangi nedenle olursa olsun bu konuyu kendisine saklayacağını söyledi. Bu beyaz adamların kendisine karşı art niyetli olduklarından şüpheleniyordu. ''Haklısın'' dedim. Daha önce kulak misafiri olduğum bir konuşmayı anımsayarak, ''Müdür seni asmak gerektiğini düşünüyor. Bu bilginin onu fazlasıyla endişelendirmesi önce bana gülünç gelmişti. Ben sessizce aradan çekilsem iyi olacak'' dedi ciddiyetle. Kurt için daha fazlasını yapamam. Zaten onlar da kısa sürede bir bahane bulurlar. Ne durdurabilir ki onları?'' Buradan 300 mil ileride askeri kışla var. Bana kalırsa dedim yakınlardaki vahşiler arasında dostlarım varsa belki de gitmen daha iyi olur. Çok var dedi. Basit insanlardır onlar. Ben de hiçbir şey istemiyorum biliyorsun. Durup dudağını ısırdıktan sonra buradaki beyazların zarar görmesini istemem ama elbette Baykurt'sun namını düşünüyordum. Ama sen kardeş bir denizcisin ve ''Tamam.'' dedim bir an durup. ''Bay Kurtz'un namı benimleyken güvence altındadır. O zaman ne kadar da doğru bir söz söylediğimin farkında değildim.'' Sesini alçaltarak gemiye düzenlenen saldırının emrini Bay Kurtz'un verdiğini söyledi. ''Bazen buradan götürülmek fikrinden nefret eder ve yine de ''Ama ben bu meselelerden anlamam. Sıradan biriyim. Bunun sizi korkutacağını düşünmüştü. Onun öldüğünü düşünerek vazgeçeceğinizi. Ona engel olamadım.'' ''Aa, ah, bu bir ay boyunca çok zor zamanlar geçirdim.'' ''Pekala.'' dedim. ''Artık iyi.'' E, e, evet.'' diye mırıldandı. Pek ikna olmuş gibi görünmüyordu. ''Teşekkür ederim.'' dedim. ''Gözümü açık tutacağım.'' ''Fakat kimseye.'' diye araya girdi, endişeliydi. ''Onun namı için çok kötü olur eğer buradan birileri.'' ''Büyük bir ağır başlılıkla sır tutacağıma dair söz verdim.'' Biraz ileride bir kanoyla üç siyah adamım bekliyor. Ben gidiyorum. Bana birkaç Martini Henry fişeyi verebilir misin? Verebilirdim. Hiç kimseye göstermeden verdim de. Bana bir göz kırpıp bir avuçta tütünümü aldı. Denizciler arasında. Bilirsin. iyi İngiliz tütünü. Kaptan köşkünün kapısındayken geri döndü. Bana verebileceğin bir çift ayakkabım var mı? Bir ayağını bana uzattı. Bak. Ayakkabısının tabanı Çıplak ayağının üzerine sandalet gibi iplerle bağlanıp düğümlenmişti. Eski bir çift ayakkabı buldum. Alıp sol koltuğunun altına koymadan önce hayranlıkla baktı ayakkabılara. Ceplerinden birini parlak kırmızı olanı fişekler şişirmişti. Diğerindense lacivert olanından tavsının araştırması vesaire yazısı okunuyordu. Kendisini araziyle yeni karşılaşması için mükemmel şekilde donanımlı hissediyordu. ''Ah!'' ''Bir daha asla böyle bir adamla karşılaşamayacağım. Asla. Onu şiir okurken dinlemeliydiniz. Kendi şiirini bana okumuştu. Şiir.'' Bu harika olayları hatırlayınca mutluluktan gözleri yuvalarından oynamıştı. ''Ah, o benim ufkumu genişletti. Hoşçakal.'' dedim. Elimi sıktı ve gecenin içinde kayboldu. ''Bazen kendi kendime onu gerçekten görüp görmediğimi soruyorum.'' Böyle bir vakayla tanışmak mümkün olabilir mi diye. Gece yarısını biraz geçe uyandığında aklıma uyarısı geldi. İma ettiği tehlike, yıldızlı karanlıkta etrafı bir kolaçan etmek amacıyla beni uyandıracak kadar gerçekçiydi. Tepede bir ateş yanıyor, şube binasının yamuk yumuk köşelerinden birini aydınlatıyordu. Temsilcilerden biri, bizim zencilerden birkaç silahlı gözcüyle birlikte fil dişlerinin başında nöbet tutuyordu. Fakat ormanın derinliklerinden gelen, yerden, koyu siyahlığın karmaşık, sütunsu şekilleri arasından yükselip alçalıyor gibi görünen kızıl ışıklar, kurtsa tapanlarında sıkıntılı nöbetlerini tutmakta oldukları kampın tam yerini gösteriyordu. Koca bir davulun tek düze vuruşları havayı tok darbeler ve uzayıp giden titriyişlerle dolduruyordu. Bir sürü adamın ormanın kara, düz duvarını aşan, Kovandan dışarı fırlamış arıları andıran tuhaf, büyülü, kesintisiz vızıltısı, yarı uyanık hislerim üzerinde garip bir narkotik etki yaratıyordu. Aniden patlak veren bağırışmalar hapsedilmiş ve gizemli çılgınlık, beni sersemletici bir merakla uyandırana dek sanırım küpeşteye yaslanıp uyuyakalmıştım. Birden gürültü kesildi ve yerini, devam eden kısık vızıltıyı duyulabilir, yatıştırıcı bir sessizliğe bıraktı. Merakla kameraya baktım. Işık yanıyordu. Ama Bay Kurt içeride değildi. Eğer gördüğüme inansaydım, sanırım çığlığı basardım. Ama ilk anda gözlerime inanamadım. Bu imkansız gibi görünüyordu. Gerçekte herhangi bir fiziksel tehlikeyle alakası olmayan, katıksız, boş bir korkuya, saf, soyut bir dehşete kapılmıştım. Bu duyguyu bu denli ezici hale getiren şey, nasıl anlatsam, Zihin için iğrenç, dayanılmaz Ruh içinse tiksindirici bir şeyler tarafından Beklenmedik bir anda sarılmış gibi Maruz kaldığım elle tutulamayan şoktu Elbette bu Bir saniye dahi sürmedi Ve hemen ardından gelen sıradan his Ölümcül tehlike Ani bir saldırı Ya da kıyım ihtimali Ya da gerçekleşmesini beklediğim bu tür şeyler Daha rahatlatıcı, sakinleştiriciydi Aslında o kadar sakindim ki Tehlike alarmı bile vermedim. Bir metre ötemde, güvertedeki sandalyelerden birinin üzerinde gocuğuna sarınmış uyuyan bir temsilci vardı. bağırışmalar onu uyandırmamıştı. Hafif hafif horluyordu. Onu uykusuyla baş başa bırakıp kıyıya sıçradım. Bay Kurt'a ihanet etmedim. Ona asla ihanet etmemem emredilmişti. Kendi seçtiğim kabusa sadık kalmak kaderimdi. Bu gölgeyle tek başıma başa çıkmak istiyordum. ''Bugüne kadar da neden bu tecrübenin tuhaf karanlığını kimseyle paylaşmadığımı bilmiyorum. Kıyıya iner inmez bir patika gördüm. Otların arasında geniş bir patika. Kendi kendime nasıl da sevinçle, ''Yürüyemez, emekliyordur, yakaladım onu.'' dediğimi hatırlıyorum. Otlar çiğden ıslanmıştı. Yumruklarımı sıkıp uzun, hızlı adımlarla yürüyordum.'' Sanırım yakalayınca üzerine çullanıp onu bir güzel sopalayacağıma dair belli belirsiz bir düşünce vardı aklımda. Bilemiyorum, aptalca şeyler düşünüyordum. Kucağında kediyle örgü ören ihtiyar kadın kafama takılmıştı. Böylesi bir hikayenin diğer ucunda oturuyor olması ne kadar da yersizdi. Kalçalarına dayadıkları winchesterlardan kurşun boşaltan bir dizi seyyah gördüm. Gemiye geri dönemeyeceğim diye düşündüm ve kendimi yaşlanıncaya kadar tek başıma, silahsız, ormanın içinde yaşarken hayal ettim. Böyle salakça şeyler işte, bilirsiniz. Ve davulun sesini kalbimin sesiyle karıştırdığımı, sesin sakin ve düzenli olmasına sevindiğimi hatırlıyorum. Patikayı takip ettim. Sonra durup dinledim. Gece çok aydınlıktı. İçinde kara nesnelerin kıpırtısız durduğu, Çiğ ve yıldızların pırıldadığı lacivertlik. Hemen karşımda bir şeyler hareket etti gibi geldi bana. O gece garip bir şekilde her şeyden çok emindim. Patikayı bırakıp geniş bir yarım daire çizerek kendi kendime kıkırdıyordum sanırım. O kamıldının gördüğüm hareketlenmenin önüne geçmeye çalışıyordum. Elbette eğer gerçekten de bir şey görmüşsem. Sanki çocukça bir oyun oynuyormuşuz gibi kurtun etrafından dolanıyordum. Kurtsun önüne çıktım. Eğer vaktinde uyanmasaydı, üzerine de çullanacaktım. Dengesizce kalktı. Uzundu, solgundu, belli belirsizdi. Toprağın soluduğu nefes gibiydi. Önümde hafifçe, buğu gibi ve sessizce sallandı. Bu sırada arkamda ağaçların arasında ateşler yanıyor, ormandan türlü türlü seslerin mırıltıları geliyordu. Kurnazca yolunu kesmiştim. Ama aslında onunla karşılaşınca kendime gelmiş... Tehlikenin gerçek boyutlarını görmüştüm Tehlike henüz geçmemişti Ya bağırmaya başlasaydı Gerçi zar zor ayakta duruyordu Ama sesi hala yeterince güçlüydü O derinden gelen sesiyle Git saklan dedi Bu çok kötüydü Arkama baktım En yakın ateşten 30 metre uzaktaydık Kara bir sülüyet ayağa kalktı Uzun kara kollarını ateşin üzerinde sallayarak uzun bacakları üzerinde yürümeye başladı. Başında boynuzları vardı. Sanırım antilop boynuzları vardı. Büyücünün, cadı adamın teki şüphesiz, şeytana yeterince benziyordu. ''Sen ne yaptığını biliyor musun?'' diye fısıldadım. ''Tamamen'' diye yanıtladı. Bu tek kelime için sesini yükseltmişti. Ses bana uzaktan ama yüksek perdeden geliyordu sanki. Megafondan gelir gibiydi. Kendi kendime, eğer mesele çıkarsa yandık dedim. Bu gölgeyi, bu yoldan çıkmış, acı çeken şeyi dövme arzuma rağmen kavga edecek bir durumda değildim. Mahvolacaksın dedim. Tamamen mahvolacaksın. İnsana bazen birdenbire ilham gelir, bilirsiniz. Doğru şeyi söylemiştim. Oysa kurtsun, onunla son ana dek, Hatta daha da ötesine kadar sürecek dostluğumuzun temellerinin atıldığı o andakinden daha telafi edilemez biçimde mahvolmasının imkanı yoktu. ''Büyük planlarım vardı.'' diye mırıldanmaya başladı. ''Evet.'' dedim. ''Ama bağırmaya kalkarsan kafanı patlatırım şu...'' ''Etrafta ne bir sopa vardı ne de bir taş.'' ''Güzelce gırtlaklarım seni.'' diye düzelttim sözümü. Kanımı donduran, arzu dolu, özlem dolu bir sesle... Büyük işlerin eşiğindeydim, diye yakardı. Şimdi bu salağın, alçağın yüzünden, Avrupa'daki başarının her durumda garanti altında, diye ısrarla üsteledim. Onu gırtlaklamak istemiyordum, anlıyor musunuz? Aslında bu davranışım hiçbir amaca hizmet etmezdi. Onun unutulmuş hayvani içgüdülerini uyandıran ve zevk doluğu, İğrenç hatıralarını acımasız bağrına basmış gibi görünen bu ıssız arazinin ağır, sessiz büyüsünü bozmak istiyordum. Onu ormanın kıyısına, çalılara, ateşin ışığına, davulların vuruşuna, tuhaf büyülerin vızıldayışına çeken şey, inanıyordum ki sadece buydu. Onun kural tanımaz ruhunu, hoş karşılanan tutkuların sınırlarının ötesine çekerek kandıran sadece buydu. Görmüyor musunuz, durumun dehşeti... Benim kafama bir şey indirilmesi tehlikesinden değil, gerçi bu tehlikeyi de gayet canlı bir şekilde hissediyordum. Büyük ya da küçük, hiçbir şey için yalvaramayacağım bir yaratıkla karşı karşıya olmamdan ileri geliyordu. Tıpkı zincirler gibi, onun kendi abartılmış, inanılmaz yozlaşmasını uyandırmam gerekiyordu. Ne altında bir şeyler vardı ne de üzerinde ve ben de bunu biliyordum. Kendisini dünyadan çok uzaklara tekmelemişti. Tanrı'nın cezası. Attığı tekmeyle dünyayı da darmadağın etmişti. O tek başınaydı. Benim onun karşısında ayaklarım yere basıyor muydu, yoksa havada mı sürükleniyordum, bilemiyorum. Size neler konuştuğumuzu anlatıyorum. Cümlelerimizi tekrar ediyorum ama ne fayda. Bunlar her gün kullandığımız sıradan sözler. Her Tanrı'nın günü birbirimize söylediğimiz bildik, üstü kapalı şeyler. Ne olmuş yani? Bana göre rüyalarda duyulan kelimelerin, karabasanlarda söylenen cümlelerin korkunç düşündürücülüğü vardı bunların ardında. Ruh. Eğer bugüne dek bir ruhla mücadele etmiş birisi olmuşsa o da bendim. Fakat bir kaçıkla tartışıyor da değildim. İster inanın ister inanmayın. Zekası gayet iyi işliyordu. Doğru, düşünceleri berbat bir şekilde kendine yoğunlaşmıştı. Ama yine de aklı yerindeydi. Bu yüzden tek seçeneğim onu hemen orada öldürmekti. Ama ister istemez ses çıkacağından bu da iyi bir fikir değildi. Ama ruhu çıldırmıştı. Ormanın içinde tek başına kaldığından hep kendi kendine bakmıştı ve Tanrım çıldırmıştı işte. Herhalde günahlarımızın cezası olarak ben de onun içine bakmak zorunda kaldım. Hiçbir söz, kişinin insanlığa olan inancını onun o son samimiyet patlaması kadar yıkamazdı. Kendisiyle de mücadele ediyordu. Gördüm, duydum. Sınır, inanç, korku nedir bilmeyen, sadece körü körüne kendisiyle mücadele eden bir ruhun akla hayale sığmaz gizemini gözlerimle gördüm. Aklım başımdaydı hep ama onu sonunda divana yatırdığımda alnımı sildim. Bacaklarımda sanki o tepeden aşağıya yarım ton yük taşımışım gibi titriyordu. Oysa sadece destek olmuştum ona. Kemikli koluyla boynuma sarılmıştı ve bir çocuktan daha ağır değildi. Ertesi gün, öğleyin yola çıktığımızda, ağaçların oluşturduğu perdenin arkasındaki varlıklarının fazlasıyla bilincinde olduğum kalabalık yine ormandan dışarı aktı. Çıplak, Soluyan, parlayan bronz vücutlardan oluşan bir kitle açıklığı doldurarak yamacı kapladı. İstimi biraz artırıp nehirden aşağıya doğru yöneldim ve iki bin göz, öfkeli nehir canavarının korkunç kuyruğuyla suyu artan bir hiddetle şapırdatmasını, tokatlamasını, havaya kara dumanını üflemesini izledi. Nehir kıyısında, en öndeki sıranın önünde tepeden tırnağa kırmızı çamura bulanmış üç adam huysuz huysuz ileri geri yürüyordu. Tekrar aynı hizaya geldiğimizde ayaklarını yere vuruyor, boynuzlu başlarını sallıyor, kırmızı bedenlerini oynatıyorlardı. Öfkeli nehir canavarına bir demet kara tüy, kuyruğu sarkan uyuz bir post, kurumuş su kabağı gibi bir şeyler salladılar. Herhangi bir insan dilini çağrıştırmayan şaşırtıcı sözleri durmadan bağırarak tekrarlıyorlardı. Kalabalığın, derinden gelen, birden kesilen mırıltısı, şeytani bir dua gibiydi. Kurtsu kaptan köşküne taşımıştık. Orası daha havadardı. Divana uzanıp pencereden dışarı baktı. İnsan bedenlerinin oluşturduğu kitlede bir dalgalanma oldu ve miğfer saçlı, esmer yanaklı kadın nehrin kenarına fırladı. Ellerini uzattı. Bağırarak bir şeyler söyledi. Vahşi güruh bu bağırışı belirgin, hızlı, nefes kesen bir tempodaki gürlemeyle yanıtladı. Anlıyor musun? diye sordum. Arkamda olanlara ateşli, özlem dolu gözlerle, hüzün ve nefretle karışık bir ifadeyle bakıyordu. Yanıt vermedi ama bir gülümseme, belirsiz bir anlam taşıyan, renksiz dudaklarında bir anda belirip kaybolan bir gülümseme gördüm. Sanki kelimeler ağzından doğaüstü bir yaratık tarafından çekip çıkarılmış gibi güçlükle ''Anlamaz mıyım?'' dedi. Düdüğün ipini çektim. Çektim. Çünkü güvertedeki seyyahların eğlenceli bir şamataya başlar gibi silahlarına sarıldıklarını görmüştüm. Düdüğün birdenbire ötmesi sıkışık bedenler kitlesi içinde sefil bir dehşet havası yarattı. ''Sakın, sakın korkutma onları'' dedi güverteden birisi kederle. İpi tekrar tekrar çektim. Sesin havada dolaşan dehşetiyle dağılıp koşuşturmaya başladılar. Sıçrıyorlar, çömeliyorlar, dönüp duruyorlar, kendilerini sağa sola atıyorlardı. Üç kırmızı adam sanki vurulup düşmüşler gibi kıyıda dümdüz uzanıyordu. Bir tek o barbar, o harika kadın gözünü bile kırpmamıştı ve çıplak kollarını trajik bir tavırla kasvetli ve parıldayan nehrin üzerinden bize uzattı. Ardından güvertedeki gerizekalı kalabalık küçük eğlencesine başladı. Dumandan başka hiçbir şey göremiyordum. Kahverengi akıntı karanlığın yüreğinden hızla akıyor, yukarı doğru gelişimizden iki kat daha büyük hızla bizi denize doğru taşıyordu. Kurtz'un hayatı da hızla akıyordu. Yüreğinden şaşmaz zamanın denizine doğru çekiliyordu. Müdür durgundu. Artık hiçbir hayatiye endişesi kalmamıştı. Kocaman, tatmin olmuş bakışlarıyla ikimizi de sarıyordu. Mesele, olabilecek en iyi şekilde halledilmişti. Tekin olmayan yöntemler takımında yalnız kalacağım zamanın yaklaşmakta olduğunu görüyordum. Seyyahlar bana hoşnutsuzlukla bakıyorlardı. Deyim yerindeyse ölülerle birlikte sayılıyordum artık. Bu öngörülmemiş ortaklığı kabul etmem... Bu işgal edilmiş karanlık ülkede bu adi ve açgözlü adamlar tarafından dayatılan basanları tercih etmem tuhaftı. Kurtus konuştu. Bir ses, bir ses sönene kadar derin derin çınladı. Ses, kalbinin çorak karanlığını hitabetin görkemli katmanları arasında saklayabilmek için Kurtz'un gücünü korudu. Ah, mücadele ediyordu, mücadele ediyordu.'' Tükenmiş beyninin kraş topraklarında karanlık hayaller dolaşıyordu şimdi. Sönmek bilmez, soylu ve yüksek yeteneğinin etrafında itaatle dönüp duran zenginlik ve ün hayalleri. Benim nişanlım, benim ben, benim kariyerim, benim fikirlerim bunlar yüceltilmiş duyguların sıradan ifadeleri için kullandığı nesnelerdi. Artık eski çağlardan kalma toprağın bahçesine gömülmüş olan asıl kurtsun gölgesi, behude aldatmacanın baş ucuna dadanmıştı. Fakat çözdüğü sırlara karşı hissettiği şeytani aşk ve doğaüstü nefret, ilkel duygulara doymuş, yalancı birine, sahte başarı ve gücün her türden görüntüsüne düşkün o ruh için dövüştüler. Kimi zaman aşağılık derecede çocuklaşıyordu büyük işler başarmayı tasarladığı o korkunç yoklar diyarından dönüşlerinde, kendisini tren istasyonlarında kralların beklemesini arzuluyordu. Onlara, ''Sen de gerçekten karlı bir şeyler olduğunu göstermen gerekir. İşte o zaman yeteneğinin kabullenilmesinin önünde hiçbir engel kalmaz.'' diyordu. ''Elbette amaçlarına, amaçlarının doğruluğuna her zaman dikkat etmelisin.'' Yığınla asırlık ağaç başka bir dünyanın pislik parçasına, değişimin, fetihin, ticaretin, katliamların, lütufların öncüsüne sabırla bakarken, birbirinin aynısı açıklıklar, yine birbirleriyle aynı tek düze kıvrımlar buharlı teknemizin yanından akıp gitti. Ötelere bakıyordum, dümendeydim. Kurt bir gün "Kepengi kapat." dedi aniden. ''Bunlara bakmaya dayanamıyorum.'' Kapattım. Bir sessizlik oldu. ''Ama senin yüreğini sökeceğim yine de.'' diye bağırdı görünmeyen araziye. Tahmin ettiğim gibi gemi arızalandı. Bir adanın burnuna yanaşmak zorunda kaldık. Bu arıza, kurtsun güvenini sarsan ilk olay oldu. Bir sabah bana ayakkabı bağıyla birbirine bağlanmış bir destek kağıtla bir fotoğraf verdi. ''Bunu benim için sakla.'' dedi. O tehlikeli salak, müdürü kastediyordu, ben görmüyorken kutularımı kurcalayabilir. Öğleden sonra onu gördüm. Gözlerini kapamış arkasına yaslanmıştı. Sessizce çekildim. Fakat düzgün yaşa, öl, öl diye homurdandığını duydum. Durup dinledim, başka bir şey söylemedi. Uykusunda bir konuşmanın provasını mı yapıyordu, yoksa bu gazete makalelerinden bir ibare miydi? Daha önce gazetelere yazı yazıyordu ve bu işi sürdürmek niyetindeydi. Fikirlerimi geliştirmek için. Göremin bu, diyordu. Geçit vermez bir karanlıktı onunki. Ona hiç güneş görmeyen bir uçurumun dibinde yatan bir adam gözüyle bakıyordum. Ama kurtça ayıracak fazla zamanım yoktu. Çünkü sızıntı yapan silindirleri onarması, eğilmiş bağlantı rotunu düzeltmesi, bu gibi sorunları çözmesi için makiniste yardım ediyordum. Sinir bozucu bir pas, dolgu malzemesi, somun, cıvata, İngiliz anahtarı, çekiç, delgeç yığını içinde hiç iyi geçinemediğim, bu yüzden tiksindiğim malzemelerin arasında yaşıyordum. Şansımıza gemide küçük bir ocağımız vardı. Ben onunla ilgileniyor, o dayanılmaz titreme nöbetlerinin izin verdiği ölçüde rezil hurda yığınının arasında yorgun argın didiniyordum. Bir akşam elimde mumla içeri girdiğimde biraz da gergin bir halde, ''Burada karanlığın içinde uzanmış ölmeyi bekliyorum.'' dediğini duyunca şaşırdım. Işık gözünün dibindeydi. Kendimi zorlayarak ''Saçmalama!'' diye mırıldanıp başucunda kala kaldım. Yüzünde meydana gelen değişikliğe benzer bir şeyi ne daha önce gördüm ne de bir daha görmek isterim. Yok, üzülmemiş, büyülenmiştim. Bir peçe vardı yüzünde de sıyrıldı sanki.'' O, fil dişi suratta, kasvetli bir gurur, zalim bir güç, korkaklara özgü bir dehşet, yoğun ve naçar bir umutsuzluk ifadesi gördüm. Arzularını, isteklerini en küçük ayrıntılarına dek yeniden yaşayıp o yüce her şeyi bilme anında teslim mi olmuştu? Bir hayale, bir görüntüye fısıltıyla bağırdı iki kez. Bu bağırışı nefesten farksızdı. ''Dehşet! Dehşet!'' Mumu söndürüp kameradan dışarı çıktım. Seyyahlar yemekhanede akşam yemeği yiyordu. Ben de soru soran bakışlarını görmezden gelmeyi başardığım müdürün karşısındaki yerime geçtim. Huzurla arkasına yaslandı, kötülüğün anlatılmaz derinliklerini mühürleyen gülümsemesi vardı yüzünde. Lambanın, kıyafetlerimizin, ellerimizin, yüzlerimizin üzerinde ufak sinekler dört dönüyordu. Birden müdürün uşağı küstah kara kafasını kapıdan uzattı ve aşağılayıcı bir saygısızlıkla ''Bay Kurtz ölmüş'' dedi. Seyyahların hepsi görmek için dışarı fırladı. Ben kalıp yemeğime devam ettim. Eminim son derece kaba olduğum kanısına vardılar. Pek de fazla yemedim. İçeride ışık vardı. Işık orada ne demektir bilemezsiniz. Dışarısı ise karanlıktı. Zifiri karanlık. Ruhunun bu dünyadaki serüveni hakkında bir yargıya varan o olağanüstü adamın yanına bir daha uğramadım. Ses gitmişti. Başka da bir şey yoktu geride. Ama elbette seyyahların ertesi gün çamurlu bir diliye bir şeyler gömdüğünden haberim vardı. Ardından neredeyse beni de gömeceklerdi. Yine de gördüğünüz gibi henüz kurtsun yanına gitmiş değilim. Gitmedim. Karabasan'ı sonuna kadar görerek kurtsa sadakatimi bir kez daha göstermek için yerimde kaldım. Kader. Benim kaderim. Hayat ne tuhaf. Amansız mantıkla beyhude bir amaç uğruna gizemli bir uzlaşma. Ondan tek umabileceğiniz şey, kendiniz hakkında biraz olsun bilgi ki o da çok geç gelir, bir yığın söndürülemez pişmanlık. Ölümle boğuştum hayal edebileceğiniz en heyecansız mücadele buydu. Elle tutulmaz bir grilikte geçer, ayağınızın altında hiçbir şey yoktur, yanınızda yörenizde hiçbir şey yoktur, seyirciniz yoktur, patırtı yoktur, şanınız yoktur, o büyük zafer arzusu yoktur, o büyük yenilme korkusu yoktur, ılık bir şüpheciliğin hastalıklı havasında, kendinizin haklı olduğuna da pek fazla inanmadan, Düşmanınızın haklılığına ise o kadar bile inanmadan sürer gider. Eğer bilgeliğin son aşaması buysa, o zaman hayat bazılarımızın düşündüğünden de büyük bir sır. Son sözümü söyleme fırsatına kıl payı uzaktaydım ki, utanarak belki de söyleyecek hiçbir şeyim olmadığını fark ettim. İşte bu yüzden kurtsun olağanüstü biri olduğunda ısrar ediyorum. Onun söyleyecek bir şeyi vardı, söylemişti de. Uçurumun kenarından kendim de baktığım için onun mumun alevini göremeyen ama tüm evreni kucaklayacak kadar geniş, karanlıkta çarpan bütün kalplere nüfuz edebilecek kadar keskin olan bakışının anlamını daha iyi kavrayabiliyorum. Ölçüp biçmiş, kararını bildirmişti. Dehşet! O olağanüstü bir adamdı. Ne de olsa bu bir tür inanç ifadesiydi. İştenlik vardı onda, yargı vardı, fısıldamasında titreyen bir isyan ifadesi vardı, gerçeğin bir anda görünüveren korkunç yüzü vardı, arzuyla nefretin tuhaf karışımı vardı, bedensel acıyla dolu biçimsiz bir grilik görüntüsü, her şeyin yavaş yavaş gözden kayboluşuna dair umursamaz bir aşağılama. En iyi hatırladığım şey kendi aşırılığım değildi. Hayır, sanki yaşamış olduğum şey onun aşırılığıydı. Doğru, benim kararsız adımımı geri çekmeme izin verirken o son adımını atmış, uçurumun kıyısına basmıştı. Belki de bütün fark buradaydı. Belki de bütün bilgelik, bütün gerçek ve bütün samimiyet görünemeyenin eşiğine adım attığımız o küçücük hana sığdırılmıştı. Belki, benim toparlayıp söyleyeceğim şeyin umursamaz bir aşağılama olmayacağını düşünmek hoşuma gidiyordu. Onunkisi çok muhteşem, çok daha mükemmel bir çığlıktı. Bir onaylamaydı onunki, sayısız yenilgiyle, berbat korkularla, iğrenç doyumlarla bedeli ödenmiş soyut bir zafer. Ama sonuçta bir zaferdi. İşte bu yüzden Bay Kurt'sa sonuna dek sadık kaldım. Uzun zaman sonra onun kendi sesini değil ama o muhteşem hitabetinin kristal bir uçurum gibi saydam ve saf bir ruhtan yankılanmasını duyduğumda, bundan daha öteye de geçtim. Hayır, beni gömmediler ama yine de puslu, insanın içini ürperten bir hayretle hatırladığım, ne umut ne de arzu barındıran, tasavvur edilmesi imkansız bir dünyaya giden bir geçidi andıran bir dönem oldu. Kendimi yeniden mezarımsı kentin içinde, Birbirlerinden üç kuruş para aşırmak, iğrenç yemeklerini silip süpürmek, sağlıksız biralarını gövdeye indirmek, önemsiz ve aptalca düşlerini görmek için sokaklarda koşuşturan insan manzaralarına içerlerken buldum. Düşüncelerimin içine sızıyorlardı. Bunlar, hayat hakkındaki bilgileri bana kalırsa sinir bozucu bir taklitten başka bir şey olmayan davetsiz misafirlerdi. Çünkü benim bildiklerimi bilmelerine imkan olmadığından öylesine emindim ki. Sadece sıradan bireylere özgü davranış biçimleriyle mükemmel bir güvenlik garantisi için uğraşmaları bana, kavrayamayacağı bir tehlike karşısında salağın tekinin takındığı, abartılı tavırlar gibi itici geliyordu. Onları aydınlatmak için özel bir istek duymuyordum. Ama kendilerine atfettikleri önemle yüklü yüzlerine karşı gülmekten kendimi alıkoymakta zorlanıyordum. Kabul etmeliyim ki kendimi o sıralar pek iyi hissetmiyordum. Son derece saygın kişilere acı acı sırıtarak sokaklarda dolanıyordum. Halledilecek çok fazla mesele vardı. Tutumum affedilemezdi biliyorum ama o zamanlar ateşim nadiren normaldi. Sevgili halamın bana gücümü kazandırma çabaları hiç işe yaramıyor gibiydi. Kuvvetlenmeye değil hayal gücümün yatıştırılmasına ihtiyacım vardı. Onlarla ne yapacağımı tam olarak bilmeden kurtsun bana verdiği kağıt destesini saklamaya devam ediyordum. Sözlüsünün bana söylediği kadarıyla yakın zaman önce kurtsun annesi ölmüş, o da kadının başucunda beklemişti. Bir gün tıraşlı, resmi tavırlı ve altın çerçeveli gözlüğüyle bir adam gelip beni buldu ve başlangıçta dolaylı, daha sonraları ise nazikçe ısrar ederek bazı belgeler dediği kağıtlar üzerine sorular sordu. Şaşırmamıştım. Çünkü daha oradayken müdürle konu hakkında iki kez atışmıştık. Müdüre kağıtların bir parçasını dahi vermeyi reddettiğim gibi gözlükle adama karşı da aynı tutumu sürdürdüm. Sonunda pis, tehditkar bir tavır takındı ve şirketin kendisine ait bölgeler hakkında en küçük bilgi kırıntısına dahi sahip olma hakkı bulunduğunu ileri sürdü. Ve dedi ki, Bay büyük kabiliyeti ve içinde yaşadığı berbat koşullar göz önünde tutulursa keşfedilmemiş bölgeler hakkındaki bilgisi kuşkusuz çok derin ve özgündür. Bu nedenle onu Bay edindiği bilgilerin derin olmalarına rağmen ticari ya da idari konularla ilgili olmadıklarına temin ettim. Ardından bilim lafının arkasına sığınmayı denedi. Hesaplanamayacak ölçüde büyük kayıplar doğar eğer vesaire vesaire. Ona notlar kısmını yırtarak ''Vahşi gelenekleri yok etme.'' raporunu verdim. Hevesle aldı ama sonra aşağılayarak metne burun kıvırdı. ''Bundan daha fazlasını beklemeye hak ediyoruz.'' dedi. ''Başka bir şey beklemeyeyim.'' dedim ben de. ''Bundan başka sadece özel mektuplar var.'' Yasal yollara başvurmak gibi bir tehdit savurarak çekti gitti. Bir daha da görmedim onu. Ama iki gün sonra bir başkası... Kurt'un kuzeni olduğunu söyleyen biri geldi. Adam, sevgili akrabasının son anlarının ayrıntılarını dinlemek için heyecanlanıyordu. Bu arada bana aslında Kurt'un büyük bir müzisyen olduğunu söyledi. Borkçu olduğunu sandığım, düz kır saçları ceketinin yağlı yakasına düşen adam, o alanda büyük bir başarı kazanabilirdi, dedi. Söylediğinden şüphe etmem için hiçbir nedenim yoktu. Zaten bugüne dek Kurtz'un asıl mesleğinin ne olduğunu anlayabilmiş değilim. Eğer gerçekten varsa hangi yeteneğinin diğerlerinden daha gelişmiş olduğunu bilemiyorum. Onun gazetelere makale yazan bir ressam ya da resim yapabilen bir gazeteci olduğunu düşünmüştüm. Ama görüşmemiz boyunca durmadan enfiye çeken kuzeni bile onun tam olarak ne iş yaptığını söyleyemiyordu. O evrensel bir zekaydı. Bu noktada ben de bu yargıya katılıyordum. Sonra kocaman keten bir mendille gürültülü bir şekilde burnunu temizledi. Birkaç aile mektubu ve önemsiz birkaç nota alıp bir bunak gibi heyecanla ayrıldı. Son olarak bir gazeteci sevgili meslektaşının kaderi hakkında bilgi almaya geldi. Bu ziyaretçi de kurtsa en uygun alanın aslında popüler politika olduğu konusunda gözlemini dile getirdi. Kalın kaşları dümdüz, kısa kesilmiş saçları dimdikti. Genişçe bir kurdelenin ucunda tek gözlüğü vardı. Kurtz'un hiç yazı yazamadığını düşündüğünü itiraf etti. Ama Tanrım, o adam nasıl da konuşurdu, koca toplantıları ateşe verirdi. İnanç vardı onda, anlıyor musunuz? İnanç. Kendisini herhangi bir şeye inandırabilirdi, herhangi bir şeye. Büyük bir partinin görkemli bir lideri olabilirdi. Hangi parti, diye sordum. Herhangi bir parti, diye yanıtladı diğeri. O, o aşırı uçta biriydi. Ben de böyle düşünmüyor muydum? Birden merakla onu oraya götüren şeyin ne olduğunu bilip bilmediğimi sordu. Evet dedim ve hemen uygun bulursa yayınlayabileceğini söyleyerek ünlü raporu eline verdim. Acele bir göz attı, durmadan bırıldanıyordu. Uygun olduğuna karar verdi ve ganimetini alıp gitti. Sonunda elimde sadece ince bir kağıt yığınıyla kızın portresi kalmıştı. Güzelliği beni çarpmıştı, çok güzel bir ifadesi vardı demek çok güzel bir ifadesi vardı demek istiyorum. Biliyorum, gün ışığı da insanı yanıltabilir. Ama yine de hiçbir ışık oyununun, hiçbir pozun o yüz atlarının üzerine düşen zarif gerçeklik gölgesini yaratmayacağını hissedebilir insan. Aklında kuşkular uyanmadan, şüpheler duymadan, kendini düşünmeden dinlemeye hazır bir hali vardı. Mektuplarla portreyi ona kendim götürmeye karar verdim. Meraktan mı? Evet, belki de başka duygulardan. Kursa ait olan her şeyi elimden geçmişti. Ruhu, bedeni, şubesi, planları, fil dişleri, kariyeri, geriye sadece hatırası ve sözlüsü kalmıştı. Bir şekilde onu da geçmişte bırakmak istiyordum. Kişisel olarak bende ondan kalan her şeyi ortak kaderimizin son sözü olan unutulmuşluğa teslim etmeyi. Kendimi savunmuyorum. Gerçekte ne istediğimi tam olarak bilmiyordum. Bu belki de bilinç altından gelen bir sadakat güdüsü, belki de insan varoluşunun gerçekleri arasına gizlenen o ironik gereksinimlerden birinin gerçekleştirilmesi. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Ama gittim. Onun hatırasının da her insanın yaşamında biriken diğer ölmüşlerin hatıraları gibi olacağını sanıyordum. Gölgelerin hızla ve son kez isabet ettikleri beynin üzerinde bıraktıkları belli belirsiz bir iz düşüm gibi. Ama bakımlı bir mezarlıktaki gibi sakin ve düzenli olan bir sokağın yüksek binaları arasında, yüksek ve ağır bir kapının önünde, onu sedyenin üzerindeki hali bir hayal gibi gözümün önüne geldi. Sanki içindeki bütün insanlıkla birlikte bütün dünyayı yutmak ister gibi ağzını oburcasına açmıştı. O anda sanki önümde verdi. her zamanki gibi canlıydı, görkemli görüntülerden, korkunç gerçeklerden ibaret bir gölge. Göz alıcı bir hitabetin örtülerine asilce sarılmış, gecenin gölgesinden daha karanlık bir gölge. Bu görüntüde sanki benimle birlikte eve girecekti. Sediye, bu hayaletin taşıyıcıları, itaatkar tebaasının bahşi kalabalığı, ormanın hüznü, karanlık girinti çıkıntılar arasında uzanan nehrin parıltısı, davulların kalp atışı gibi düzgün ve boğuk vuruşu, fetheden bir karanlığın kalbi. Arazi için bu bir zafer anıydı, bana bir başka ruhu kurtarmak için tek başıma karşı koymam gerekiyor hissini veren işgalci, intikamcı bir saldırı anı. Ve oradan çok uzaklarda, arkamda boynuzlu şekiller kıpırdarken, ateşin kızıllığında, sabırlı ormanın içinde bana söylediği o bozuk cümleleri uğursuz ve korkutucu basitlikleriyle yeniden duydum. Aşağılayıcı yakarışlarını, aşağılayıcı korkularını, rezil arzularının devasa boyutunu, ruhunun kötülüğünü, sancısını, fırtınalı ıstırabını hatırladım. Ve daha sonra bir gün bana, bu fil dişi partisi benim aslında. Şirket parasını ödemedi. Çok büyük kişisel riskleri atılarak ben topladım bunları. Korkarım bunların da kendilerine ait olduğunu iddia edecekler. Hmm, güç bir durum bu. Sence ne yapmam gerekir? Karşı koymalı mıyım? He? adaletten başka bir şey istemiyorum.'' dediği zaman ki, toparlanmış, sakin halini görür gibi oldum. Adaletten başka bir şey istemiyordu. Yalnızca adalet istiyordu. Birinci katın maun kapısındaki zili çaldım. Ben beklerken o da sanki kapının camından kocaman, uçsuz, bucaksız, tüm evreni kucaklayan, mahkum eden ve evrenden nefret eden bakışıyla bana bakıyordu.'' sanki fısıltıyla bağırdığını duyuyordum. dehşet. dehşet. akşam karanlığı çöküyordu. Parlak perdeli kolonlar gibi tavandan yere kadar inen üç uzun penceresi olan yüksek tavanlı oturma odasında beklemem gerekti. Mobilyaların bombeli, yaldızlı ayakları ve sırtları belli belirsiz kıvrımlarla parıldıyordu. Yüksek mermer şöminenin soğuk ve anıtsal bir beyazlığı vardı. Büyük piyano, bir köşede kocaman duruyordu, düz yüzeylerindeki siyah parıltılarıyla kasvetli, cilalanmış bir tabutu andırıyordu. Büyük bir kapı açılıp kapandı, ayağa kalktım. İçeri girdi, siyahlar giymişti, yüzü solgundu, loş ışık da bana doğru akıyordu. Yastaydı, o öleli bir yıldan fazla olmuş, haberi geleli de bir yılı geçmişti. Sanki ebediyen onu hatırlayıp yasını tutacak gibiydi. İki elimi ellerinin arasına aldı ve geleceğinizi duymuştum diye mırıldandı. Çok genç olmadığını fark ettim. Çocuk gibi değildi yani. Sadakat, inanç ve acı duygularını hissedecek kadar olgunlaşmıştı sanki. Bulutlu akşamın bütün hüzünlü ışığı alnına sığınmış gibi oda daha da kararmıştı sanki. Bu sarı saçı, bu solgun yüzü, bu açık alnı çevreleyen kül gibi hale içinden koyu gözleri bana bakıyordu. Bakışları saftı, derindi, kendinden emin ve başkalarına güvenliydi. Hüzünlü başını, sanki o hüzünle gurur duyuyormuş gibi, sanki ben, bir tek ben onun ne büyük bir yasa hak ettiğini biliyorum der gibi taşıyordu. Ama daha el sıkışırken yüzüne öyle berbat bir yalnızlık ifadesi yansıdı ki, onun, zamanın oyuncağı olmayan varlıklardan biri olduğunu kavradım. Ona göre Kurt daha dün ölmüştü. Tanrım, bu izlenim öyle güçlüydü ki, bana göre de sanki daha dün, dün de değil, bir dakika önce ölmüştü. İkisini aynı anda görür gibiydim. Kurt'sun ölümünü ve kızın acısını, onun Kurt'sun öldüğü anki acısını gördüm. Anlıyor musunuz? İkisini beraber gördüm, ikisini beraber işittim. Derin bir nefes alıp, ben hayatta kaldım, demişti. O sırada yorgun kulaklarım, kurtsun sonsuz öfkesini özetleyen fısıldamasını umutsuz özleminin tonuyla beraber rahatça duyuyordu sanki. Orada ne aradığımı soruyordum kendi kendime. İnsanın görmeye dahi tahammül edemeyeceği acımasız, saçma sapan sırlarla dolu bir yere yanlışlıkla düşmüşüm gibi bir ürküntü doldu kalbime. Bana bir koltuk gösterdi. Oturduk. Paketi nazikçe sehbanın üzerine bıraktım. O da üzerine elini koydu. Bir anlık bir yaz sessizliğinin ardından ''Onu iyi tanıyordunuz'' diye fısıldadı. Oralarda dostluk çabuk gelişir, dedim. Bir insanın bir başkasını tanıması ne kadar mümkünse o kadar tanıyordum onu. Ve ona hayrandınız. Birinin onu tanıyıp da hayran olmaması mümkün değildi, değil mi? Olağanüstü bir adamdı, dedim kararsızca. Ama sonra, ama sonra daha fazla bir şeyler söylediğimi görmek için yakarırcasına dudaklarıma odaklanan bakışları karşısında devam ettim. Mümkün değildi onu sevmemek diye bitirdi hevesle. Beni şaşkın bir suskunluğa iterek. Ne kadar da doğru, ne kadar da doğru. Ama hiç kimsenin onu benim tanıdığım kadar tanımadığını düşününce onun tüm asil güvenini edinmiştim. ''En iyi ben tanıyordum onu. En iyi siz tanıyordunuz.'' diye tekrarladım. Belki de öyleydi. Ama söylenen her kelimeyle o da daha da kararıyordu. Sadece onun düz, beyaz alnı sönmek bilmez inanç ve aşk ışığıyla aydınlık kalıyordu. ''Siz onun dostuydunuz diye devam etti. Dostuydunuz diye yineledi biraz daha yüksek sesle. ''Bunları size verip bana yolladığına göre öyle olmalısınız.'' Sizinle konuşabileceğimi hissediyorum. Ah, evet, konuşmak zorundayım. Sizin, onun son sözlerini duyan sizin, ona nasıl da layık olduğumu bilmenizi isterim. Gurur değil bu. Evet, onu dünyadaki herkesten daha iyi anladığım için gurur duyuyorum. Bunu bana kendisi söylemişti. Ve annesi öldüğünden beri hiç kimseye, hiç kimseye, hiç... Dinledim. Karanlık koyulaştı. Bana... Doğru desteği vermiş olduğundan dahi emin değildim. Aslında ölümünden sonra müdürün ışığın altında incelediğini gördüğüm bir başka kağıt destesine sahip çıkmamı istediğinden şüpheleniyordum. Ve kız konuştu. Benim onu anladığından emin acısını dindirmek için susamışların su içmesi gibi konuştu. Ailesinin kursla nişanlanmasına izin vermediğini öğrenmiştim. Yeteri kadar zengin değilmiş falan filan. Gerçekten de hayatı boyunca yoksul biri olup olmadığını bilmiyorum. Onu oralara sürükleyen şeyin görece bir yoksulluğa karşı duyduğu tahammülsüzlük olduğu sonucuna varmam için bazı nedenler vermişti bana. Bir kez olsun onu konuşurken duyan kim onunla dost olmazdı ki? diyordu. İnsanları en iyi yanlarından tutup kendine çekerdi. Bana derin derin baktı. Büyük insanların yeteneği bu diye devam etti. Onun alçak sesine, bugüne dek duyduğum tüm gizem, yalnızlık ve acı dolu sesler eşlik ediyor gibiydi. Nehrin şıpırtıları, rüzgarda sallanan ağaçların uğultusu, kalabalıkların homurtusu, uzaklardan haykırılan, anlaşılmaz sözlerin ölgün tınısı, ebedi bir karanlığın eşiğinden gelen sesin fısıltısı. ''Ama siz duydunuz onu, biliyorsunuz.'' diye bağırdı. ''Evet, biliyorum.'' dedim. ''Kalbimde umutsuzca bir duyguyla, fakat onun içindeki inancın önünde onu sakınamayacağım, kendimi bile sakınamayacağım.'' ''Muzaffer karanlıkta görülmedik bir ışıltıyla parıldayan yüce ve esirgiyici yanılsamanın önünde başımı eğdim.'' ''Ne büyük bir kayıp benim için, bizim için.'' diye düzeltti, hoş bir cömertlikle ve fısıldayarak ekledi. ''Dünya için.'' Alacakaranlığın son ışıklarında, yaşla dolu.'' Düşmeyecek olan yaşlarla dolu gözlerinin parıltısını görebiliyordum. Ben çok mutlu oldum, çok talihliydim, çok gurur duydum diye devam etti. Fazla talihli, kısa bir süre için çok mutlu oldum ama şimdi mutsuzum. Ömür boyu sürecek bu mutsuzluk. Ayağa kalktı, sarı saçları bir altın zerreciğinde kalan son ışıkları yakalar gibiydi. Ben de kalktım ve tüm bunlardan diye devam etti, Yine kederle, tüm sözlerinden, onun tüm yüceliğinden, cömert zihninden, asil yüreğinden geriye hiçbir şey kalmadı. Sadece anısı. Siz ve ben. Ona her zaman hatırlayacağız dedim alelacele. Hayır, diye bağırdı. Bunların hepsinin yetip gitmesi mümkün değil. Böyle bir hayatın geriye acıdan başka hiçbir şeyi bırakmayarak kurban gitmesi. Ne kadar büyük planları vardı biliyorsunuz. ''Ben de biliyordum. Belki de anlayamıyordum ama bakışları da biliyordu. Geriye bir şeyler kalmalı. En azından sözleri ölmedi. Sözleri yaşayacaktır.'' dedim. ''Kendi kendine, ortaya koyduğu örnek de.'' diye mırıldandı. ''İnsanlar ona hayrandı. İyiliği her hareketinde ışıldardı. Örnekti.'' ''Doğru.'' dedim. ''Örnek olmuştu. Onu unutmuşum.'' ''Ama ben unutmuyorum.'' Ben, ben inanamıyorum hala. Onu bir daha göremeyeceğime, hiç kimsenin onu bir daha göremeyeceğine asla asla asla. Birbirine kenetlenmiş solgun ellerini siyah kollarını uzaklaşan birinin ardından uzatır gibi pencereden yansıyan, sönmekte olan ince ışığa doğru uzattı. Onu asla görmemek mi? Açık açık görmüştüm biraz önce. Onun güzel hayaletini yaşadığım sürece görecektim. Kızı da bu haliyle tıpkı bir başkasına yine acıklı, işe yaramaz, muskalarla bezenmiş, nehrin cehenneminin, karanlığın nehrinin pırıltısına çıplak kahverengi kollarını uzatan bir başkasına benzeyen o acıklı ve tanıdık gölgeyi. Birden çok kısık sesle, ''Yaşadığı gibi öldü.'' dedi. İçimde kör bir öfke titrerken, ''Sonu.'' dedim, her yönden hayatına layık oldu. Ve ben onun yanında değildim, diye mırıldandı. Öfkeme sonsuz bir acıma duygusu eklenmişti. Yapılabilecek her şey derken tıkandım. Ah, ben ona dünyadaki herkesin inandığından daha çok inandım. Kendi annesinden, hatta kendisinden bile. Bana ihtiyacı vardı, bana... Her it çekişinin, her kelimesinin, her işaretinin, her bakışının değerini bilirdim ben. Göğsümü bir ürperme bastı. Boğuk bir sesle ''Yapmayın'' dedim. ''Bağışlayın. Ben... Ben çok uzun süredir sessizce yas tutuyorum. Sessizce. Siz onunla birlikteydiniz. Son ana kadar. Onun yalnızlığını düşünüyorum. Yanında benim onu anladığım gibi anlayabilecek kimsesi yoktu. Belki de duyacak.'' En sona ana kadar dedim titriyerek son sözlerini duydum korkuyla kestim söyleyin bana diye mırıldandı kalbi kırık beni hayata bağlayacak bir şeye ihtiyacım var kadına neredeyse bağıracaktım duymuyor musun diye akşam karanlığı kopan rüzgarın ilk fısıltısı gibi tehditkar bir patlamaya hazırlanan bir fısıltıyla o sözleri etrafımızda tekrarlayıp duruyordu dehşet Dehşet. Son sözleri, ömür boyu benimle yaşayacak, diye ısrar etti. Anlamıyor musunuz? Onu sevdim, sevdim, sevdim. Toparlanıp ağır ağır konuştum. Ağzından çıkan son söz sizin adınızdı. Hafif bir it çekiş duydum. Kalbim durdu. Coşkun ve korkunç bir çığlıkla, tarifsiz bir zafer ve anlatılamaz bir acı çığlığıyla durdu. Biliyordum. Emindim. Biliyormuş, eminmiş. Ağladığını duyuyordum. Gözünü ellerinin arasına saklamıştı. Kaçıp kurtulmadan önce ev başıma yıkılacak, gökyüzü tepeme inecekti sanki. Ama hiçbir şey olmadı. Gökyüzü böylesi zırvalar için yere inmez. Merak ediyorum, kurtsun hak ettiği adaleti sağlasaydım iner miydi? Adaletten başka bir şey istemediğini söylememiş miydi? Ama yapamadım, söyleyemedim. Çok karanlık olurdu. Tümüyle karanlık. Marlow sustu. Meditasyon yapan bir Buda gibi, uzağımızda bir yere sessizce oturdu. Bir süre hiç kimse kıpırdamadı. ''İlk suları kaçırdık.'' dedi yönetici aniden. ''Başımı kaldırdım. Ufka kara bir bulut kümesi çökmüştü. Dünyanın en uzak noktalarına giden sakin su yolu, kapalı gökyüzünün altında kasvetle akıyordu. Sanki... Uçsuz bucaksız bir karanlığın kalbine doğru. Son